Salih Gececi Bölüm 1 Duhaf Adamın Gelişi Yabancı Şubat ayının başlarında yılın son karının yağdığı soğuk bir kış günü, keskin bir rüzgarın ve şiddetli bir karın altında yaylaların oradan, göründüğü kadarıyla Bramblehurst istasyon tarafından, kalın bir eldiven giydiği elinde küçük siyah bir bavulla yürüyerek gelmişti. Baştan aşağı sımsıkı sarınmıştı. Yumuşak fötür şafkasının kenarları burnunun parlayan ucu dışında yüzünün tümünü gizliyordu. Kar omuzlarının ve göğsünün üstünü kaplamış ve taşıdığı bavulun üzerinde beyaz bir tepecik oluşturmuştu. Canlıdan çok ölü gibi görünen bir halde sendeleyerek araba ve atlara dalmış ve bavulunu yere fırlatmıştı. ''Ateş!'' diye bağırmıştı. ''İnsanlık aşkına, bir oda ve ateş!'' Barın yanında ayağını yere vurarak Üstündeki karları silkelemiş ve pazarlık edeceği bayan Hale'in peşinden arka taraftaki odaya doğru ilerlemişti. Böyle bir girişin şartlar hakkında çabucak varılan bir anlaşmanın ve masanın üzerine fırlatılan 2-3 İngiliz altının ardından handaki odasını vermişti. Bayan Hale ateşe yakmış ve bu yabancıya kendi elleriyle yemek hazırlamak üzere yanından ayrılmıştı. Bırakın sıkı pazarlıkçı olmayan birini, kışın ipinge gelen bir ziyaretçi bile duyulmamış bir talih kuşu demekti. Ve bayan Hale kendisinin bu talihe layık olduğunu göstermeye kararlıydı. Domuz pastırmasını ocağa koyup tembel yardımcısı Millie'yi dikkatlice seçtiği birkaç aşağılama ifadesiyle kamçılayıp harekete geçirir geçirmez masa örtüsünü, tabakları ve bardakları arka odaya taşımış ve bütün bunlarla olabildiğince gösterişli bir şekilde masayı hazırlamaya başlamıştı. Ateş hani harıl yanıyor olsa da konunun hala şapkasını ve paltosunu çıkarmamış olduğunu görmek onu şaşırtmıştı. Sırtı ona dönük olarak dikilmiş, pencereden dışarıdaki avluya yağan karı izliyordu. Eldivenli ellerini arkasında kavuşturmuştu, düşünceye dalmış gibi görünüyordu. Hala omuzların üstünde saçılmış duran karları eriyip halısına damladığını fark etti. ''Şapkanızı ve paltonuzu alabilir miyim efendim?'' diye sordu. ''Mutfakta iyice bir kurutayım.'' ''Hayır.'' dedi yabancı arkasını dönmeden. Bayan Hale onun kendisini duyduğundan emin değildi ve sorusunu tekrarlamak üzereydi. Yabancı başını çevirdi ve omuzlarının üstünden ona doğru baktı. ''Üzerimde kalmalarını tercih ederim.'' dedi üstüne basarak. Bayan Hale onun yüzünün tamamının görünmesini engelleyecek şekilde yanlarında gözlerini gizleyen cam parçaları olan büyük mavi bir gözlük taktığını ve baltosunun yakalarından gür favorilerin fışkırdığını fark etti. ''Peki efendim.'' dedi Bayan Hale. ''Nasıl isterseniz. Biraz sonra o da ısınır.'' Yabancı buna yanıt vermeden tekrar başını çevirdi. Bayan Heyl konuşma çabalarının biraz zamansız olduğunu hissederek elindeki sofra takımlarının geri kalanını da çabucak masaya yerleştirdi ve odadan dışarı fırladı. Geri döndüğünde yabancı taştan bir adam gibi kambur sırtı, yukarı kaldırılmış yakaları ve yüzüyle kulaklarını tümüyle kaplayan aşağı doğru eğilmiş kenarlarından kar suları damlayan şapkasıyla hala orada dikilmekteydi. Yumurtaları ve domuz bastırmasının masaya fark edilmesini sağlamak için özel bir şiddetle bıraktı ve alçak sesle değil de değildi, sanki yabancıyı çağırır gibi yüksek sesle ''Yemeğiniz hazır efendim.'' dedi. ''Teşekkür ederim.'' dedi yabancı aynı anda ve Bayan Heyl kapıya ulaşana kadar yerinden kıpırdamadı. Sonra aniden döndü ve hızla masaya yaklaştı. Bayan Heyl barın arka tarafından mutfağa doğru giderken Düzenli aralıklarla tekrarlanan bir ses duydu. Cırk, cırk, cırk diye devam edip gidiyordu ses. Bir tasın içinde hızla çalkalanan bir kaşığın sesiydi bu. Ah bu kız dedi. Bak işte, unuttum gitti. Bu kadar zamandır oyalanıyor. Hardalı karıştırmayı kendisi tamamlarken, Milie bu aşırı yavaşlığı yüzünden ard arda birkaç iğneleyici laf sıraladı. Domuz etini ve yumurtaları o pişirmiş, masayı kurmuştu. Her şeyi o yapmıştı. Bu sırada Mili'nin tek yapabildiği, tam da yardımcıydı ya, hardalı geciktirmek olmuştu ve yeni bir misafirleri vardı. Üstelik orada kalmak istiyordu. Sonra hardalı kafanıza doldurdu ve gösterişli bir şekilde altın sarısı ve siyah bir çay tepsisine koyup arka odaya götürdü. Kapıyı tıklatıp odaya daldı. O içeri girdiği sırada konu hızla harekete geçti. Bu yüzden bir an içinde masanın arkasında kaybolan beyaz bir nesne dışında bir şey göremedi yere düşürdüğü bir şeyi almak üzere eğilmiş gibiydi. Bayan Heil hardal kavanozunu masaya hafifçe bıraktı, sonra paltoyla şapkanın çıkarılmış ve ateşin öndeki bir sandalyenin üzerine bırakılmış olduklarını fark etti. Şöminenin çelik paravanasının üzerinde bir çift ıslak port duruyordu. Paravanayı paslandıracaklardı. Kararlı adımlarla bu eşyalara doğru ilerledi. ''Sanırım artık onları kurutabilirim.'' dedi karşı çıkılmasına yer bırakmayan bir ses tonuyla. Şapkayı bırakın dedi konuğu boğuk bir sesle. Bayan Hale arkasını döndüğünde konuğun da oturmuş ona bakmakta olduğunu gördü. Bir süre için ağzı açık kala kaldı. Konuşamayacak kadar şaşırmıştı. Yabancı yüzünün alt kısmını ağzını ve çenesini tümüyle gizleyen beyaz bir kumaş parçasıyla gelirken yanında getirdiği bir sofra peçetesiydi bu kapatmıştı. Boğuk sesinin nedeni de buydu ama bayan Hale'in irkilmesine neden olan bu değildi. Onu irkilten şey yabancının anlının tümünün beyaz bir sağkıyla kaplı olmasıydı. Kulakları da başka bir sargıyla kaplanmıştı. Yüzünde o pembe, sivri burnu dışında görülebilen başka hiçbir yer yoktu. Burnu parlak pembe bir renkteydi. İlk geldiği zamanki gibi pırıl pırıl parlıyordu. ne kadar çektiği siyah keten astarlı yakaları olan koyu kahverengi kadife bir ceket giymişti. Çaprazlamasına sarılmış sargıların altından, ya da aralarından fışkıran kalın siyah saçları, tuhaf kuyruklar ya da boynuzlar halinde dikilmiş, yabancıya akla gelebilecek en tuhaf görünümü vermişlerdi. Bu sargılarla sarılıp sarmalanmış kafa, Bayan Hale'in görmeyi beklediği görüntüden o kadar uzaktı ki, bir an için taş kesilmişti. Yabancı peçeteyi çekmemiş, Bayan Hale'in o anda farkına vardığı gibi, kahverengi bir eldiven giymiş olduğu eliyle ağzının önünde tutmaya, ve o esrarengiz mavi gözlüklerin ardından ona bakmaya devam etmişti. ''Şapkayı bırakın.'' dedi. Beyaz peçetenin ardından kesin bir tonla. Bayan Heylin duyuları yaşadıkları o şaşkınlık anının ardından kendilerine gelmeye başlamışlardı. Şapkayı tekrar ateşin yanındaki sandalyenin üzerine bıraktı. ''Bilmiyordum efendim.'' diye başladı. ''Sizin.'' diye devam etti. Sonra da mahcup olarak durakladı. ''Teşekkürler.'' dedi yabancı isteksiz bir ifadeyle. Gözlerini bayan Hale'in üzerinden önce kapıya, sonra da tekrar ona çevirdi. ''Bunları iyice kuruturum efendim, çabucak.'' dedi bayan Hale ve giysileri alarak dışarı çıktı. Dam kapıdan çıkarken yabancının beyaz sargılı kafasına ve mavi gözlüklerine tekrardan bir göz attı. Ama yabancı peçetesini hala yüzünün önünde tutuyordu. Bayan Hale kapıyı arkasından kapatırken bir an için titredi, yüzü yaşadığı şaşkınlık ve hayretle dokunaklı bir ifade almıştı. ''Asla!'' diye fısıldadı. ''Ama işte!'' Son derece sessizce mutfağa doğru yürüdü. Oraya vardığında ise Milya'yı şimdi neyle uğraşıp karıştırdığını soramayacak kadar haklı karışmıştı. Konuk oturdu ve Bayan Hyl'in uzaklaşan ayak seslerini dinledi. Peçetesini yüzünün önden çekmeden arkasında bir şeyler olup olmadığını araştırmak istercesine pencereye bir göz attı. Sonra da yemeğine devam etti. Bir kaşık kaldı Pencereye doğru şüpheyle baktı. Bir kaşık daha aldı. Sonra ayağa kalktı ve peçeteyi alarak pencereye doğru yürüdü. Ve pencerenin storunu alt taraftaki camların üzerine örten beyaz muslin kumaşın üst tarafına kadar indirdi. Bu odanın alacakaranlığına karanlığına gömülmesine yol açtı. Bu işi de hallettikten sonra daha rahatlamış bir halde masasına ve yemeğine döndü. Zavallı adam. Ya bir kaza ya bir ameliyat ya da ona benzer bir şeyler geçirmiş dedi Bayan Heil. O sargılar nasıl ödüm kopardı. Tanrı seni inandırsın. Ocağa biraz daha kömür koydu. Çamaşır askısını açtı. Sonra da yolcunun paltasını askıya serdi. Hele o koca gözlükleri. Tanrı aşkına bir insanoğlundan çok bir dalgıç mihlerine benziyordu kafası. Konumun atkısını çamaşır askısının köşesine astı. Mendilini ise sürekli ağzının üstünde tutuyordu. Mendilin arkasından konuşuyordu. Herhalde ağzında da yarası vardı kim bilir. Birden aklına bir şey gelmiş gibi arkasına döndü. Tanrım beni koru dedi. Konuyu birden değiştirerek patatesleri hala halletmedi Mimili. Bayan Hale masayı toplamaya gittiğinde yabancının ağzının Bayan Hale'in onun geçirdiğini varsaydığı kazada yaralanmış ya da şeklinin bozulmuş olduğuna dair fikri pekişmişti. Çünkü yabancı o sırada pipo içiyordu. Ancak Bayan Hale'in odada bulunduğu süre içinde yüzünün alt tarafına sarmış olduğu ipek fuları piposunun ağzını dudaklarına götürmek için hiç gevşetmemişti. Ancak bunun nedeni unutkanlığı değildi. Çünkü Bayan Hale tütün kendi kendine yanıp giderken yabancının piposuna baktığını görmüştü. Sırtını pencerenin storuna dönerek oturmuştu ve şimdi yemeğini yemiş, içeceğini içmiş ve yeterince de ısınmış olarak Yine kısa olsa da güne göre daha az saldırganca bir tavırla konuşuyordu. Ateşin yansıması o büyük gözlüklerine şimdiye kadar sahip olmadıkları kızılımsı bir tür canlılık kazandırıyordu. Birkaç eşyan var dedi Bramblehurst istasyonunda ve Bayan Hale'e eşyalarının buraya gönderilmesini nasıl sağlayabileceğini sordu. Bayan Hale açıklamasını yaparken o da bu açıklamayı onayladığını göstermek için salgılar içindeki başını son derece kibarca sallıyordu. ''Yarın mı?'' dedi. ''Daha hızlı getirmeleri mümkün değil mi?'' Bayan Hale'den ''Hayır'' yanıtını aldığında epeyce düş kırıklığını uğramış gibiydi. Bayan Hale bundan emin miydi? Arabayla daha çabuk gidip gelebilecek hiçbir adam yok muydu? Bayan Hale bu sorulara seve seve yanıt verdi ve konuşmaya başladı. ''Yayla'ya giden yol çok dik efendim'' dedi arabayla ilgili soruya. Ve sonra yeni bir konuşma başlangıcı fırsatını kaçırmayarak söze girdi. Orada bir binek arabası devrilmişti. Bir küsür yıl önce. Bir beyefendi öldü. Bir de arabacı. Kazalar efendim. Bir an içinde oluyorlar değil mi? Ama konuyu kolayca sohbete çekebilecek biri değildi. Öyle dedi. Floranın gerisinden. Arkasını görmenin mümkün olmadığı gözlüklerinin ardından sessizce bayan Heyli izleyerek. Ama iyileşmek epeyce uzun sürüyor efendim. Değil mi? Benim kız kardeşimin oğlu vardı. Tom. Bir tırpanla kolunu kesti. Harman yerinde tırpanın üzerine kapaklanmış ve üç ay boyunca kolu sargıda kaldı efendim. İnanmazsınız. Gerçekten de tırpan görünce dehşete kapılıyorum efendim. Bu epey yanlışılır bir şey dedi konu. Bir zaman ameliyat geçirilmesi gerektiğinden korkuyordu. O kadar kötüydü efendim. Konu birden bir kahkaha kopardı. Dudaklarını ısırarak kendini durdurmaya çalışıyormuş gibi göründüğü yüksek sesli bir kahkaydı bu. Öyle mi? Dedi. Öyleydi efendim ve ona bakması gerekenler için gülünecek bir şey değildi. Mesela benim için. Kız kardeşim ufaklıklarıyla çok meşguldü. Sarılması gereken sargılar vardı efendim ve sökülmesi gereken sargılar. Öyle ki bunu söylememek üstahlık saymazsanız efendim. Birkaç kibrit getirir misin dedi konuğu. Durup dururken pipom söndü de bayan heyli birden durup kalmıştı. Konuğun yaptığı kesinlikle kabalıktı. Özellikle de ona bütün o yaptıklarını anlattıktan sonra. Bir an bir şey söyleyecekmiş gibi ona bakarak durakladı. Sonra iki altın lira geldi aklına. kibitleri almaya gitti. Konu sağ ol dedi kısaca. Bayan Hill kibitleri bırakırken ve sırtını ona çevirerek tekrar pencereden dışarı bakmaya başladı. Bu tümüyle heves ikinciydi. Ameliyatlar ve saygılar konusunda hassas olduğu açıkça ortadaydı. Yine de her şeye rağmen Bayan Hale küstahlık etmemişti ama konuğunun küçümseyen tavrı onu rahatsız etmişti ve Millie de bütün o öğleden sonra boyunca bu sayede keyif çatmıştı. Konukları saat dörde kadar arka odada kalmıştı. Bu süre içinde de içeri girmek için en ufak bir bahane bile yaratmalarına izin vermemişti. Bütün bu süre boyunca genelde sakin kalmıştı. Gittikçe karanlıklaşan odada ateşin ışığında pipo içerek öylece oturmuş belki de biraz uyuklamış olmalıydı. Meraklı bir dinleyici onun bir iki kez ateşin közlerini karıştırdığını duyabilirdi ve beş dakika boyunca da odanın içinde volta atmıştı. Kendi kendine konuşuyor gibiydi. Sonra tekrar yerine oturduğu sırada koltuğun gıcırdadığı duyulmuştu. Bölüm 2 Bay Teddy Humphrey'in ilk İzlenimleri Saat dörtte havanın iyice karardı ve Bayan Hale'in içeri girip Konuğunun biraz çay isteyip istemeyeceğini sormak için cesaretini toplamaya çalıştığı sırada köyün saat tamircisi Teddy Humphrey bar'a girdi. Olur şey değil, Bayan Hale dedi ama bu hava ince botlar giyilemeyecek kadar kötü. Dışarıda karın yağışı hızlanmıştı. Bayan Hale de onu onayladı sonra Bay Humphrey'in çantasının yanında olduğunu fark etti ve aklına parlak bir fikir geldi. Şimdi burada olduğunuza göre Bay Teddy dedi. Arkodadaki o eski saate bir göz atarsanız çok memnun olurum. Çalışıyor, çalarken de güzel çalıyor ama... Akrebi saat altıda takılı kaldı. Bay Humphrey'e yolu göstererek arka odanın kapısına geldi, kapıyı çaldı ve içeri girdi. Kapıyı açtığında gördüğü kadarıyla konuğu ateşin önündeki koltukta oturmuştu. Uykuluyormuş gibi görünüyordu. Sağgılar içindeki kafası yana doğru eğilmişti. Odadaki tek ışık ateşin yabancının gözlerini demir yollarındaki kırmızı ışıklar gibi aydınlatan ama yüzünün alt kısmını karanlıkta bırakan kızıl alevleri ve açık kapıdan giren yetersiz gün ışığından geriye kalan kadarıydı. Her yer kızılımsı ve gölgeliydi. Bayan Heil biraz önce bardaki lambayı yakmış ve gözleri kamaşmış olduğundan daha da bulanık görüyordu. Bir an için ona gözlerindeki adamın sonuna kadar açılmış kocaman bir ağzı Yüzünün alt kısmının tümünü kaplayan akıl büyüklükte devasa bir ağzı varmış gibi geldi. Bu sadece anlık bir histi. O beyaz sargılı kafa, kocaman gözlüklerin ardındaki gözler ve alt tarafında dipsiz bir uçurum gibi görünen boşluk. Sonra yabancı harekete geçti, koltuğunda dikilip elini yukarı kaldırdı. Bayan Heil kapıyı sonuna kadar açtı, böylece odanın içine biraz daha fazla ışık giriyordu. Ve konunu daha açık seçik görebiliyordu. Yüzünü tam da daha önce sofra peçetesi tutulmuş olduğu gördüğü şekilde atkısıyla örtmüştü. Gölgelerin onu aldatmış olması gerektiğini düşündü. İzin verir misiniz efendim? Bu adamın gelip saate bir göz atmasını efendim dedi. Yaşadığı bir anlık şaşkınlıktan kurtularak. Saate bir göz atmasına mı dedi konu uyku sersemliyle etrafına bakınarak. Ve ağzını kapadığı elinin arkasından konuşarak. Sonra biraz daha uyanmış bir halde, elbette diye ekledi. Bayan Hale bir lamba getirmeye gitti, konu ise ayağa kalkıp gerindi. Sonra lamba bulundu ve içeri giren Bay Teddy Humphrey bir anda bu saygılar içindeki adamla karşı karşıya geldi. Dediğine göre küçük dilini yutmuştu. İyi günler, dedi yabancı. Bay Humphrey'in canlı bir anlatımında, bir ıstakozun patlak gözleri gibi dediği koyu renkli gözlüklerinin ardından ona doğru bakarak, Umarım dedi Bay Hemfrey rahatsız etmiyorumdur. Katiyen dedi yabancı. Gerçi anladığım kadarıyla dedi Bayan Heyl'e e dönerek bu odanın gerçekten özel kullanımım için bana ayrılmış olması gerekiyor olsa da Düşündüm ki efendim dedi Bayan Heyl siz de tercih ederseniz saatin tam onarılmasını demek üzereydi. Elbette dedi yabancı. Elbette ama genellikle yalnız kalmayı ve rahatsız edilmemeyi tercih ederim. Ama saate bir göz atılacak olmasına memnun oldum dedi. Bay Hemfrey'in tavrında bir çekingenlik hissederek. Hem de çok. Bay Humphrey özür dileyip ayrılmaya niyetlenmişti ama bunun önceden tahmin edilerek ona göre davranılması onu rahatlatmıştı. Yabancı sırtı şömineye dönük olarak ayakta dikiliyordu ve ellerini biline koymuştu. Şimdi dedi. Saat tamiri bitince sanırım biraz çay içmek isteyebilirim. Ama saat tamiri bitmeden önce değil. Bay Humphrey'in önünde de küçümsemek istemediği için bu kez herhangi bir sohbet konusu açma girişiminde bulunmamış olan Bayan Hale, konuğu Bramilhurst'taki eşyalar hakkında herhangi bir ayarlama yapıp yapmadığını sorduğunda odadan ayrılmak üzereydi. Bayan Hale, konuğuna konuyu postacıya açıkladığını ve posta arabasının eşyaları ertesi gün getirebileceğini söyledi. En erken yarın olabileceğinden emin misiniz? dedi konuğu. Bayan Hale, belirgin bir soğuklukla emin olduğunu söyledi. Daha önce de bunu söyleyemeyecek kadar üşümüş ve yorgun olduğum için açıklayamamış olsam da şimdi şunu da söylemeliyim ki diye ekledi. Ben deneysel bir araştırmacıyım. Öyle mi efendim dedi Bayan Heyl. Epey etkilenmişti. Ve eşyalarımın arasında deney araç gereçleri var. Çok işe yarar şeyler olduklarını eminim efendim dedi Bayan Heyl. Ve doğal olarak araştırmalama tekrar başlamak için sabırsızlanıyorum. Elbette efendim. İpinge'ye giriş nedenim diye devam etti yabancı. Söyleyeceklerini iyice tartarak, ee, yalnız kalma arzusuydu. Çalışırken rahatsız edilmek istemiyorum. Çalışmalarımın dışında bir de bir kaza. Tahmin etmiştim zaten diye mırıldandı bayan Heil kendi kendine. Bir tür inzivaya çekilmemi zorunlu kılıyor. Gözlerim bazen o kadar zayıflıyor ve ağrıyorlar ki, saatlerce kendimi karanlık bir odaya kapatmam, giritlemem gerekiyor. Bazen, ara sıra. Şimdi değil elbette. Öyle zamanlarda en ufak bir şekilde rahatsız edilmem, odaya herhangi bir yabancının girmesi benim için son derece azap verici bir sıkıntı kaynağı oluyor. Bunların anlaşılması iyi olur. Elbette efendim dedi bayan El, bunu sormamı küstahlık saymazsanız. Bence bu kadarı yeterli dedi yabancı. Konuşmanın kendi istediği zaman bitmesi gerektiğini gösteren o kesinlikle karşı konulmaz sona erdiriş havasıyla. Bayan Hale sorusunu ve yabancının halinden anladığına dair söylemek istediklerini daha iyi bir zamanda söylemek için sakladı. Bayan Hale odadan ayrıldıktan sonra yabancı ateşin önüne Bay Humphrey'in saat tamiri dediği şeyi izlemeye koyuldu. Bay Humphrey sadece saatin kolları ile minesini çıkarmakla kalmamış, içindeki parçaları da sökmüştü. Mümkün olduğunca sessiz, yavaş ve gösterişsiz bir tavırla çalışmaya çabalıyordu. Lambayı yanına almıştı. Lambanın yeşil abajurundan ellerine ve saatin çerçevesiyle çarklarına parlak bir ışık düşüyordu ve odanın kalan kısmını gölgeler içinde bırakıyordu. Bay Humphrey yukarı doğru baktığı zamanlarda gözlerinde yüzen renkli yansımalar görülebiliyordu. Meraklı bir mizacı olduğundan ayrılışını geciktirerek belki yabancıyla bir sohbete başlayabileceği düşüncesiyle tamamen gereksiz bir işe girişerek saatin parçalarını sökmüştü. Ama yabancı orada öylece tamamen sessiz ve hareketsizce dikilmeye devam ediyordu. O kadar hareketsizdi ki, Humphrey'in sinirine dokunmaya başlamıştı. Kendini odada tek başınaymış gibi hissetti ve başını kaldırarak yukarı baktı. İşte oradaydı. Boz bulanık sargılı kafası ve önlerinde oynayan yeşil noktacıklarını oluşturduğu bir buz tabakasının arkasındaki o kocaman mavi gözlüklerin ardından, Gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Bu görüntü Hemfrey'e o kadar tekinsiz gelmişti ki bir an için boş boş birbirlerine bakarak kala kaldılar. Sonra Hemfrey tekrar başını yedi. Çok rahatsız edici bir durumdu bu. İnsan bir şeyler söylemek istiyordu. Havanın yılın o dönemine göre çok soğuk olduğundan bahsetse miydi? Bu cümleyle söze girerken ıskalamamak için sanki hedef almak istermiş gibi yukarı doğru baktı. Hava diye başladı. ''Niye işini bitirip gitmiyorsun?'' dedi kımıldamadan duran figür. Göründüğü kadarıyla zar zor bastırdığı öfkesini kontrol etmeye çalışıyordu. Tek yapman gereken akrebi kendi miline oturtmak. İşi boşuna uzatıyorsun. ''Elbette efendim, bir dakika efendim, gözümden kaçmış.'' Bay Humphrey işini bitirip ayrıldı. Ama ayrılırken aşırı derecede sinirliydi. ''Tanrı belasını versin.'' diye homurdandı Bay Enfrey kendi kendine. Erimeye başlayan karların arasından köye doğru zorlukla ilerlemeye çalışırken bu saate arada bir, bir adamın bakması gerekecek, değil mi? Sonra tekrar kimse bakamaz mı suratına? Miğren şey. Sonra bir daha anlaşılan bakamaz. Polis peşinde olsaydı bundan daha fazla sargılara sarılıp sarmalanmış olamazdın. Gleason'un köşesinde Yabancının araba ve atlardaki ev sahibiyle yakın zaman önce evlenmiş olan Hayley gördü. Arada bir isteğinin Cedar Bridge kavşağına kadar gidip gelirken kullandığı Ipping köyüne ait arabayla Cedar Bridge'ten dönerken ona doğru geliyordu. Arabanın sürüşüne bakılırsa Hayley Cedar Bridge'te bir tek atmak için küçük bir mola vermişti. "Ne haber?" dedi diye seslendi geçerken. "Sizin eve antika herifin teki geldi," dedi dedi. Heil sohbete girişmeye can atarak arabayı durdurdu. Nasıl yani? diye sordu. Araba ve atlarda konaktan antika görünümlü bir müşteri, dedi Teddy. Olur şey değil. Sonra tuhaf görünümlü misafirin canlı bir tasvirini yapmaya girişti. Birazcık kılık değiştirmiş bir adama benzemiyor mu sence? Benim evimde kalacak olsaydı yüzünü görmek isterdim, dedi Humphrey. Ama kadınlar, yabancılar söz konusu olunca böyle hemencecik güveniyorlar. Odanızı tuttu ve daha ismini bile söylemedi değil. Deme dedi biraz yavaş anlayan türden bir adam olan Heyl. Öyle dedi dedi. Bir haftalığını artık her neyse ondan bir haftadan önce kurtulamayacaksınız. Yarın bir sürü eşyası gelecekmiş öyle diyor. Dua edelim de eşyaları taşlarla dolu kutular olmasın Heyl. Heyl'e boş bavullarla gelen bir yabancının Hastings'teki teyzesini nasıl dolandırdığını anlattı. Bütün bunlar Hayleyi belli belirsiz bir şüphe içinde bırakmıştı. Hadi bakalım kız korusu dedi Hayley. Bunlar da ne demek oluyor? Bir bakmamız lazım sanırım. Kafasındaki karışıklıktan epeyce kurtulan Teddy de tekrar yola koyuldu. Ancak Hayley eve döndüğünde bunların da ne demek olduğuna bir bakabileceğine Sidir bir içte geçirdiği zaman yüzünden karısı tarafından iyice bir haşlandı. Sorabildiği yumuşak soruların karşılığında da Aksi ve konuyla ilgisi olmayan yanıtlar alabildi. Ama bütün bu cesaret kırıcı gelişmelere karşı, Ted'inin Bay Hale'in zihnine bırakmış olduğu şüphe tohumu filizlenmeye başlamıştı. ''Hiçbir şey bilmiyorsun, seni şapşal'' dedi. İlk fırsatta konuğunun kişiliği hakkında daha fazla şey öğrenmeye karar vermiş olan Bay Hale. Yabancı saat 9.30 civarında yattığında, Bay Hale sırf bu evin efendisinin o yabancı olmadığını göstermek için, Sert bir şekilde arka odaya dalıp karısının mobilyalarını büyük bir dikkatle araştırdı ve yabancının bırakmış olduğu bir kağıt parçasındaki matematik hesabını biraz da kibirle iyice inceledi. Gece yatmaya hazırlandıkları sırada da bayan Hale'den ertesi gün geldiklerinde yabancının eşyalarını iyice incelemesini istedi. Sen kendi işine bak Heil", dedi karısı. Ben de benimkine bakayım ile karşı olduğundan daha da kırıcı davranıyordu Çünkü bu yabancı gerçekten de alışılmamış derecede tuhaf bir yabancıydı ve kendi içinde de bu yabancıya karşı hiçbir şekilde bir güven duyduğu söylenemezdi Gecenin bir yarısı düşünde upuzun boyunları ve onun her hareketini izleyen koca koca kare gözleri olan beyaz Türk misali kafalar görerek uyandı. ama aklı başında bir kadın olduğundan korkularını bastırmayı bildi yatakta şöyle bir dönüp Tekrar uykuya daldı. Bölüm 3 Binbir Şişe İşte böylece bu kendine özgü adam Şubat ayının 29'unda karların erimeye başladığı gün sonsuzluğun içinden epey kupalayacağı çıkıp gelmişti. Ertesi gün eriyen karların arasından eşyaları da çıkıp geldiler. Doğrusu epey bir eşya da vardı. Gerçekten de aklı başında bir adamın ihtiyaç duyacağı türden birkaç büyük bavul göze çarpıyordu ama bunların yanında kitaplarla dolu bir kutu Bazıları sadece anlaşılmaz el yazmalarından oluşan büyük kayım kitaplarda bunlar. Ve bir düzine kadar da içlerinde kırılmamaları için çevrelerine saman doldurularak paketlenmiş bir takım nesnelerin, öylesine bir merakla samanları eşeleyen Hale'in gördüğü kadarıyla cam şişelerde bunlar, bulunduğu sandıklar, kutular, kasalarda vardı. Şapkası, paltosu, eldivenleri ve sargı bezleriyle sarılıp sarmalanmış olan yabancı, Flinsight'ın arabasını karşılamak için sabırsızlıkla dışarı fırladığında Hale eşyaları içeri taşımaya yardım etmeden önce bir iki kelime dedikodu etmeye çalışıyordu. Yabancı dışarı geldi, biraz diledirahit bir tavırla Hale'in bacaklarını koklamakta olan Flinsight'ın köpeğini fark etmemişti. Şu kutuları alın da gelin dedi. Kafi derecede bekledim. Merdivenin masamaklarına inerken ellerini daha küçük olan sandığı tutmak istiyormuş gibi uzatarak arabanın arka tarafına doğru yöneldi. Ancak Sait'in köpeği onu görür görmez kıllarını kabartarak vahşice hırlamaya başladı ve yabancı hızla basamaklardan aşağı indiği anda biraz tereddüt ederek de olsa sıçrayarak yabancının eline doğru atıldı. ''Aman!'' diye bağırdı Heyl. Geriye sıçrayarak köpeklerden korkmadığı söylenemezdi ve Sait köpeğe ''Yere yat!'' diye bağırarak kamçısını kaptı. Köpeğin dişlerinin yabancının elini sıyırıp geçtiğini gördüler. Bunu bir tekme sesi izledi. Sonra köpeğin yanına doğru sıçrayarak saldırıya geçtiğini ve tam yabancının bacaklarının üstüne indiğini gördükleri anda yabancının pantolonunun yırtıldığı duyuldu. Sonra Frinsight'ın kampçısının sivri ucu sahibi olduğu hayvana ulaşmayı başardı ve köpek dehşet içinde kesik kesik havlayarak yük arabasının tekerleklerinin altına saklandı. Bütün bunlar yarım dakika içinde olup bitmişti. Kimse konuşmuyor, herkes bağırıp çağırıyordu. Yabancı hızla yarılan eldivenlerine ve pantolonuna bir göz attı. Bacağına doğru eğilecek gibi oldu ama sonra döndü ve basamaklardan hana doğru koşturdu. Onun koridordan paldır küldür geçtiğini ve çıplak merdivenlerden odasına çıktığını duydular. Seni canavar seni dedi Frinside elinde kamçı ile yük arabasından inerken. Bu sırada köpek de tekerleklerin arasından onu istiyordu. Gel buraya dedi Frinside. Gelsen iyi olur. Heil ağzı açık kala kalmıştı. Isırdı herifi dedi. Gidip şuna bir baksam iyi olacak. Yabancının ardından seyirtti. Koridorda bayan Heyl ile karşı karşıya geldi. Arabacının iti dedi. Herifi ısırdı. Dost doğru yukarı çıktı ve yabancının kapısını yarı aralık bulunca kapıyı açtı ve doğal olarak yabancının çektiği acıyı düşünen bir ruh hali içinde bulunduğundan teklifsizce içeri taldı. Pencerenin storu indirilmişti ve odanın içi loştu. Bir an için aşırı derecede tuhaf bir şey görür gibi oldu. Ona doğru savrulan, elsiz bir kola benzeyen bir şey ve tam da hercai menekşe yapraklarındaki noktalara benzeyen sınırları belirsiz üç kocaman noktadan oluşan bir yüz. Sonra göğsüne şiddetli bir darbe yedi. Hızla arka tarafa doğru savruldu. Kapı şiddetle çarparak yüzüne kapandı ve kilitlendi. Bütün bunlar o kadar çabuk olmuştu ki bir şeyler görmeye fırsat bile bulamamıştı. Ortalıkta salınan anlaşılmaz bir takım şekiller bir darbe, sonra da çarpan bir kapı. Orada o küçük karanlık merdiven sağlığında gördüklerinin ne olabileceğini düşünerek kala kalmıştı. Birkaç dakika sonra o da araba ve atların dışında oluşan küçük gruba tekrar katılmıştı. İşte Frinside olup bitenleri bir kez daha anlatıyordu. İşte Bayan Hale, ona köpeğinin konukları ısırmaya hakkı olmadığını söylüyordu. İşte yolun karşı tarafındaki hırdafatçı Huckster sorular soruyor. Demirci Sandy Rogers, bir takım sonuçlara ulaşmaya çalışıyordu. Bu insanların dışında toplanmış olan kadınlar ve çocuklar da saçma sapan bir takım laflar ediyorlardı. Beni ısıramaz da eminim. İnsanın böyle köpeğe olmasın iyi bir şey değil. Niye ısırmış ki o zaman gibi şeyler. Basamakların oradan bu insanları izleyip Konuşmaları dinleyen Bay Hale, yukarıda bu kadar kayda değer bir şey görmüş olmasının inanılır gibi olmadığını düşündü. Üstelik kelime haznesinin tümü bile izlenimlerini ifade edebilecek kadar geniş sayılmazdı. ''Yardım istemiyormuş, öyle diyor.'' dedi karısının sorusuna karşılık olarak. ''Biz de eşyalarını içeri taşırsak iyi olacak. Yarayı bir an önce dağlatsa iyi olur.'' dedi Bay Huxler. ''Hele bir de iltihap kaptıysa.'' Ben olsam vururdum bu köpeği dedi toplanan grubun içinden bir bayan. Birden köpek tekrar hırlamaya başladı. Hadi artık diye bağırdı kapının oradan sinirli bir ses. Yakasını yukarı kaldırmış, şapkasının kenarlarını aşağı doğru indirmiş sargılar içindeki yabancı işte orada duruyordu. Bu şeyleri ne kadar çabuk içeri taşırsanız o kadar memnun olacağım. Orada duran seyircilerden birinin sonradan belirttiğine göre pantolonunu ve eldivenlerini değiştirmişti. Bir şeyiniz yok efendim dedi Frinside. Çok, çok üzgünüm köpek. Yok bir şey dedi yabancı. Sıyırık sadece. Çabuk olun biraz. Sonra kendi kendine küfür etti. Bay Haylin dediğine göre. İlk sandık onun talimatlarına uyarak arka odaya taşınır taşınmaz, yabancı olağanüstü bir sabırsızlıkla sandığın üstüne atıldı ve Bayan Haylin halısına kesinlikle hiç aldırmadan samanları döke saça sandığı açmaya başladı. Sandığın içinden şişeler, içlerinde çeşitli tozlar olan küçük kalın şişeler, içlerinde çeşitli renklerde ya da beyaz sıvılar olan küçük ve ince şişeler, üzerlerindeki etiketlerde zehir yazan, yivli süslemelerle kaplı mavi şişeler, yuvarlak gövdeli ve ince boyunlu şişeler, büyük yeşil cam şişeler, büyük beyaz cam şişeler, camdan tıpaları ve buzlu camdan etiket yerleri olan şişeler, ağızları mantarlı şişeler, ağızları tıkaçlı şişeler, ağızları ağaç tıkaçlı şişeler, şarap şişeleri, zeytinyağı şişeleri, Çıkararak onları şifonyerin üstündeki raflara, şöminenin üzerindeki raflara, pencerenin yanındaki masaya, yerlere, kitap raflarına yani her yere koymaya başladı. Bramblehurst'teki ezlenden bunun yarısı kadar bile şişe çıkmazdı. Gerçekten ilginç bir görüntüydü. Altısı da boşalana ve masanın üstü tamamen samanla kaplanana kadar birbiri ardına sandıklardan şişeler çıkmaya devam etmişti. Sandıklardan şişeler dışında sadece birkaç deney tüpüyle Dikkatlice paketlenmiş bir terazi çıkmıştı. Sandıklar boşaltılır başaltılmaz pencerenin yanına gitmiş ve ne saman yanına ne sönön ateşe ne dışarıdaki kitap kutusuna ne de yukarıya çıkarılmış olan bavullarla diğer eşyalara en ufak bir ilgi bile göstermeden çalışmaya başlamıştı. Bayan Hale ona akşam yemeğini götürdüğünde şimdiden şişelerden aldığı küçük damlaları deney tüplerine damlattığı çalışmasına o kadar dalmıştı da ki Bayan Hale bütün o zaman yağını süpürene ve yerin haline bakarak tepsiyi belki de yabancının duyması için birazcık şiddetle masaya bırakana kadar yabancı onun geldiğini duymamıştı. Önce ona doğru baktı sonra hemen geri çevirdi başını. Ama bayan Hale onun gözlüğünü çıkarmış olduğunu görmüştü. Gözlük masanın üzerinde hemen yabancının yanında duruyordu. Bayan Hale'ye yabancının göz çukurları olağanüstü derecede derinmiş gibi gelmişti. Yabancı gözlüğünü yeniden taktı. Sonra döndü ve Bayan Heil'e baktı. Bayan Heil, yabancı ondan önce davranıp konuşmaya başladığı sırada yerdeki samanlar hakkında şikayet etmeye başlamak üzereydi. Kapıyı çalmadan içeri girmemiş olmanızı isterdim." dedi, tam da ona uygun bir özellik gibi görünen anormal derecede hiddet dolu sesiyle. "Çaldım ama anlaşılan belki çalmışsınızdır. Ama araştırmalarım sırasında, gerçekten çok acil ve gerekli olan araştırmalarım sırasında en ufak bir rahatsızlık, kapının gıcırtısı. Sizden rica etmeliyim. Elbette efendim, kapıyı kilitleyebilirseniz isterseniz. Biliyorsunuz, ne zaman isterseniz. Çok iyi bir fikir dedi yabancı. Bu zamanlar efendim, söylememek küstahlık saymazsanız. Söylemeyin. Zamanlar sorun olacaksa faturaya ekleyin. Bayan Heyla bakarak bir şeyler mırıldandı. Lanet okuyormuşçasına. Son derece saldırgan ve patlamak üzere olan bir tavırla bir elinde şişe diğerinde deney tüpüyle orada dikilmiş öyle tuhaf görünüyordu ki Bayan Heyl gerçekten telaşa kapılmıştı. Ama o cesur bir kadındı. Hangi durumda? Bunu sormalıyım efendim. Ne düşünüyorsunuz? Bir şilin, bir şilin ekle. Elbette bir şilin yeterlidir değil mi? Öyle olsun dedi Bayan Heyl. Masa örtüsünü alıp masanın üzerine sermeye başladı. Siz memnunsanız elbette. Yabancı döndü ve paltosunun yakalarını kaldırıp sırtını ona dönerek oturdu. Yabancı bütün öğleden sonra kapısı kilitli olarak ve bayan heyrin şahitliğine göre de çoğunlukla sessizlik içinde çalışmıştı. Ama bir ara bir sarsıntı olmuş ve sanki masaya çarpılmış gibi birbirine vuran şişelerin sesleri ve şiddetle yere düşen bir şişenin şangırtısı gelmişti. Sonra da odanın içinde hızla bir taraftan diğer tarafa koşan ayak sesleri duyulmuştu. Bayan Heil bir şeyler olduğundan korkarak kapının oraya gitmiş ve kapıyı çalmaya falan kalkmadan içeriği dinlemişti. Devam edemiyorum diye bağırıp çağırıyordu yabancı çıldırmışçasına. Devam edemiyorum. 300 bin, 400 bin. Bütün o para. Kandırıldım. Bütün ömrümü alabilir bu. Sabır. Sabır öyle mi? Aptal yalancı. Barın tuğla döşeli zemininde altına kalın çiviler çakılmış ökçe sesleri duyuldu. Ve Bayan Hill son derece gönülsüzce yabancının bu kendi kendine yaptığı konuşmayı bırakıp ayrılmak zorunda kaldı. Geri döndüğünde ise yabancının sandalyesinden gelen hafif gıcırtıların ve arada bir duyulan bir şişenin şangırtısının dışında o da yeniden sessizleşmişti. Olay bitmişti. Yabancı tekrar çalışmaya dönmüştü. Yabancının çayını götürdüğü zaman ise Odanın köşesindeki iç bükey aynanın altında kırılmış cam parçaları ve beceriksizce silinmeye çalışılmış altın sarısı bir leke olduğunu görmüştü. Yabancıya bunları gösterdi. Faturaya ekle diye azarladığı konuğu Tanrı aşkına beni rahatsız etmeyin. Bir zarar varsa fatura ekleyin. Önündeki defterdeki listeye işaretler koyarak hesap yapmaya devam etti. Sana bir şey söyleyeceğim dedi Fear and gizemli bir havayla. Akşama doğruydu. Ippinghenger'da Küçük bir birhanedeydiler. Hı, dedi dedi Humphrey. Şu senin anlattığın herif var ya köpeğimin ısırdığı şey o herif siyah. En azından bacakları öyle. Eldivenindeki yırtın arasından gördüm. Biraz pembemsi bir şey görünmesini beklersin değil mi? Aa hiçbir şey yoktu. Sadece simsiyahdı. Diyeceğim şapkam kadar karaydı. Olur şey değil dedi Humphrey. Bu iş iyice tuhaf. İyi de Burnu boyanmış gibi besbembe. Öyle, dedi Fear Insight. Biliyorum, sana ne düşündüğümü söyleyeyim. Bu adam bir yamalı bohça. Dedi, şurası siyah, burası beyaz, parçalar halinde. Ve bundan utanıyor. Bir tür melez gibi. Renkler karışmak yerine parçalar halinde kalmış. Daha önce de buna benzer şeyler duymuştum. Atlarda hep böyle olur. Herkesin bildiği gibi. Bölüm 4 Bay Kas yabancı ile görüşüyor. Yarattığı tuhaf izlenimin okur tarafından da anlaşılabilmesi için yabancının ipinge gelişindeki olayları son derece ayrıntılı olarak anlattım. Ama iki tuhaf olay dışında handa kaldığı süre boyunca kulüp festivalinin olduğu o olağanüstü güne kadar olanları çabucak geçebiliriz. Bayan ile ev içindeki davranışlar konusunda birkaç çekişme yaşanmıştı. Ama parasının bitmekte olduğuna dair ilk belirtilerin görülmeye başlandığı Nisan ayı sonlarına kadar her olayda fazladan ödeme yapmak gibi basit bir çareye başvurarak bayan Hale'in üstesinden gelmeyi başarmıştı. Hale ondan hoşlanmıyordu ve cesaret edebildiği zamanlarda da ondan kurtulmanın uygun olacağından bahsediyordu. Ama hoşnutsuzluğunu daha çok bunu gösterişli bir şekilde gizleyerek ve konuğundan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışarak gösteriyordu. Yaza kadar bekle demişti bayan Heil bir gece. Tiyatrocular gelmeye başlayana kadar. Sonra bakarız. Belki biraz çekilmez olabilir ama zamanında ödenen faturalar zamanında ödenen faturalardır. Sen ne dersen de. Yabancı kiliseye gitmiyordu. Aslında sadece kıyafet değiştirme açısından olsa bile pazar günüyle dini önemi olmayan diğer günler arasında bir ayrım da yapmıyordu. Bayan Heyl'e göre son derece düzensiz bir şekilde çalışıyordu. Bazı günler erkenden aşağı iniyor ve dur durak bilmiyordu. Bazı günlerse geç kalkıyor, saatlerce dışarıdan duyulabilecek şekilde kendi kendine mırıldanarak odasında volta atıyor, pipo içiyor, ateşin yanındaki koltukta uyukluyordu. Köyün dışındaki dünya ile hiçbir iletişimi yoktu. Tavırları çok değişkendi. Çoğu zaman neredeyse dayanılmaz bir tahrinin altında ezilen bir adam gibi davranıyordu. Birkaç kez saman alevi gibi parlayan şiddetli patlamalarıyla bir takım şeyleri yere çarpmış, yırtmış, parçalamış ya da kırmıştı. Artık müzmin hale gelmiş, aşırı derecede yoğun bir sinirlilik hali içindeymiş gibi görünüyordu. Alçak sesle kendi kendine konuşma huyu onu gittikçe daha da sarmıştı. Ama Bayan Heil son derece dikkatle dinlediği halde duyduklarının ne başını ne de sonunu anlamayı başarabilmişti. Gündüzleri dışarı çıktığı çok nadirdi ama alacakaranlık karanlık bastığında hava soğuk olsun olmasın aşırı derecede sarılıp sarmalanarak dışarı çıkıyor ve dolaşmak için en tenha yolları ve özellikle de kıyılarındaki bayırların ve ağaçların gölgelere bürüdüğü yolları seçiyordu. Evlerine gitmekte olan birkaç işçi karanlığın içinden pek de hoş olmayan bir biçimde aniden önlerine çıkıveren yabancının kenarları aşağı doğru çekilmiş şapkasının altındaki patlak gözler gibi dışarı fırlayan gözlüğü ve korkunç bir biçimde sarılıp sarmalanmış yüzüyle karşı karşıya kalmışlardı. Ve Teddy Humphrey bir gece saat dokuz buçukta kırmızı urba hanından yuvarlanarak çıkarken yabancının açılan kapıdan birdenbire üstüne vuran ışıkla aydınlanan bir kuru kafaya benzeyen kafasını gördüğü anda yabancı yürürken şapkasını çıkarmış elinde tutuyordu, korkuya kapılarak utanılacak bir hale düşmüştü. Akşam karanlığında onu gören çocukların düşlerine gulyabaniler girmişti. Onun mu çocuklardan, çocukların mı ondan daha fazla nefret ettiği belli değildi. Ama her iki tarafta da yeterince güçlü bir nefret olduğu kesindi. Bu kadar dikkat çekici bir görünümü ve tavırları olan bir insanın, İping gibi bir köyde çok konuşulan bir sohbet konusu haline gelmesi kaçınılmazdı. İşi konusundaki görüşler büyük oranda bölünmüştü. Bayan Hale bu konuda hassas davranıyordu. Ona sorulduğunda çukurlara düşmemeye çalışan biri gibi ihtiyatla hecilerin üzerine basa basa, son derece dikkatle yabancının bir deneysel araştırmacı olduğunu açıklıyordu. Deneysel araştırmacının ne demek olduğu sorulduğunda ise, bir tür üstünlük duygusuyla okumuş insanların çoğunun bunun ne demek olduğunu bildiğini söylüyor ve sonra da yabancının bir şeyler icat ettiğini anlatıyordu. Dediğine göre konuğu yüzünün ve ellerinin renginin geçici olarak değişmesine yol açan bir kaza geçirmişti ve hassas bir mizacı olduğundan herhangi bir kimsenin bu durumun farkına varmasından çekiniyordu. Bayan Hale'in kulağına varmayan ama pek çok insanı meşgul eden bir görüş de yabancının kendini polisin gözünden tamamen gizleyebilmek için sarınıp sarmalanarak adaletin elinden kaçmaya çalışan bir suçlu olduğuydu. Bu fikir Bay Teddy Hemphrey'in kafasından çıkmıştı. Şubat'ın ortalarından ya da sonlarından beri gerçekleştiği bilinen herhangi bir büyüklükte bir suç yoktu. Bu teori, National School'da stajyer öğretmen olarak çalışan Bay Gould'un hayal güçlüğü inceden inceye işlendiğinde ise yabancının patlayıcı maddeler hazırlamakta olan kılık değiştirmiş bir anarşist olduğu halini almıştı. Bay Gould, zamanı elverdirince bu konudaki dedektiflik çalışmalarını yürütmeyi kendine görev edinmişti. Bu çalışmalar genellikle karşılaştıklarında yabancıya dik dik bakmak ya da yabancıyı hiç görmemiş insanlara onları belirli bir yanıt vermeye yönelten sorular sormak gibi şeylerden oluşuyordu. Ama dedektiflik çalışmalarında bir şey elde etmeyi başaramamıştı. Başka bir görüşe sahip bir ekol ise Bayfier Insight'ı izleyenlerden oluşuyor ve ya yamalı bohça görüşünü ya da biraz daha değiştirilmiş bir halini kabul ediyorlardı. Örneğin Yabancının kendini panayılarda teşhir etmeyi kabul etmiş olsa bir an evvel bir servete kavuşabileceğini öne sürdüğü duyulan Silas Durgun birazcık da ilahiçi bir yanı olduğundan yabancıyı tek yeteneği olan adamla kıyaslıyordu. Yine başka bir görüşte bütün bu olanı yabancıyı zararsız bir deli olarak kabul ederek açıklıyordu. Bu görüşün avantajı da her şeyi çabucak izah edebilmesiydi. Bütün bu ana grupların dışında bir de kararsızlar ve uzlaşmacılar vardı. Sasex halkının fazla bir inancı yoktur. Zaten doğaüstü olaylarla ilgili düşünceler ancak Nisan başındaki olaylardan sonra köyde ilk kez fısıldanmaya başlamıştı. Yine de o zaman bile ancak kadınlar arasında itibar kazanabilmişlerdi. Ama onun hakkında ne düşünürlerse düşünsünler, İpin halkının tümü yabancıdan hoşlanmadıkları konusunda hemfikirdiler. Yabancının aşırı hassaslığı kentte yaşayan bir beyin işçisi için anlaşılabilir olsa da bu sessiz Sussex köylüleri için çok şaşırtıcı bir şeydi. İkide bir karşılaştıktan çılgınca el kol hareketleri, yabancının sessiz köşelerde birden karşılarına çıkmasına neden olan akşam karanlığındaki o nereye gittiği belli olmayan yürüyüşler, hakkında bir şeyler öğrenmek için sadece meraktan yapılan girişimlerin karşılığında gösterdiği insanlık dışı tepki, kapıların kapatılıp pencere storlarının indirilmesine, mumların ve lambaların söndürülmesine kadar Götüren bu alaçakaranlık tutkusu. Kim bu tür davranıştan onaylayabilirdi ki? O köyden geçerken yana çekiliyorlar ve gittikten sonra da şakacı gençler paltolarının yakalarını kaldırıp şapkalarının kenarlarını aşağı doğru çekiyor ve onun esrarlı tavırlarını taklit ederek arkasından asabi asabi yürüyorlardı. O zamanlar popüler olan Miss Stachel'ın kiliseye takılacak lambalar için yardım parası toplamak amacıyla yapılan okul konserinde çaldığı Glyobani diye bir şarkı vardı. Bu konserden sonra ne zaman bir iki köylü bir araya toplanmış olsa ve yabancı yanlarından geçse bu şarkının notaları ister bir perde tiz isterse pes olsun aralarında ıslıkla çalınıyordu. Eve giderken gecikmiş küçük çocuklar da arkasından gulyabani diye bağırıp tüylerini diken diken eden bir neşe içinde topukları yağlıyorlardı. Köyün pratisyen doktoru Kas meraktan ölüyordu. Sargılar mesleki bakımdan ilgisini çekmiş ve Bin bir şişe ile ilgili sörentler de onda kıskançlıkla karışık bir saygı uyandırmıştı. Nisan ve Mayıs ayları boyunca yabancı ile konuşabilmek için bir fırsat kollamış ve sonunda Bente Katı yortusuna doğru artık dayanamamış ve köye bir hemşire getirilmesi için açılan bağış listesine bahane olarak kullanmaya karar vermişti. Bay Heil'in konunun ismini bilmediğini öğrenmek onu çok şaşırtmıştı. Bir isim verdi dedi Bayan Heil ki bu iddianın doğru olduğu söylenemezdi ama ben pek iyi duyamadım. Adamın ismini bilmiyor olması ona çok aptalça gelmişti. Kaz arka odanın kapısını çaldı ve içeri girdi. İçeriden rahatça duyulabilen bir beddua sesi geldi. Rahatsız ettiğim için özür dilerim dedi Kaz. Sonra kapı kapandı ve Bayan Hale'in konuşmanın kalan kısmını duymasını engelledi. Bayan Hale sonraki on dakika boyunca içeridekilerin konuşmasının mırıltılarını işitebilmişti. Sonra bir hayret çığlığı duyuldu. Harekete geçen ayak sesleri geldi, bir sandalyeye yana savruldu, bir kahkaha patladı. Hızla kapıya doğru ilerleyen ayak seslerinden sonra kas göründü. Yüzü bembeyaz olmuş, gözlerini odadan ayıramadan omzunun üstünden bakarak dışarı fırladı. Arkasındaki kapıyı açık bırakarak, Bayan Hale'in yüzüne bile bakmadan uzun adımlarla koridoru geçip merdivenlerden aşağı indi. Bayan Hale onun aşağıdaki yolda hızlı adımlarla uzaklaştığını duydu. Şafkasını giymeyi unutmuş elinde taşıyordu. Bayan Heil kapının arka tarafında odanın açık kapısına bakarak dikilip kalmıştı. Sonra yabancının sessizce güldüğünü ve odanın içinde kapıya ilerleyen ayak seslerini duydu. Durduğu yerden yabancının yüzünü göremiyordu. Arka odanın kapısı çarparak kapandı ve her yer yeniden sessizliğe büründü. Kas köyün içinden geçerek dosdoğru papaz Bundink'in yanına gitti. ''Ben delimiyim'' diye konuşmaya girdi Kas. Eski püskü eşyalarla dolu küçük çalışma odasına dalar dalmaz. Ben delirmiş gibi mi görünüyorum? Ne oldu dedi papaz. Gelecek vaazının darmadağınlık duran sayfaların üzerine ammonit fosilini koyarak. Şu handaki herif. Eee? Bana içecek bir şeyler ver dedi kas oturarak. Bir kadeh ucuz şeri, iyi kalpli papazın odasında bulunan tek içki buydu ile sinirlerini yatıştırdıktan sonra biraz önce yaptığı görüşmeyi anlatmaya başladı. İçeri girdim dedi soluk soluğu. Sonra hemşire fonu için bağış yapmasını rica etmeye başladım. Ben içeri girdiğimde ellerini ceplerine sokmuştu ve sandalyesine gömülmüş oturuyordu. Burnunu çekti. Ona bilimsel konularla ilgilendiğini duyduğumu söyledim. Evet, dedi. Yine burnunu çekti. Sürekli burnunu çekiyordu. Anlaşılan yakınlarda iyice soğuk kapmıştı. Eh tabii, öyle sarınıp sarmalanırsan. Hemşire meselesini anlatmaya başladım. Bu arada gözlerimi dört açmıştım. Her yer şişelerle, kimyasallarla doluydu. Terazi, deney tüpü takımları ve bir de eşek otu kokusu gibi bir şey. Bağış yapacak mıydı? Düşüneceğini söyledi. Araştırma yaptığını sordum. Öylece doğrudan doğruya. Öyle dedi. Uzun bir araştırma mı diye sordum. Bozuldu. Lanet olasıca uzun bir araştırma dedi. Tabiri caizse köpürerek. Oh dedim. Sonra onu kederlendiren şey ortaya çıktı. Adam öfkeden köpürmek üzereydi. Benim sorum da bardağı taşıran son damla olmuştu. Biri ona bir reçete vermişti. Çok değerli bir reçete. Ne için olduğunu söylemiyordu. Tıbbi bir reçete miydi? Lanet herif. Neyin peşindesin? Özür diledim. Alırbaşlı bir ifadeyle burnunu çekti ve öksürdü. Devam etti. Reçeteyi okuyacaktı. Beş maddeden oluşuyordu. Reçeteyi bırakmış, Kafasını çevirmişti. Pencereden gelen hava akımı kağıdı havalandırmıştı. Kağıt hışırtıyla uçmuştu. Üstü açık bir şöminesi olan bir odada çalışıyordum dedi. Bir alev görmüştü. İşte, reçete yanarak bacaya doğru uçmaya başlamıştı. Kağıt yavaşça salınarak bacaya yükselirken ona doğru koşturmuştu. İşte, tam bu noktada hikayesini canlandırmak için kolunu uzattı. E eli yoktu. Paltosunun kolunun içi boştu tanrım. Sakat olduğunu düşündüm. Takma bir kolu olmalıydı sanırım ve kolunu çıkarmış olmalıydı. Sonra bunda bir tuhaflık var diye düşündüm. Eğer içinde bir şey yoksa bu paltonun kolunu yukarıda tutan, içini dolduruyormuş gibi görünen lanet olasıca şey neydi peki? İçinde hiçbir şey yoktu. Gerçekten. Hiçbir şey. Ta omzuna kadar, ta dirseğine kadar olan yeri görebiliyordum. Kumaşın yırtılmış bir yerinde parıldayan hafif bir ışık görülebiliyordu. Yüce Tanrım diyebildim. O sırada o da durakladı. Kara gözlüklerinin ardından bana sonra da koluna baktı. Eee? Hepsi bu. Hiçbir şey söylemedi. Sadece ters bir bakış attı sonra da paltosunun kolunu çabucak cebine soktu yine. Diyordum ki dedi. Reçete yanmaya başlamıştı. Değil mi? Sorgulayan bir ifadeyle öksürdü. Nasıl oluyor da dedim. İçinde hiçbir şey olmayan lanet olasıca bir kolu öyle oynatabiliyorsun. İçinde bir şey olmayan bir kol mu? Evet dedim. İçinde bir şey olmayan bir kolu. Bu kolun içi boş öyle mi? Bu kolun içinin boş olduğunu gördün. Birden ayaklandı. Ben de ayağa kalktım. Yavaşça üç adımda bana doğru geldi ve çok yakınımda durdu. Zehirli bir ifadeyle burnunu çekti. Hiç kıpırdamadım. Sanki o sargılı yumru gibi kafası ve o kocaman gözlüğü insanın sinirlerini bozmaya yetmezmiş gibi bir de sessizce üstüme doğru gelince taş kesilip kalmıştım. Bu kolun içinin boş olduğunu söyledin değil mi dedi. Kesinlikle dedim. Bir şey söylemeden öyle durup dikilirse çıplak yüzlü gözlüksüz bir adamın her şeye sıfırdan başlaması gerekir. Sonra çok yavaşça paltosunun kolunu cebinden çıkardı ve Sanki tekrar göstermek istiyormuş gibi kolunu bana doğru kaldırdı. Çok, çok yavaşça kaldırdı. Kola baktım, bu bana bir yıl sürüyormuş gibi geldi. Ee dedim, boğazımı temizleyerek. Bunun içinde hiçbir şey yok. Bir şey söylemem gerekiyordu. Korkmaya başlamıştım. O şeyin ta dibini görebiliyordum. Tam bana doğru uzattı kolunu. Yavaşça, yavaşça, işte öyle. Kolu benim yüzümün 15 santimetre yakınına gelene kadar içi boş bir kolun bu şekilde size doğru gelişini izlemek çok tuhaf bir şey. Sonra, eee bir şey aynı bir parmakla bir baş parmak gibiydi. burnumu mu sıktı? Bunting gülmeye başladı. Ama bir şey yoktu orada dedi Kaz. Orada derken sesi neredeyse çığlığa dönüşmek üzereydi. Senin için gülmesi kolay ama dediğim gibi çok korkmuştum. Kolunun yerine sertçe vurdum, arkamı döndüm ve o adadan dışarı fırladım. Onu orada bıraktım. Gaz durakladı, yaşadığı paniğin içtenliğine şüphe yoktu. Beceriksizce yana döndü ve Erdemli Papaz'ın son derece kalitesiz şerisinden ikinci bir kadeh daha aldı. Paltasunun yenine vurduğum zaman dedi Gaz. Dediğim gibi, gerçekten bir kola vuruyormuşum gibi geldi. Ama kolu yoktu. Ortada bir kolun izi bile yoktu. Bay Banting biraz düşündü, kuşkuyla kasa doğru baktı. Bu çok tuhaf bir öykü dedi. Gerçekten çok bilge ve vakur görünüyordu. Gerçekten dedi yargısını vurgulayarak. Çok tuhaf bir öykü. Bölüm 5 Papaz evindeki soygun Papazın evinde gerçekleşen soygun hakkındaki bilgilerimizin büyük kısmı papaz ve karısından öğrendiklerimizden gelmektedir. Soygun Bantekot Yurtusu Haftasının pazartesi günü, Epingtek Kulüp Festivali etkinliklerine ayrılan gün erken saatlerde olmuştu. Bayan Bunting, anlaşıldığı kadarıyla şafaktan önceki o sessizliğin ortasında yatak odalarının kapısının açılıp kapandığına dair güçlü bir sezgiyle birden bire uyanmıştı. Önce kocasını uyandırmamış ama yatakta oturup etrafı dinlemeye koyulmuştu. Sonra son derece açık seçik olarak yan taraftaki giyinme odasından gelen pıt pıt pıt şeklindeki çıplak ayak seslerini ve birinin koridordan merdivene doğru yürüdüğünü duymuştu. Bundan emin olduğu anda da muhterem Bay Banting'i mümkün olduğunca sessiz bir şekilde uyandırmıştı. Bay Banting bir ışık yakmamış ama gözlüğünü takmış, Bayan Hunting'in sabahlığını üzerine ve kendi banyo terliklerini de ayağına geçirerek sesleri dinlemek için merdiven sahanlığına çıkmıştı. Son derece açık seçik bir şekilde aşağı kattaki çalışma masasında birinin el yordamıyla bir şeyler arandığını ve sonra da epey yüksek bir sesle hapşırdığını duymuştu. Bunu duyunca yatak odasına dönmüş, ortalıkta bulduğu ilk silah olan ocak demirini yanına alarak, mümkün olduğunca sessiz bir şekilde merdivenlerden inmişti. Bay Hunting de sahanlığa çıkmıştı. Saat dört civarıydı. Gecenin o koyu karanlığı aydınlanmaya başlamıştı. Hole hafif ve titrek bir ışık vurmaya başlamıştı ama, Çalışma odasının kapı aralığı zifiri karanlıkta dipsiz bir uçurum gibi uzanıp gidiyordu. Bayan Hunting'in ayaklarının altındaki basamaklardan çıkan hafif gıcırtılar ve çalışma odasından gelen, içeride yavaşça hareket eden birinin sesleri dışında her yer sessizlik içindeydi. Sonra bir şeyler çatırdadı, açılan çekmecenin ve hışırlayan kağıtların sesi duyuldu. Sonra bir küfür sesi geldi, bir kibrit yandı ve çalışma odası sarı bir ışıkla aydınlandı. Bay Hunting şimdi hole inmişti ve kapının aralığından masayı, açık çekmeceyi ve masanın üzerinde yanan mumu görebiliyordu ama hırsızı göremiyordu. Holde ne yapması gerektiğine karar veremeden öylece dikilip kaldı ve bembeyaz olmuş yüzünde dikkatli bir ifadeyle Bayan Hunting de onun ardından yavaşça aşağı indi. Bay Hunting'in cesaretini toplamasını engelleyen tek bir şey vardı. Bu hırsızın köy sakinlerinden biri olduğu düşüncesi. İçeriden para şıngırtıları geldiğini duyunca hırsızın ev masrafları için ayırdıkları parayı yarım liralar halinde toplam 2 pound 10 şilin bulduğunu anladılar. Bu sesi duyması Bay Hunting'e hemen harekete geçmesi için gereken cesareti kazandırmıştı. Ocak demirini sıkıca kavrayarak hemen arkasından gelen Bayan ile birlikte odaya daldı. Teslim ol diye bağırdı Bay Hunting hiddetle. Sonra da şaşkınlıkla kala kaldı. Göründüğü kadarıyla oda kesinlikle bomboştu. Yine de o sırada odanın içinde birilerinin dolaştığının duyduklarına dair kanaatleri artık kesinlik noktasına ulaşmıştı. Yarım dakika kadar ağızdan açık baka kaldılar. Sonrasında Bayan Hunting odanın öbür tarafına gidip paravanın arkasına bakarken Bay Hunting de benzer bir dürtüyle masanın altına bakıyordu. Sonra da Bayan Hunting perdeleri açıp bakarken Bay Hunting de bacadan yukarı bakarak Ocak demiriyle içinde bir şeyler olup olmadığını inceledi. Daha sonra da Bayan Hunting çöp kutusunu incelerken, Bay Hunting de kümür kovasının kapağını açarak içine baktı. Sonunda artık bir noktada durakladılar ve sorgulayan gözlerle birbirlerine bakarak dikilip kaldılar. ''Yemin edebilirdim.'' dedi Bay Hunting. ''Mum.'' dedi Bay Hunting. ''Mumu kim yaktı?'' ''Çekmece.'' dedi Bayan Hunting. ''Para da gitmiş.'' Kapı aralığına doğru koşturdu. Bütün o olup bitenler. Koridordan yüksek sesle hapşıran birinin sesi geldi. Dışarı fırladılar tam o sırada mutfak kapısı çarparak kapandı. Mumu getir dedi Bay Hunting önden giderek. Her ikisi de bir kapının sürgülerinin hızla açıldığını duydular. Bay Hunting mutfak kapısını açtığı sırada aradaki bulaşık odasından arka kapının açıldığını ve şafağın ilk ışıklarının hafif aydınlığında kapının dışındaki bahçedeki karanlık cisimlerin belirdiğini gördü. Kapıdan dışarı hiçbir şeyin çıkmadığından kesinlikle emindi. Açılmış, bir an için açık kalmış, sonra da çarparak kapanmıştı. Kapı kapanırken de Bayan Hunting'in çalışma odasından getirdiği mum titreyerek alevlenmişti. Mutfağa girebilmeleri için birkaç dakika geçmesi gerekmişti. Ortalıkta hiçbir şey yoktu. Arka kapıyı tekrar sürgüleyip mutfağı kileri ve bulaşık odasını iyice araştırdılar ve son olarak da mahzene indiler. İstedikleri kadar araştırsınlar, evin içinde kimsecikler yoktu. Gün doğduğunda papazla karısı tuhaf giysiler içinde küçük bir çift olarak, eriyip gitmiş bir mumun artık gerek olmayan ışığında kendi evlerinin alt katında şaşkınlıkla dolanıp duruyorlardı. Bölüm 6 Çıldıran Mobilyalar Pantekot yortusu haftasının pazartesi günü sabahın ilk saatlerinde bütün bunlar olurken, Millie henüz uyanmadan önce Bay Hale ve Bayan Hale'in ikisi de uyanıp sessizce mahzene inmişlerdi. Mahzendeki işleri biraz özel türden bir işti ve biraların özgür ağırlığıyla ilgili bir şeydi. Bayan Hale, yan odalarından Saparna şişesini getirmeyi unuttuğunu hatırladığında mahzene daha yeni girmişlerdi. Bu işin uzmanı ve işi asıl gerçekleştiren kişi Bayan Hale olduğundan en uygun kişi olarak Bay Hale şişeyi almak üzere yukarı çıktı. Merdiven sağlığına vardığında yabancının kapısının aralık olduğunu görmek onu şaşırtmıştı. Ama kendi odalarına doğru yola devam etti ve şişeyi ona tarif edilen yerde buldu. Şişeyi alıp dönerken ön kapının sürgülerinin açık ve kapının aslında sadece mandalla kapanmış durumda olduğunu fark etti. Aniden gelen bir ilhamla bunun yabancının yukarıdaki kapısı açık odası ve Bay Teddy Humphrey'in iddialarıyla ilgisini keşfetti. Bayan Hill, önceki kapının sürgülerini çekerken mumut tutuşunu çok açık bir şekilde hatırlıyordu. Açık sürgüleri gördüğü anda durakladı, ağzı açık kala kalmıştı. Sonra elindeki şişeyi bırakmadan tekrar yukarı çıktı. Yabancının kapısını çaldı, yanıt gelmedi. Tekrar çaldı. Sonra kapıyı sonuna kadar açtı ve içeri girdi. Her şey beklediği gibiydi. Yatakta, odada boştu. Hale'in yavaş çalışan aklına göre bile daha da tuhaf olanı yatağın yanındaki sandalyenin ve yatağın parmaklarının giysilerle şimdiye kadar konuklarının üzerinde görmüş olduğu tek giysinin parçalarıyla ve sargı bezleriyle kaplı olmasıydı. Yabancının kenarları aşağı eğik o koca şapkası bile yalağın direğinin üzerine kenarları yukarı kalkacak şekilde fitursuzca bırakılıvermişti. Hale orada dikilirken karısının mahzenin derinliklerinden gelen sesini duydu. West Sussex köylülerinin şiddetle bir sabırsızlığı anlatmak için kullanmaya alışık oldukları şekilde heceleri hızla birbirinin içine giriyor, son kelimelerde de sorgulayan bir ifadeyle sesini iyice yükseltiyordu. ''George, al Jane'i aldın mı?'' Hale sesi duyduğu anda dönüp karısının yanına koşturdu. "Jenny," dedi. Mahsenin merdiven tarabzanının üzerinden, ''Hemfrey'nin dedikleri doğruymuş, odasında değil, gitmiş.'' Ön kapının sürgüsü de açık. Başta bayan Heyl olayı anlamamıştı ama anlar anlamaz gidip boş odayı kendisi görmeye karar verdi. Heyl elindeki şişeyi hala bırakmadan önden gitti. ''O orada değil bile'' dedi, ''Elbiseleri orada.'' ''Elbiseleri olmadan ne yapıyor ki o zaman?'' ''Çok acayip bir iş bu.'' Mahselin merdivenlerinden yukarı çıkarken ikisi birden sonradan gerçekten de öyle olduğunu öğrendikleri gibi ön kapının açılıp kapandığını duyar gibi oldular. Ama kapının kapalı olduğunu ve ortalıkta bir şey olmadığını görünce ikisi de o an için birbirlerine bir şey söylemediler. Bayan Hale koridorda kocasının önüne geçti ve yukarı önce o fırladı. Merdivenlerde biri hapşırdı. Altı basamak arkadan gelen Hale karısının hapşırdığını düşündü. Önde giden Bayan Hale de kocasının hapşırdığı düşüncesindeydi. Bayan Hale kapıyı hışımla açtı ve odaya bakarak kala kaldı. Amma tuhaf şey dedi. Başının hemen arkasında birisinin burnunu çektiğini duyar gibi oldu. Arkasını döndüğünde Hale'in üç buçuk metre kadar arkada merdivenlerin başında olduğunu görmek onu şaşkınlığa düşürdü. Ama bir saniye sonra Hale yanında bitmişti. Bayan Hale öne doğru eğilip elini önce yastığın üzerine koydu sonra da yatak ortasının altına soktu. ''Soğuk?'' dedi. ''Kalkalı bir saatten fazla olmuş.'' O tam bunu derken çok olağanüstü bir şey oldu. Yatak örtüsü kendi kendine toplandı, birden bir tür tepecik oluşturur gibi yukarı fırladı. Sonra yatağın aşağı taraftaki parmaklıkların üzerine yığılıp kaldı. Tam da bir el örtüyü ortasından kavrayıp yana savurmuş gibiydi. Hemen ardından yabancının şapkası yatağın direğinin üzerinden fırladı, havada bir dairenin yarısından fazlasını çizerek döne döne uçtu doğrudan Bayan Heil'in yüzünde patladı. Sonra aynı hızla lavabonun üzerindeki sünger geldi ve ardından da sandalye. Yabancının paltosunu ve pantolonunu kayıtsızca yana savurarak ve tuhaf bir şekilde yabancının sesine benzeyen bir sesle kuru kuru gülerek dört ayağıyla Bayan Heil'e doğru döndü, bir an ona nişan alıyor gibi durdu sonra da saldırdı. Bayan Heil çığlık atarak döndü ve Sandalyenin ayakları yavaşça ama son derece düzgün bir şekilde sırtına doğru gelerek onu ve Hale'i odanın dışına attı. Kapı şiddetle çarparak kapandı ve kilitlendi. Onlara sandalye ve yatak bir an için zafer dansı yapıyorlarmış gibi geldi. Sonra birden her şey sessizliğe gömüldü. Bayan Hale neredeyse bayılmak üzere sahanlıkta Bay Hale'in kollarına yığılıp kalmıştı. Onun dehşet çığlığıyla uyanmış olan Millie ile Bay Hale büyük güçlüklerle onu aşağı indirmeyi ve bu durumlarda kullanılması adet olmuş, ayıltıcı ilaçları vermeye başarmışlardı. Hayaletler dedi Bayan Hale. Eminim bunlar hayalet. Gazetede okuduydum. Sıçrayıp oynayan masalar ve sandalyeler. Bir gün daha etçeni dedi Hale. Bu seni sakinleştirir. Dışarı at onu dedi Bayan Hale. İçeri girmesine izin verme. Anlar gibi olmuştum. Böyle olacağını bilmeliydim. O kurbağa gibi gözlükleri, sargılı kafası ve pazarlara hiç kiliseye girmeyişinden. Bütün o şişeler bir adamın sahip olabileceğinden çok daha fazlalar. Mobilyalara hayalet sokmuş. Benim güzel eski mobilyalarıma. O ben küçük bir kızken benim zavallı annecimin oturduğu sandalyeydi. Şimdi kalkıp bana saldıracağını düşünmek. ''Sadece bir yudum daha Jenny'' dedi Hale. Sinirlerin çok bozuldu. Millie'yi altın renkli akşam üzeri güneşinin altında... Yolun karşısına geçip demirci Bay Sandy Wadgers'ı uyandırmaya yolladılar. Bay Hale'in selamları vardı ve yukarı kattaki mobilyalar çok tuhaf davranıyorlardı. Bay Wadgers bir uğrar mıydı? Bay Wadgers anlayışlı bir adamdı ve çok da maharetliydi. Olaya çok soğukkanlı yaklaştı. Bu büyücü takımın tanrı belasını versindi Bay Sandy Wadgers'ın yaklaşımı. Onun takımından biri için atnah lazım. Hana geldiğinde son derece endişeliydi. Ona yukarıdaki odaya nasıl çıkacağını göstermek istediler ama onun pek de acelesi varmış gibi görünmüyordu. Koridorda konuşmayı tercih etmişti. Yolun karşı tarafında Huckster'ın çırağı dışarı çıkıp tütün dükkanının kepenklerini açmaya başlamıştı. Onu da tartışmaya katılmaya çağırdılar. Doğal olarak Bay Huckster da birkaç dakika sonra onu izledi. Parlamenter yönetim konusundaki anglo saksan dehası yine kendini göstermişti. Herkes konuşup duruyordu. Ama sonuçta kesin bir eylem yoktu. Önce elimizdeki gerçeklere bakalım diye ısrar ediyordu Bay Sandy Wodgers. Oradaki o kapıyı kırmadan önce tam olarak doğru davranıp davranmadığımızdan emin olalım. Kırılmamış bir kapıyı her zaman kırabilirsin. Ama bir kere kırdın mı bir daha kırılmamış hale getiremezsin. O sırada birdenbire ve çok şaşırtıcı bir şekilde yukarı kattaki odanın kapısı kendi kendine açıldı ve onlar hayretler içinde yukarı bakarken... Yabancının sargılar içindeki figürünün o akıl almaz büyüklükteki mavi gözlünün ardından her zamankinden daha da karanlık ve ifadesiz bir bakışla onlara bakarak merdivenlerden indiğini gördüler. Dimdik ve yavaşça sürekli onlara bakarak aşağı indi, koridordan geçti, sonra durdu. Şuraya bakın dedi. Topluluğun gözleri onun eldivenli parmağının gösterdiği yöne döndü. Orada mahzen kapısının hemen yanında bir şişe saparna durduğunu gördüler. Sonra yabancı arka odaya girdi ve birden hızla şiddetle kapıyı suratlarına çarptı. Kapının çarpışının çıkardığı gürültünün son yankıları da sona ermeden kimseden tek bir söz çıkmadı. Birbirlerine baka kalmışlardı. Peki eğer bu da her şeyi açıklamıyorsa dedi Bay Bacırs sözün devamını getirmeden. Ben gidip soracağım dedi Bacırs. Bay Hay'le bir açıklama isteyeceğim. Ev sahibesinin kocasını bu noktaya getirmek biraz zaman almıştı. Sonunda Hale kapıyı çaldı, açtı ve tam ''Affedersiniz'' diyebilmişti ki ''Cehenneme git'' diye bağırdı yabancı heybetli bir sesle. Şu kapıyı da kapat çıkarken. Böylece bu kısa görüşmede sona ermişti. Bölüm 7 Yabancının maskesi düşüyor. Yabancı, araba ve atlar hanının küçük arka odasına sabah beş buçukta girmiş ve orada pencerenin storları inik, kapı kapalı ve holün Kavuluşundan sonra kimse yanına girmeye cesaret edemeden öyle vaktine kadar kalmıştı. Bütün bu süre boyunca aç kalmış olmalıydı. Zili üç kez çaldı. Üçüncüsünde öfkeyle ve durmaksızın. Ama kimse yanıt vermedi. Onun ve zımbırtılarının cehenneme kadar yolu var asıl dedi bayan Hale. O sırada papazın evindeki soygunla ilgili yalan yanlış bir takım dedikodular gelmeye başlamıştı. İki kere ikinin dört ettiği de ortadaydı. Hale yanına vacırsı da alarak Yargıç Bay Şakılfurt'u bulmaya ve tavsiyesini almaya gitti. Kimse yukarıya çıkmaya cesaret edemiyordu. Yabancının neyle oylandığını bilen de yoktu. Arada bir uzun adımlarla gürültüyle odanın içinde volta atıyordu. İki kez ağız dolusu savurduğu küfürler, bir kez bir kağıdın yırtılışının sesi ve bir kez de şiddet değeri düşen şişelerin gürültüsü gelmişti. Korkmuş ama meraklı insanların oluşturduğu küçük grup kalabalıklaşmaya başlamıştı. Bayan Huckster gelmişti. Pantekot pazartesi olduğundan giydikleri hazır kesim siyah çeketleri ve pik kumaşından kravatlarıyla göz alıcı görünen bir takım şen delikanlılar da kafa karıştırıcı sorularla gruba katılmışlardı. Genç Archie Harker avluya çıkıp pencere storlarının arkasından içeriği gözlemeye çalışarak sivrilmeyi başarmıştı. Bir şey gördüğü yoktu ama insanların onun bir şeyler gördüğünü düşünmesini sağlamayı başarıyordu. E. Pink gençlerinden başkaları da çabucak ona katılmışlardı. Bütün Pazar pazartesilerinin en güzellerinden biriydi. Köyün aşağı tarafında bir düzine kadar baraka ve atış yapılan bir çadır dizilmişti ve demircinin yanındaki çimenlerin üzerinde sarı ve çikolata renkli üç yük arabası ve bir Hindistan cevizi çadırı kurmakta olan resimlerdeki kadar güzel giyinmiş erkekli kadınlı yabancılar vardı. Beyefendiler mavi jarse ceketler ve hanımefendiler de beyaz önlükler ve kocaman tüyleri olan son moda şapkalar giymişlerdi. Alaca geyik meyhanesinin kiracısıyla aynı zamanda sıradan ikinci el bisikletler de satan ayakkabı tamircisi Bay Jaggers yolun üzerine aslında ilk kez 50. yıl kutlamalarında kullanılmış olan İngiliz bayrakları ve kraliyet armalarıyla kaplı bir ip asıyorlardı. İçeride arka odanın sadece tek bir gün ışının huzmesinin gelebildiği yapay karanlığında aç ve korkmuş olması gerektiğini düşünebileceğimiz yabancı, o yakıcı, rahatsız sargıların içinde gizlenmiş olarak ya koyu renkli gözlüklerin ardından elindeki sayfayı inceliyor ya da o küçük kirli şişelerini şangırdatıyor ve arada bir de görünmez olsa da duyulabilir olduğu için pencerenin dışındaki delikanlılara kaba küfürler savuruyordu. Şöminenin yanındaki köşede yere çarpılıp kırılmış yarım düzine kadar şişenin parçaları duruyordu. Keskin bir klor kokusu içerinin havasını bozuyordu. O sırada duyulanlardan ve sonradan odanın içinde görülenlerden öğrenebildiklerimiz bu kadardı. Öyleye doğru kaldığı arka odanın kapısını birden açmış, sonra da barda duran 3-4 kişiye dik dik bakarak öylece dikilmişti. Bayan Hale demişti. Birisi itiraz etmeden koyun gibi gitmiş ve Bayan Hale'i çağırmıştı. Bir süre sonra Bayan Hale görünmüştü. Biraz nefes nefese kalmıştı ama bu yüzden daha da öfkeli görünüyordu. Sahnenin nasıl gerçekleşebileceğini önceden uzun uzun düşünmüş ve elinde üzerinde henüz ödenmemiş bir hesap pusulası olan küçük bir tepsiyle gelmişti. ''Hesabınızı mı istiyorsunuz efendim?'' dedi Bayan Eyl. ''Kahvaltım niye hazırlanmadı? Niye yemeklerimi hazırlamıyor ve çaldığım zillere yanıt vermiyorsunuz? Benim bir şey yemeden mi yaşadığımı sanıyorsunuz? Hesabınızı niye ödemediniz?'' dedi Bayan Eyl. ''Benim bilmek istediğim de bu.'' Üç gün önce size bir havale beklediğimi söylemiştim. ''İki gün önce size havale falan bekleyemeyeceğimi söylemiştim. Benim hesabım beş gündür bekliyorsa, siz de kahvaltınız biraz gecikti diye şikayet edemezsiniz, değil mi?'' Yabancı, kısa ama rahatça duyulabilen bir küfür sovurdu. Sesleri yükseldi bardağın. ''Eğer küfürlerinizi kendinize saklarsanız efendim, size minnettar olurum efendim.'' dedi bayan eğil. Yabancı, şimdi her zamankinden daha kızgın bir dalış miğferine benzemişti. Bardaki herkes... Bayan Heylin onun icabına bakmış olduğunu anlamıştı. Yabancının bundan sonraki sözleri o kadarını gösteriyordu. Bana bakın güzel hanımefendi diye başladı. Bana güzel hanımefendi lafları falan etmeyin dedi Bayan Hayl. Size havalenin henüz gelmediğini söyledim. Ne havaleymiş ama dedi Bayan Hayl. Yine de zannedersem cebimde iki gün önce üzerinizde bir gümüş liradan başka bir şey olmadığını söylemiştiniz. Şey biraz daha buldum. Vay vay! Sesleri yükseldi bardan. Nerede buldunuz acaba? dedi bayan eğil. Bu söz yabancıyı çok kızdırmış gibiydi. Kızgınlıkla ayağını yere vurdu. Ne demek istiyorsunuz? dedi. Parayı nerede bulduğunuzu merak etti mi? dedi bayan eğil. Bana herhangi bir hesap ödemeden ya da size kahvaltı falan getirmemden önce ya da bunun gibi bir şeyden önce bana kimsenin anlamadığı ve herkesin çok merak ettiği bir iki şeyi açıklar mısınız? Yukarıdaki sandalyeme ne yaptığınızı, odanın nasıl olup da boş olduğunu ve içeri nasıl girdiğinizi öğrenmek istiyorum. Bu evde kalanlar içeri kapılardan girerler. Evin kuralıdır bu. Ve siz öyle yapmadınız ve öğrenmek istediğiniz nasıl içeri girdiğiniz. Ve şunu da öğrenmek istiyorum. Ayrıca yabancı eldivenler içindeki yumruklarını sıkarak kaldırdı, ayağını yere vurdu ve öyle olağanüstü bir şiddetle kes diye bağırdı ki bayan Hale anında susup kaldı. ''Anlamıyorsunuz.'' dedi. ''Kim olduğumu ya da ne olduğumu size göstereceğim. Tanrı aşkına. Göstereceğim size.'' Sonra avucunun içini yüzüne götürdü ve geri çekti. Yüzünün ortasında kapkara bir boşluk belirdi. ''İşte.'' dedi. Öne doğru bir adım attı ve Bayan Hayl'in eline yabancının başkalaşım geçiren yüzüne baka kaldığı için düşünmeden kabul ettiği bir şey uzattı. Sonra bunun ne olduğunu anladığı anda Bayan Hayl Yüksek sesle bir çığlık atarak elindekini yere fırlattı ve sendeleyerek geri çekildi. Burun. Yabancının burnuydu bu. Parlak ve pes pembe. Yerde yuvarlandı, sonra gözünü çıkardı, buradaki herkes nefesini tutmuştu. Şapkasını çıkardı ve sert bir el hareketiyle favorilerini ve sargılarını çekip aldı. Bir an için kimse ona bakmaya tahammül edemedi. Korkunç bir beklenti birden bütün barı kaplamıştı. Aman tanrım dedi biri. Sonra sargıların hepsi çıktı. Bu her şeyden de kötüydü. Hayretten ağzı açık ve dehşet içinde baka kalan bayan Heil, gördüğü şey karşısında bir çığlık attı ve hanın kapısına doğru atıldı. Herkes ayaklanmıştı. Yara izlerini, şekil bozukluklarını, elle tutulabilecek olan bütün korkunç şeyleri hazırlıklıydılar ama yokluğa değil. Sargılar ve takma sakal parçaları koridordan bara doğru uçtu. Sakar delikanlının biri bunların kendisine çarpmasından kaçmak için zıplamak zorunda kaldı. Herkes birbirinin üstüne yuvarlanarak merdivenlerden inmeye çalışıyordu. Çünkü orada bağırarak anlaşılmaz bir açıklama yapmaya çalışan adam biraz önce paltosunun yakasına kadar el kol hareketleri yapan elle tutulur bir figürdü. Ama sonra hiçbir şey görülebilen hiçbir şey kalmamıştı. Aşağıda köydeki insanlar bağırış çağrışı duymuşlar ve caddenin yukarı tarafına doğru baktıklarında araba ve atların içindeki insanların gürültüyle dışarı başa görmüşlerdi. Bayan Hale'in düştüğünü ve Bay Teddy Hemphrey'in ona çarpıp düşmemek için sıçradığını görmüşler ve sonra da çıkan kargaşanın gürültüsünü duyup mutfaktan dışarı fırladığında arka taraftan yabancının başı olmayan görüntüsüyle karşılaşan Millie'nin anniden yükselen dehşet içindeki çığlıklarını duymuşlardı. Bir anda sokağın aşağı tarafındaki herkes, tatlıcı Hindistan cevizi çadırının sahibi ve yardımcısı, salıncakçı, küçük kızlar ve oğlanlar, köylü züppeler, şık genç kızlar, kırmalı gömlekler içindeki yaşlı kadınlar, önlüklü çingenler hana doğru koşuşturmaya başlamışlardı. Ve mucizeli derecede kısa bir zaman içinde, belki kırk kişiye yaklaşan ve hızla da artan bir kalabalık, bayan heylin hanının önünde bir oraya bir buraya savrulup, bağrışıp çağrışmaya bir şeyler sorup, bir şeyler önermeye koyulmuştu. Herkes aynı anda konuşmaya hevesliydi. Ve ortaya çıkan sonuç Babil Kulesi'ne dönmüştü. Küçük bir grup çökmüş bir halde buldukları Bayan Hay'le destek olmaya çalışıyorlardı. Ortalık bir konferansa dönmüştü. Bağırıp çağıran inanılmaz sayıda görgü tanığı vardı. Gulyabani herif ne yaptı ki o zaman? Kıza bir şey yapmadı değil mi? Herifin üzerine bıçakla gitmiştir bence. Kafası yoktu diyorum. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama Diyeceğim kafası yoktu adamın. Zırvalık, hokkabazlık gibi şeydir. Sargılarını çıkarıp attı gördüm. Açık kapıdan bakabilme çabaları içinde kalabalık en maceracı ucu hanın hemen yanında biriken darmadağını üçgen bir küme şekli almıştı. Bir an için öylece dikildi. Sonra kızcağızın bağırdığını duydum. Sonra döndü. Kızın etekleri uçuşarak kaçtığını gördüm. Herif de onun peşinden gitti. On saniye bile olmadı. Elinde bir bıçak ve ekmek parçasıyla geri geldi. Sadece bir yerlere bakıyormuş gibi öylece dikildi. Daha bir dakika önce şu oradaki kapıdan gitti. Diyorum ya kafası falan yoktu. Kaçırdınız görmeyi. Arka taraflarda bir karışıklık çıkmış ve konuşan adam yana kayarak son derece azimli adımlarla eve doğru yürüyen küçük bir alaya yol almak için konuşmasına ara vermişti. Önde son derece kararlı ve sinirden kıpkırmızı olmuş görünen Bay Hale Arkasında köyün inzibatı Bay Bobby Jeffers ve onun arkasında da ihtiyatlı bir tavır içinde görünen Bay Wedgers'tı bunlar. Şimdi ellerinde bir tutuklama emriyle gelmişlerdi. İnsanlar gerçekleşen bu son olaylar hakkında çelişkili şeyler bağırışıyorlardı. Kafası olsun olmasın dedi Jeffers, onu tutuklamam lazım, tutuklayacağım da. Bay Hale uygun adımlarla merdivenlerden çıktı, yine uygun adımlarla doğrudan arka odanın kapısına doğru ilerledi ve Kapıyı sonuna kadar açtı. ''Memur bey'' dedi. ''Görevinizi yapın.'' Jeffers uygun adım içeri girdi. Ardından Hale ve en son da Wedgers. Loş ışıkta onlara doğru bakan kafasız figürü gördüler. Eldivenli ellerinden birinde ucundan ısırılmış bir ekmek kabuğu ve diğerinde de bir parça peynir vardı. ''Bu o'' dedi Hale. ''Bu kahrolu sıca şey de demek oluyor?'' Sözleri yükseldi öfkeli bir uyarı havasıyla figürün yakasının üzerinde bir yerlerden. Siz Tanrı'nın belası antika müşterinin tekisiniz bayım dedi Bay Jeffers ama kafanızda olsun olmasın tutuklama emrinde bedeni deniyor ve görev de görevdir. Yaklaşmayın dedi fikir gerileyerek. Birden yabancı ekmekle peyniri yere fırlatıp attı. O sırada Bay Hale masanın üzerine duran bıçağı tam zamanında kapıp kurtarmayı başardı. Yabancının sol elindeki eldiven çıkıp Jeffers'ın yüzünde patladı. Hemen ardından Jeffers tutuklama emriyle falan ilgili bir takım laflar etmeyi kısa kesip yabancıyı eli görünmeyen bileğinden yakaladığı ve görünmeyen boğazına sarıldı. Baldırının üstüne yediği bir tekme haykırmasına neden olsa da kendisine hakim olmayı başardı. Hale bıçığı masanın üzerinden deyim yerindeyse ataklara karşı duran bir kaleci gibi davranan Wedgers'a doğru gönderdi. Sonra Jeffers'la yabancıyı sallanıp sendeleyerek ona doğru gelirlerken İleri atılarak o da yakalayıp vurmaya başladı. Hemen önlerinde bir sandalye duruyordu. Onlar hep birlikte ile düşerlerken sandalye de gürültüyle yana savruldu. Ayaklarını yakala dedi Jeffers dişlerinin arasından tıslayarak. Bay Hill bu talimata uymaya çabaladığı sırada kaburgalarını yediği sağlam bir tekmeyle bir an için arkaya doğru savrulurken ve Bay Watchers kafası kopmuş yabancının yuvarlanıp Jeffers'ın üzerine çıktığını görerek elinde bıçakla arkaya doğru çekildiği sırada Kanunu ve düzeni korumaya gelmiş olan Bay Huckster ve Sidder Morton kasabasının arabacısıyla çarpıştılar. Aynı onda şifonyarın üstündeki 3-4 şişe yere düştü ve odanın havasını keskin bir kokuyla doldurdu. ''Teslim oluyorum'' diye bağırdı yabancı. Jeffers'ın üstünde olmasına rağmen bir an sonra nefes nefese kalmış kafası ve sağ elindeki eldiven de sol elindeki gibi çıkarmış olduğundan elleri olmayan tuhaf bir figür olarak ayakta dikiliyordu. Yaran yok dedi boğulmak üzereymiş gibi soluk soluğa. Bomboş bir yerden gelen o sesi duymak dünyanın en tuhaf şeyiydi. Ama seks köylüleri de belki de bugün göğün altındaki en gerçekçi insanlardır. Jeffers da ayağa kalktı ve bir kelepçe çıkardı sonra gözlerini dikti. Bana bak dedi Jeffers. Yaptığı şeyin pek uygun olmadığını belli belirsiz fark edince tıkanıp kalarak kahretsin. Anlaşılan bunları kullanamayacağım. Yabancı kolunu yelenin üstünde gezdirmeye başladı ve sanki bir mucize eseri olarak paltosunun içi boş kolunun ucunun üzerine geldiği yerlerdeki düğmeler çözülmeye başladı. Sonra baldırıyla ilgili bir şeyler dedi ve aşağı doğru eğildi. Ayakkabıları ve çoraplarını çıkarmaya uğraşıyor gibiydi. Acayip dedi Huxler birden. Bu bir adam bile değil ki. içi boş elbiseler yalnızca. Bakın yakasından aşağı tarafı. Elbiselerinin astarını görebiliyorsun. Kolumu uzatıp Kolunu uzattı. Kolu sanki havanın ortasında bir şeye çarpar gibi oldu ve sert bir hareketle kolunu geri çekti. Parmaklarını gözüme sokmamanı tercih ederim, dedi havanın içinden gelen o ses. Bahçice bir uyarı havasında. Gerçek şu ki, bedenimin tamamı burada. Kafam, ellerim, bacaklarım ve geri kalan her şey. Ama işte görünmezim. Biraz kafa karıştırıcı ve rahatsızlık verici bir şey ama öyleyim. Ama bu, İping'deki her aptal budalanın Oramı buramı dürtükleyebilmesi anlamına gelmez değil mi? Artık düğmelerinin tamamı açılmış ve görünmeyen desteklerin üzerinden gevşekçe sarkarak havada asılı kalan takım elbise kollarını böğrünün üstüne götürerek ayağa kalktı. Ahalinin erkeklerinden birkaç kişi daha içeri girmişti. Böylece içerisi epeyce kalabalıklaşmıştı. Görünmez öyle mi? dedi Aksır. Yabancının ettiği hakareti görmezden gelerek buna benzer bir şeyi duyan var mı ki? ''Tuhaf olabilir ama bu bir suç değil. Öyleyse neden bir polis tarafından saldırıya uğruyorum?'' ''Ah o başka bir mesele.'' dedi Jeffers. ''Kuşkusuz bu açıdan bakmanız biraz güç olabilir ama... ...elimde bir tutuklama var ve bu tamamıyla doğru. Benim peşinde olduğum şey görünmezlik değil. Hırsızlık. Soyulan bir ev ve çalınan bir para var.'' Ee ''Ve olaylar kesinlikle gösteriyor ki...'' ''Tamamen zırvalık.'' dedi görünmez adam. ''Umarım öyledir efendim.'' Ama bana verilen talimatlar var. Peki dedi yabancı. Geleceğim. Geleceğim ama kelepçe yok. Kurallar böyle dedi Jeffers. Kelepçe yok diye şart koşmaya çalıştı yabancı. Affedersiniz dedi Jeffers. Birden figür yere çöktü ve daha kimse ne olduğunu anlayamadan terlikler, çoraplar ve pantolon masanın altına fırlatıp atılmıştı bile. Sonra yine ayağa fırladı ve paltosunu çıkarıp attı. Bana bak kes şunu dedi Jeffers. Birden neler olduğunun farkına vararak yeleği yakaladı. Yeleğin içindeki onunla mücadeleye girişti. Sonra gömlek yeleğin altından sıyrılıp kurtuldu. Ve yeleğin içi bomboş öylece sallanarak Jeffers'ın elinde bıraktı. ''Tutun onu!'' diye bağırdı Jeffers yüksek sesle. ''Bir şeyleri bir çıkarırsa tutun!'' diye bağırışıyordu herkes. Şimdi yabancının görünür tek kısmı olarak kalan ve havada çırpınarak uçuşan beyaz gömleğin peşinde bir koşuşturmaca başlamıştı. Gömleğin kolu, kollarını açmış üzerine gelen halı yüzüne haklıcı bir darbe indirerek durdurmuş ve onu arkaya yaşlı zangoç tutsumun üzerine savurmuştu. Hemen ardından kumaş parçası yukarı kalktı ve omuzların olduğu yerde şiddetle sallanmaya ve içi boş bir şekilde dalgalanmaya başladı. Bir adamın kafasının üstüne bastırılmaya çalışılan bir gömleğe benziyordu. Jeffers gömleği yakaladı ama yapabildiği sadece çıkarılmasına yardım etmek olmuştu. Havanın boşluğundan ağzının ortasına bir yumruk yedi ve Artık kendini tutamayarak coburnu çıkarıp tam Teddy Humphrey'in kafasının üstüne vahşice indirdi. ''Dikkat edin!'' diye bağırışıyordu herkes. Kollarını açıp etrafta rastgele aranarak ancak hiçbir şey yakalamayı başaramadan ''Tutun! Kapıyı kapatın! Kaçmasına izin vermeyin! Bir şey yakaladım! İşte burada!'' Her kafadan bir ses çıkıyordu. Göründüğü kadarıyla hepsi birden aynı anda dayak yiyorlardı. Her zamanki gibi makul bir adam olan ve burnuna yediği müthiş bir yumrukla Aklı iyice başına gelen sende Wagers da kapıyı açıp bozguna uğrayanların kaçışını başlattı. Kendilerine hakim olamayarak onu izleyen diğerleri bir an için kapı eşinin yanındaki köşede sıkışıp kalmışlardı. Yedikleri darbeler de sürüyordu. Uniteryan Phipps'in ön dişlerinden biri kırılmış, Humphrey de kulağının kakırdığından yararlanmıştı. Jeffers çenesinin altından bir darbe almış ve dönüp dövüş sırasında onunla Huckster'ın arasında kalan ve yan yana gelmelerine engel olan bir şeyi yakalamıştı. Adeleli bir göğüs gibi bir şey hissetti. Tam o sırada da can havliyle kaçışan, telaş içindeki adamlardan oluşan bütün o kütle kalabalık hole boşaldı. Yakaladım onu diye bağırdı Jeffers. Nefes nefese ve bütün o adamların arasında oradan oraya dönerek mosmor olmuş suratı şişmiş damarlarıyla görünmez düşmanıyla göreşerek bu olağan dışı dövüş sağa sola savrularak hızla evin kapısına doğru ilerler ve hanın merdivenlerinin 5-6 kadar basamandan döne döne aşağı inerken insanlar sendeleyerek sağa sola savruluyorlardı. Jeffers boğuluyormuş gibi bir sesle bağırdı, yine de sımsıkı tutmaya devam ederek ve diziyle bir oyun yaparak havada döndü ve çakıların üzerine şiddetle kafa üstü düştü. Ancak bundan sonra parmakları çözüldü. İnsanlar telaş içinde ''Tutun onu, görünmez!'' gibisinden şeyler bağırışıyorlardı. Genç bir adam köyün yabancısı olan ve ismi öğrenilemeyen biri, ileri atılmış, bir şeylere yakalamış, sonra elinden kaçırmış ve sonra da inzibatın yere yığılıp kalmış bedeninin üzerine düşmüştü. Yolun orta yerinde kadının biri, sanki biri onu itip geçmiş gibi çığlık attı. Besbelli tekme yiyen bir köpek acı acı avladı ve Uluya uluya Huckster'ın avlusuna doğru kaçtı. Görünmez adamın kaçışı da böylece tamamlanmış oldu. Bir an insanlar şaşkınlıkla kala kaldılar ve ancak el kol hareketleriyle birbirlerine bir şeyler anlatabildiler. Sonra panik başladı ve insanları kuru yaprakları dağıtan bir bora gibi köyün içine dağıttı. Ama Jeffers sırtüstü devrilmiş ve bacakları açık hala hareketsiz yatıyordu. Bölüm 8 Geçiş Sekizinci bölüm fazlasıyla kısa ve bölgenin amatör doğa bilimcisi Gibbons'ın yaylaların geniş açıklığında kendisinin birkaç kilometre yakında kimsecikler olmadan, en azından onun düşündüğü kadarıyla yatıp uzanmış ve neredeyse uyuklamak üzereyken yakınlarında bir adamın öksürdüğü, hapşırdığı ve sonra da kendi kendine vahşice küfürler savurduğuna benzer sesler duyduğuna ve etrafına bakındığında hiçbir şey göremedene dairdir. Yine de duyduğu sesin su götürür tarafı yoktu. Ses ancak eğitim görmüş bir adamın edebileceği kadar geniş çeşitlilikte küfürler savurmaya devam ediyordu. Ses yaklaşırken giderek yükselmiş, sonra tekrar azalmış ve Cibins'e göründüğü kadarıyla Eddard'ın tarafına doğru uzaklaşırken sönüp gitmişti. Saman alevi gibi birdenbire başlayıp biten hapşırıklara dönüşmüş ve sonra yok olmuştu. Cibins sabahki olaylar hakkında hiçbir şey duymamıştı ama bu fenomen o kadar çarpıcı ve rahatsız ediciydi ki, Jibins'in filozoflara özgü huzuru kaçmıştı. Çabucak kalkmış ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tepenin dik yamacından aşağı köye doğru koşturmuştu. Bölüm 9 Bay Thomas Marvel Bay Thomas Marvel'ı tombul, uysal yüzlü, kemerli bir burnu, sefih ve dudaklara sürekli kıpır kıpır bir ağzı ve fırça gibi tuhaf bir sakalı olan bir adam olarak hayal etmelisiniz. Yapısı tombullaşma eğilimi gösteriyordu. Kollarının ve bacaklarının kısalığı da bu eğilimi daha da vurguluyordu. Kürklü bir silindir şapka giymişti. Giysilerin birleştiği yerlerde apaçık görünen, düğmelerinin yerine kullandığı iplik parçaları ve ayakkabı ipleri esasen bekar bir adam olduğunun belgeleriydi. Bay Thomas Marvel, ipinge iki buçuk kilometre kadar mesafede yaylalardan Ederdine'e giden yolun kenarında ayaklarını bir hendeye uzatmış oturuyordu. Delik deşik olmuş çoraplarını saymazsak ayakları çıplak sayılırdı. Kocaman ayak parmakları açılmış ve dikkatli bir köpeğin kulakları gibi dikilmişlerdi. Tembel tembel her şeyi böyle yapardı. Bir çift postalı giyip giymemeyi düşünüyordu. Bunlar uzun zamandır karşısına çıkan en sağlam postallardı ama ona göre çok büyüktüler. Buna karşın onun postalları hava yağışlı olmadığı sürece ayaklarına çok iyi uyuyorlardı. Ama... Yağışlı havalar için tabanları çok inceydi. Bay Thomas Marvel bol postallardan nefret ederdi ama ayaklarının ıslanmasından da nefret ederdi. Hangisinden daha çok nefret ettiğini hiç düşünmemişti ve bugün de güzel bir gündü ve yapacak daha iyi bir şeyi de yoktu. Böylece dört postalı da zarif bir şekilde çimlerin üzerine dizmiş ve onlara bakmaya başlamıştı. Ve postalları orada çimlerin ve fışkıran kasık arasında gördüğünde, Birden iki çiftinde bakılamayacak kadar çirkin olduklarının farkına varmıştı. Arkasından gelen ses onu ürkütmemişti bile. ''Ne olursa olsun, postal postaldır.'' dedi ses. ''Bunlar sadaka işi postalar.'' dedi Bay Thomas Marvel. Kafasını yana eğmiş, pek de hoşnut olmayan bir suratla postallara bakarak. ''Ve hangisinin bu koca mübarek alemin en çirkin çifti olduğunu biliyorsam kahrolayım.'' ''Hımm.'' dedi ses. ''Daha kötülerini de giydim. Aslında hiçbir şey giymediğimde oldu.'' Ama hiçbiri bu kadar arsızca çirkin değildi. Bu tabirimi kabul ederseniz. Günlerce özellikle postal dilendim. Çünkü bunlardan bıkmıştım. Yeterince sağlamlar elbette. Ama yaya gezen bir beyefendinin postallarına çok işi düşüyor. İnanır mısınız bütün bu mübarek vilayette ne kadar çabalarsam çabalayayım hiçbir şey bulamadım. Bunlar dışında. Şunlara bakın. Üstelik postal bulmak için iyi de bir vilayet burası. Genel anlamda yani. Ama işte benim talihim böyle. On küsür yıldır bu vilayete taban tepiyorum. Sonra da insana böyle davranıyorlar. Pis bir vilayet dedi ses. İnsanları da domuz gibi. Değil mi? Dedi Bay Thomas Marvel. Tanrım ama bu botlar bunlar daha beter. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla konuştuğu adamın postallarına bir göz atmak için omzunun üstünden sağ tarafa baktı. Ama amanın Konuştuğu adamın postalların olması gereken yerde ne bacak ne postal vardı. Omzunun üstünden sola doğru baktı. Orada da ne bacak ne postal vardı. Büyük bir şaşkınlıkla aklı başına gelmek üzereydi. Neredesin dedi Bay Thomas Marvel omzunun üstünden. Sonra yuvarlanıp dört ayak üstüne gelerek üzerinde salınan yerle bomboş uzanan bomboş yaylaları ve uzaklarda da uçları yemyeşil katır tırnağa çalılıklarını gördü. Kafayı mı buldum acaba dedi Bay Marvel. Hayal mi gördüm? Kendi kendime mi konuşuyordum? Ne ki bu? Korkma dedi bir ses. Bana vantilokluk yapma dedi Bay Thomas Marvel. Çabucak ayaklanarak. Neredesin? Korktum ama gerçekten. Korkma diye tekrarladı ses. Sen korkacaksın bir dakika sonra. Seni aptal salak dedi Bay Thomas Marvel. Neredesin? Dur seni bir bulayım. Toprağın altında mısın dedi Bay Thomas Marvel. Bir süre bekledikten sonra. Yanıt yoktu. Bay Thomas Marvel postalsız ve şaşkınlık içinde ceketini çıkardı çıkaracak, öylece dikilip kalmıştı. ''Füft'' dedi bir kız kuşu çok uzaklardan. ''Füft gerçekten'' dedi Bay Thomas Marvel. ''Aptallığın sırası değil.'' Yaylalar ıpısızdı. Doğu ve batı, kuzey ve güney, kenarlarındaki sığ hendekleri ve beyaz işaret kazıklarıyla yol dümdüz ve hem kuzeye hem de güneye doğru bomboş uzanıyordu. Ve o kız kuşu dışında, Gökyüzü de bomboştu. Tanrı yardımcım olsun dedi Bay Thomas Marvel. Baltosunu tekrar omuzlarının üstüne çekerek. Hep o içkiden. Belliydi zaten. İçkiden değil dedi ses. Sinirlerine hakim ol. Ah dedi Bay Marvel. Yüzünün sakallarından görünen kısmı bembeyaz olmuştu. İçkiden. Diye tekrarlayıp duruyordu dudakları sessizce. Yavaşça arkasına doğru dönerek etrafına bakmaya devam etti. Bir ses duyduğuma yemin edebilirdim diye fısıldadı. Elbette duydun. İşte yine duydun dedi Bay Marvel. Gözlerini kapayıp trajik bir ifadeyle elini alnına götürerek. Birden bir şey onu yakalayıp şiddetle sarsarak öncekinden daha da büyük bir şaşkınlık içinde bıraktı. Aptallaşma dedi ses. Kör olasıca. Kafayı yemeye başladım galiba dedi. Bay Marvel iyi bir şey değil bu. Hep o Tanrı'nın belası postalları düşünüp durmaktan. Kör olasıca, mübarek kafamı yedim. Ya da hayaletlerdir. Ne o ne de öbürü dedi ses. Dinle. Yedim kafayı dedi Bay Marble. Bir dakika dedi ses anlayışlı bir tonla. Kendine hakim olmaya çalışırken titreyerek. E dedi Bay Thomas Marble. Bir parmağın göğsüne dokunduğu gibi tuhaf bir hisle. Benim sadece hayal olduğumu mu düşünüyorsun? Sadece hayal olduğumu. ''Başka ne olabilirsin ki?'' dedi Bay Thomas Marvel, boynunun arkasını kaşıyarak. ''Bekala'' dedi ses, rahatlamış gibi. ''O zaman sen fikrini değiştirene kadar sana şu çakmak taşlarından atıp duracağım.'' ''Peki ama neredesin?'' ses yanıt vermedi. Vızlayarak bir çakmak taşı uçtu geldi, görüntü kadarıyla havanın ortasından ve Bay Marvel'ın omzunu kılpayı sıyırıp geçti. Bay Marvel döndü ve bir çakmak taşının havaya kalktığını, karışık bir eğri çizdiğini bir an için havada asılı kaldığını, sonra da neredeyse görünmez bir çabuklukla ayağına doğru fırladığını gördü. Kaçmaya çalışamayacak kadar şaşırıp kalmıştı. Vızlayarak gelmiş ve hendeyin içindeki çıplak parmaklarının birinin üstünden sekip gitmişti. Bay Thomas Marvel tek ayağının üzerine zıplayarak yüksek sesle inlemeye başladı. Sonra koşmaya başladı, görünmeyen bir engele çarparak, Üstünden yuvarlandı ve tepetaklak olup oturdu kaldı. ''Şimdi'' dedi ses. ''Üçüncü bir taş bir eğri çizerek havalanır ve bu avare adamın üstünde bir yerde havada asılı kalırken...'' ''Ben bir hayal miyim?'' Bay Marvel yanıt yerine ayağı fırlamaya çabaladı ama tekrar yere yuvarlandı. Bir süre öyle kıpırdamadan kaldı. ''Biraz daha uğraşırsan'' dedi ses. ''Taşı kafana atacağım.'' Bu adil bir anlaşma dedi Bay Thomas Marvel. Oturup yaralı parmağını tutarak ve gözlerini de üçüncü mermiye dikerek. Anlamıyorum. Kendi kendilerine atan taşlar, konuşan taşlar kendini yere bırak. Çekil git. Ben bittim. Üçüncü taş yere düştü. Çok basit dedi ses. Ben görünmez bir adamım. Bilmediğim bir şey söyle dedi Bay Marvel. Acıyla soluyarak. Nereye saklandın? Nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Ama benden pes. Hepsi bu dedi ses. Ben görünmezim. Anlamanı istediğim şey bu. Bunu herkes fark edebilir. Bu kadar Tanrı'nın cezası sabırsızın biri olmana gerek yok bayım. İyi o zaman. Söyle bakalım nasıl saklanıyorsun? Ben görünmezim. Bütün mesele bu. Anlamanı istediğim şey de bu. İyi ama neredesin diye araya girdi Bay Marble. İşte. Beş metre ötendeyim. Hadi canım. Ben kör değilim. Bundan sonra da sadece hava cıva olduğunu söyleyeceksin herhalde. Ben senin bildiğin cahil serserilerden değilim. Evet, ben sadece havayım. Benim içimden bakıyorsun. Ne? İçinde bir şey yok mu? Voxet. Neydi bu? Gevezelik. Öyle miydi? Ben sadece bir insanım. Elle tutulur, yemeye ve içmeye ihtiyacı olan giyinmeye de. Ama görünmezim, anladın mı? Görünmez. Basit bir şey, görünmez. Ne? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Peki, elini uzat o zaman, dedi Marvul. Eğer gerçeksen, o kadar yoldan çıkmış sayılmam. O zaman Tanrım, dedi, nasıl korkuttun beni, öyle tutup. Bir karış açtığı parmaklarıyla bileğini tutan ele dokundu, sonra ürkekçe kola doğru çıktı. Adaleli bir göğse hafif hafif vurdu ve sakallı bir yüzü inceledi. Marvel'in yüzü şaşkınlıktan allak bullak olmuştu. Küçük dilimi yutacağım neredeyse dedi. Eğer bu horoz dövüşünde geçmezse çok ilginç. Ve işte senin tam içinden orada bir kilometre ötedeki bir tavşanı görebiliyorum. Tek bir zerren bile görünmüyor. Sadece boş gibi görünen havayı dikkatle inceledi. Ekmek peynir mi yemiştin diye sordu. Görünmeyen kolu tutarak. Haklısın. Daha sistem içinde tam özümsenmedi. Ha dedi Bay Marvel. Biraz hortlamsı bir şey gibi. Elbette bütün bunlar senin sandığı kadar fevkalade şeyler değil. Benim mütevazi ihtiyaçlarımın yanında epey fevkalade sayılır dedi Bay Thomas Marvel. Nasıl yapıyorsun bunu? Nasıl bir şeytanlık bu? Bu uzun bir hikaye. Ayrıca dedim ya bütün bu iş gerçekten küçük dilimi yutmama neden olacak dedi Bay Marvel. Sana şimdi şu kadarını söyleyebilirim. Yardıma ihtiyacım var. O şeyle yani birden seninle karşılaştım. Öfkeden kudurmuş halde anadan doğma yardıma muhtaç dolanıyordum. Biri beni öldürebilirdi ve seni gördüm. Tanrım dedi Bay Marvel. Arkandan geldim durakladım sonra devam ettim. Bay Marvel'ın yüzü dokunaklı bir hal almıştı. Sonra tekrar durdum. İşte dedim. Benim gibi toplum dışı bırakılmış bir adam. İşte aradığım adam bu. Sonra geri döndüm ve senin yanına geldim. Senin yanına. Ve Tanrım dedim My Marvel. Ama kafam iyice karıştı. Peki şeyi sorabilir miyim? Nasıl oluyor? Ne tür bir yardıma ihtiyacın olabilir ki görünmezken? Giyecek bir şeyler bulmama yardım etmeni istiyorum. Ve barınacak bir yer. Sonra da başka şeyler. Yeterince dışarıda kaldım. Eğer yapmazsan... Peki... Ama yaparsın. Yapmalısın. Bana bak dedi Bay Marvel. Yeterince şaşırdım kaldım zaten. Artık beni öyle yerden yere vurma. Bırak beni gideyim. Biraz kendime gelmem lazım. Ve neredeyse parmağımı da kırıyordun. Bütün bunlar çok mantıksız. Boş yaylalar, gök boş. Doğa ananın göğsü dışında kilometreler boyunca görünen bir şey yok. Sonra bir ses geliyor. Cennetten düşme bir ses. Sonra taşlar, bir de yumruk. Tanrım. Topla kendini dedi ses. Çünkü senin için seçtiğim işi yapmak zorundasın. Bay Marvel sıkıntıyla püfledi. Gözleri devrildi. Seni seçtim dedi ses. Bir tek sen varsın. Şu aşağıdaki aptalların görünmez bir adam diye bir şey olabileceğini anlayabilecek birkaçı dışında. Benim yardımcım olmak zorundasın. Yardım et bana. Ben de senin için çok güzel şeyler yapayım. Görünmez bir adam güçlü bir adamdır. Yüksek sesle hapşırmak için bir an durakladı. Ama bana ihanet edersen dedi. Eğer sana verdiğim talimatları yerine getiremezsen. Duraklayıp Bay Marvel'ın omzunu güzelce sıvazladı. Bay Marvel bu dokunuşla bir dehşet iniltisi kopardı. Sana ihanet etmek istemiyorum dedi Bay Marvel görünmez parmakların olduğu yerden uzaklaşmaya çalışarak. Sakın böyle bir şey düşünme de. Ne düşünürsen düşün. Tek istediğim sana yardım etmek. Sadece ne yapmam gerektiğini söyle. Tanrım. Sen ne yapmamı istiyorsan ben çoktan onu yapmak istiyor olacağım. Bölüm 10 Bay Marvel'ın İping'i ziyareti İlk panik fırtınası geçince İping köyü tartışan insanlarla dolmuştu. Şüphecilik birden tekrar belirmişti. Özellikle de asabi bir şüphecilik. Nasıl ortaya çıktığı pek belli olmasa da bu da bir şüphecilikti. Görünmez bir adama inanmamak çok daha kolaydır ve görünmez adamın Havaya karışmasını gözleriyle görenlerin ya da kolunun gücünden payını alanların sayısı iki elin parmaklarından fazla değildi. Tanıklardan Bay Wagers şu anda ortadan kaybolmuştu. Evin kapılarını pencerelerini ışık bile sızmayacak şekilde kapatıp ardına sığınmıştı. Jeffers da araba ve atların avlusunda baygın yatıyordu. Deneyimlerin ötesine geçen büyük ve tuhaf fikirler genellikle insanların üzerinde, küçük ve elle tutulur düşüncelerden daha az etkili olabilirler. İping bayraklarla süslenmiş, herkes de bayramlıklarını giyinmişti. Pantekot tesisini bir aydan fazla zamandır iple çekiyorlardı. Öğleden sonraya doğru görünmeyene inananlar çoktan gitmiş olduğu varsayımına dayanarak en azından deneme kabiliğinden kendi küçük eğlencelerine dönmeye başlamışlardı. Şüpheciler içinse o zaten sadece bir şakaydı. Ama İster şüpheciler, ister inananlar, insanların hepsi tüm gün boyunca kayda değer derecede arkadaş canlısıydılar. Hayesman'ın çayırları, dışarıda pazar okulu çocukları, Vaisin, Miss Kazın ve Miss Sackbut'ın gürültücü gözetimlerinde yarışlar yapıp oyunlar oynarken, bayan Banting ve diğer hanımefendilerin çay hazırladıkları çadır sayesinde neşe içindeydi. Havada hafif bir huzursuzluk kokusu vardı şüphesiz ama insanların çoğu İçlerinde yaşadıkları karamsarlıkları gizlemeyi bilecek kadar düşünce sahibiydiler. Köy arasında gerilmiş bir makaraya tutunarak, öbür taraftaki bir saman çuvalına doğru hızla kayarak inilebilen eğimli bir ip, delikanlar arasında hatırı sayılır bir ilgiyle karşılanmıştı. Salıncaklar, Hindistan cevizi çadırları, gezinti yerleri vardı. Salıncaklara bağlanan buharlı ork, havayı keskin bir petrol kokusuyla ve aynı derecede keskin bir müzikle dolduruyordu. Sabahleyin kilisede hazır bulunmuş olan kulüp üyeleri, yeşilli pembeli rozetler içinde son derece gösterişliydiler ve daha şen yaratılışlı olan bazıları da melon şapkalarını parlak renkli kurdelelerle süslemişlerdi. Tatil anlayışı biraz daha kasvetli olan koca Fletcher'da penceresindeki Yasemin'in arasından ya da açık duran kapının ardından artık nereden bakmak isterseniz İki sandalyenin üzerine yerleştirilmiş bir tahta kalasın üzerinde zerafetle dengede durmaya çalışır ve ön taraftaki odasının tavanını badana ederken görülebilirdi. Saat dört civarında köye yayla tarafından gelen bir yabancı girmişti. Aşırı derecede eski püskü bir silindir şapka giymiş, kısa boylu topluca bir adamdı ve epeyce nefes nefese kalmış gibiydi. Yanakları bir kocaman şişip bir iniyordu. Menek menek olmuş yüzü endişeli görünüyordu ve Biraz gönülsüz bir canlılıkla yürüyordu. Kilisinin yanındaki köşeden döndü ve araba ve atlara yöneldi. Diğerlerinin arasında koca Fletcher da onu gördüğünü hatırlıyordu. Ki aslında bu yaşlı beyefendi adamın o tuhaf sallanarak yürüyüşüne o kadar etkilenmişti ki ona bakarken bir miktar kirecin elinde olmadan fırçadan akıp ceketinin koluna dökülmesine neden olmuştu. Bu yabancı Hindistan cevizi çadırının sahibinin gördüğüne göre kendi kendine konuşuyor gibiydi. Bay Huckster da aynı şeyi gördüğünü önüne sürmüştü. Araba ve atların merdivenlerinin başında durmuş ve Bay Huckster'a göre eve girmeye karar vermeden önce kendi içinde şiddetli bir çatışmaya katlanmak zorunda kalmış gibiydi. Sonunda pasamaklardan uygun adım çıkmış ve Bay Huckster onun sola dönüp arka odanın kapısını açtığını görmüştü. Bay Huckster odanın içinden ve bardan adama yaptığı hatayı hatırlatan seslerin geldiğini duymuştu. O özel bir oda demişti Heil ve yabancı beceriksizce kapıyı kapamış ve bara geçmişti. Birkaç dakika sonra nedense Bay Huckster'a numara gibi gelen sakin bir memnuniyet ifadesiyle elinin tersiyle dudaklarını silerek tekrar görünmüştü. Biraz etrafına bakınarak dikilmiş, sonra Bay Huckster onun tuhaf derecede sinsi bir ifadeyle arka odanın penceresinin açıldığı avlunun kapısına doğru ilerlediğini görmüştü. Yabancı bir süre tereddüt ettikten sonra avlu kapısının direklerinden birine yaslanmış, kilden yapılmış küçük bir pipo çıkarmış ve pipoya tütün doldurmaya başlamıştı. Tütünü doldururken elleri titrimişti. Pipoyu beceriksizce yakmış ve kollarını bezgin bir tavırla arada bir avluya doğru çapıcak attığı bakışlarının tamamen yalanladığı bir tavırdı bu, göğsünde kavuşturarak içmeye başlamıştı. Bay Huckster bütün bunları tütün dükkanının penceresinin önündeki madeni çay ve kahve kutularının arasından görmüştü ve adamın davranışlarının tuhaflığı onu gözlemlerini sürdürmeye sevk etmişti. O sırada yabancı birden ayaklanmış ve pipoyu cebine koymuştu. Sonra avluya girerek gözden kaybolmuştu. Hemen ardından küçük bir hırsızlığa tanık olduğunu anlayan Bay Huckster, tezgahın arkasından süzülmüş ve hırsızı yakalamak için yola fırlamıştı. O bunu yaptığı sırada, yana yatmış şapkası ve bir elinde mavi bir masa örtüsüne sarılmış kocaman bir bohça ve diğerinde de sonradan papazın pantolon askıları olduğu anlaşılan bir iple bağlanmış, üç kitapla yeniden ortaya çıkmıştı. Huckster'ı gördüğü anda püflemeye benzer bir ses çıkarmış ve sola doğru keskin bir dönüş yaparak kaçmaya başlamıştı. ''Dur, hırsız!'' diye bağırmıştı Huckster ve o da adamın arkasından koşmaya başlamıştı. Bay Huckster'ın canlı olsa da kısa sürmüşlerdi. Adamın hemen önünde olduğunu ve hızla kilisenin köşesine ve tepeye giden yola doğru atıldığını görmüştü. İleride köyün bayraklarını ve festival alanını görüyordu. Birkaç surat ona doğru dönmüştü. Tekrar bağırmıştı. Dur! On adım kadar gidebilmişti ki bir şeyi gizemli bir şekilde bacaklarını yakalamıştı. O andan sonra artık koşmuyor ama inanılmaz bir hızla havada uçuyordu. Birden yerin yüzüne yaklaştığını görmüştü. Bütün dünya hızla dönen milyonlarca parlak noktacığa vermişti. Ondan sonra olanlar da artık onu ilgilendirmiyordu. Bölüm 11 Araba ve Atlar Hanında Şimdi hanın içinde neler olduğunu tam anlamak için Bay Marvel'ın Bay Huckster'ın penceresinin önünde ilk göründüğü ana dönmemiz gerekiyor. Tam o sırada Bay Cass ve Bay Hunting arka odadaydılar. Sabahki tuhaf olaylarla ilgili ciddi bir araştırma yapıyorlar ve Bay Hale'in izniyle de görünmez adamın eşyalarını tek tek gözden geçiriyorlardı. Jeffers düşüşünden sonra kısmen iyileşmiş ve anlayışlı arkadaşlarının gözetiminde evine gitmişti. Yabancının etrafa saçılan sargılarını Bayan Hale kaldırmış ve odayı toplamıştı. Yabancının sürekli olarak çalıştığı pencerenin önündeki masada kas neredeyse anında üzerleri günlük diye etiketlenmiş, Üç kocaman el yazması defterle karşılaşmıştı. Günlük dedi Kaz. Defterlerin üçünü de masaya bırakarak şimdi ne şekilde olursa olsun bir şeyler öğreneceğiz. Papaz elleri masada öylece durdu. Günlük diye tekrarladı Kaz. Oturarak iki defteri destek alması için üçünün altına koyup defteri açtı. Hmm ilk yaprakta isim yok. Hay Allah. Şifre ve sayılar. Papaz yanına gelip omzunun üzerinden deftere baktı. Kas yaprakları çevirmeye başladığında yüzü birden hayal kırıklığına uğramış bir ifade aldı. ''Aman, aman tanrım, bunun hepsi şifre, Banting. şema falan yok mu?'' diye sordu Bay Banting. ''Bir şeyler anlamamızı sağlayacak bir çizim.'' ''Kendin bak.'' dedi Bay Kas. ''Bir kısmı matematik hesabı, bir kısmı Rusça ya da ona benzer bir dilde harflere bakılırsa ve bir kısmı da Yunanca.'' Şimdi sanırım sen biraz Yunanca elbette dedi Bay Gözünü çıkarıp silmeye başlayarak ama birden kendini çok rahatsız hissetmeye başlamıştı. Çünkü artık hatırında üzerinde durmaya değecek kadar Yunanca kalmamıştı. Evet Yunanca elbette belki bir ipucu yakalayabiliriz. Sana oturacak bir yer bulayım. Önce şu ciltlere bir göz atmayı yeğlerim dedi Bay Hunting. hala gözlüğünün camlarını silerek. Önce genel bir izlenim kas, sonra bildiğin gibi ipucu aramaya başlayabiliriz. Boğazını temizledi, gözlüğünü taktı, titiz bir ifadeyle yerleştirdi. Tekrar boğazını temizledi ve içinden artık kaçınılmaz görünen yakalanışından kurtulmak için bir şeyler olmasını diledi. Sonra kasın ona uzattığı cildi hiç acele etmeden aldı. O anda gerçekten de bir şey oldu. Kapı birden açıldı. Beyefendilerin ikisi birden çabucak ayaklanıp etrafına bakındılar ve karşılarında kürklü bir silindir şapkanın altında ancak nadiren görülecek pembelikte bir yüz görünce rahatladılar. Var diye sordu pembe yüz dikilmiş onlara bakarak hayır dedi her iki beyefendi de hemen. Öbür tarafta arkadaşım dedi bayan lütfen şu kapıyı kapatır mısın diye sinirli bir şekilde ekledi. Davetsiz konukları ilk sorusunu sorduğu boğuk sesten tuhaf bir biçimde farklı bir sesle kala dedi. Sonra yine boğuk bir sesle ''Haklısınız'' diye ekledi. ''Yol açın'' diyerek gözden kayboldu ve kapıyı kapattı. ''Bir denizci olsa gerek'' dedi Bayanting. ''Hoş adamlar doğrusu. Yol açın, öyle mi?'' ''Odadan çıkacağını belirtmek için kullandığı denizcilikle ilgili bir ifade olsa gerek.'' ''Zannedersem'' dedi Kaz, ''Bugün sinirlerim iyice bozuldu. Yerimde sıçradım kapı öyle açılınca.'' Bay Hunting sanki kendisi sıçramamış gibi gülümsedi. Şimdi dedi şu defterler. Bir dakika dedi Kasve'ye gidip kapıyı kilitledi. Artık bizi kimse rahatsız edemez sanırım. O bunu dediği anda biri burnunu çekti. Bir şey su götürmez dedi Bay Hunting. Kasın sandalyesinin yanına bir sandalye çekerek. Şu son günlerde Epping'de kesinlikle çok tuhaf şeyler oluyor. Çok tuhaf. Elbette bu absürt görünmezlik hikayesine inanacak değilim. Akıl almaz bir şey dedikaz. Akıl almaz. Yine de gördüğüm gerçek. Baltosunun kolunun içini kesinlikle gördüm. Ama gördüğünden emin misin? Bir ayna olduğunu düşün örneğin. Halüsinasyonlar kolayca tezgahlanabilir. Gerçekten iyi bir sihirbaz görüp görmediğini bilmiyorum ama yine tartışmak istemiyorum dedikaz. Bunu konuşup halletmiştik pantik. Şimdi de bu defterler. Ah işte Yunanca olduğunu düşündüklerimden bazıları. Kesinlikle Yunan harfleri bunlar. Sayfanın ortasını gösterdi, Bay Hunting hafifçe kızardı ve deftere doğru eğildi. Anlaşıldığı kadarıyla gözlüğüyle ilgili bir sorunu vardı. Birden ensesinde tuhaf bir dokunuş hissetti. Başını kaldırmaya çalıştı ama kıpırdamasını engelleyen bir direnme ile karşılaştı. Bu tuhaf bir baskıydı. Sağlam, güçlü bir el boynunu kavramış ve Çenesini karşı koyamayacağı biçimde masaya doğru itiyor gibiydi. Kıpırdamayın küçük adamlar diye fısıldadı bir ses. Yoksa ikinizin de kafanızı kırarım. Kasın yüzüne baktı, o da hemen yanındaydı. İkisi de birbirlerinin korkudan bembeyaz olmuş yüzlerinde kendi şaşkınlıklarının yansımasını görüyorlardı. Sizi böylece kabaca tuttuğum için üzgünüm dedi ses ama başka çare yok. Bir araştırmacının özel notlarına böyle gizlice bakmayı ne zaman öğrendiniz bakayım dedi ses. Ve iki çene de aynı masaya vurdu ve ikisinin de dişleri birbirine çarparak aynı anda takırdadı. Başına talihsizlik gelen bir adamın özel odasına girip işgal etmeyi ne zaman öğrendiniz bakayım dedi. Ve çeneler masaya bir daha çarptı. Gişlerimi nereye koydular? Dinleyin dedi ses. Bencereler kapalı. Anahtarı da kapının altından dışarı attım. Epeyce güçlü bir adam sayılırım ve ocak demiri de elimde. Görünmez olmamın yanında elbette istersem ikinizi birden öldürüp kolayca çıkıp gidebileceğime en ufak bir şüphe yok. Anlıyor musunuz? Pekala. Sizi bırakırsam bir saçmalık yapmayacağınıza ve size söylediklerimi yapacağınıza söz verir misiniz? Babaz doktor birbirlerinin yüzüne baktılar. Doktor yüzünü astı. Evet dedi Bay Hunting. Doktor da onu onayladı. Sonra boyunlardaki baskı gevşedi ve doktorla papaz tekrar kafalarını kaldırabildiler. İkisinin de yüzleri kıpkırmızı olmuştu ve boyunlarını oynatıyorlardı. ''Lütfen, olduğunuz yerde oturmaya devam edin'' dedi görünmez adam. ''İşte ocak demiri, görüyorsunuz.'' ''Bu odaya geldiğim zaman'' diye devam etti görünmez adam. Ocak demirini her iki konuğunun da burnunun ucuna kadar tuttuktan sonra içinde kimseyi bulmayı beklemiyordum. Beklediğim notlarımın yanı sıra giyecek bir şeyler de bulmaktı. Neredeler? Hayır, kalkmayın. Gitmiş olduklarını anlayabiliyorum. Şimdi bugünlerde gündüzleri görünmez bir adamın ortalıkta anadan doğuma gözebileceği kadar sıcak olsa da akşamları serin oluyor. Giyecek bir şeyler istiyorum ve başka şeyler de ve o üç defteri de almalıyım. Bölüm 12 Görünmez Adam Öfkeleniyor Anlatımızı biraz sonra ortaya çıkacak çok üzücü bir nedenle bu noktada tekrar kesmemiz kaçınılmaz. Arka bunlar olurken ve Bay Huckster, Bay Marvel'in avlu kapısının önünde bir posunu içişini izlerken, 10 metre kadar atöte Bay Hale ile Tedi Humphrey, bulanık bir bilinmezlik havası içinde, gün gündemindeki tek konusunu tartışıyorlardı. Birden arka odanın kapısının oradan şiddetli bir gümbürtü geldi, sonra keskin bir çığlık. Sonra da her şey tekrar sessizliğe gömüldü. Hey! Diye bağırdı dedi Humphrey. Hey diye bir ses geldi barın oradan. Bay Hale yavaş olabilirdi ama her şeyi kesinlikle anlıyordu. Bu iyi dedi ve barın arkasından çıkıp arka odanın kapısına doğru yöneldi. O ve dedi kararlı ifadelerle birlikte kapıya doğru yaklaştılar. Gözleri düşünceli düşünceli bakıyordu. Garip bir şeyler var dedi değil Hemfrey de başını sallayarak onu onayladı. Nahoş bir kimyasal koku onlara kadar ulaştı. İçeriden boğuk boğuk konuşan birilerinin sesi geliyordu. Çok hızlı ve alçak sesle konuşuyorlardı. ''Siz, oradakiler iyi misiniz?'' dedi değil kapıyı tıklatarak. İçerideki mırıltılar birden kesildi, bir dakika kadar sessizlik oldu. Sonra konuşmalar fısıltılar halinde yeniden başladı. Sonra keskin bir çığlık duyuldu. ''Hayır, hayır olmaz.'' Birden içeride bir hareketlenme oldu ve bir sandalyenin çekildiği, kısa bir mücadelenin geçtiği işitildi. Sonra tekrar sessizlik. ''Bu da ne?'' dedi Humphrey alçak bir sesle. ''Siz, oradakiler, iyi misiniz?'' diye sordu Hale tekrar sertçe. Papaz garip şekilde titreyen bir ses tonuyla yanıt verdi. ''Çok iyiyiz, lütfen bizi rahat bırakın.'' ''Tuhaf'' dedi Bay Humphrey. ''Tuhaf'' dedi Bay Hale. Rahat bırakın diyor dedi Enfrey. Duydum dedi değil Biri burnunu çekiyordu dedi Enfrey. İçeri dinleyerek beklemeye koyuldular. İçeridekiler hızlı hızlı ve alçak sesle konuşuyorlardı. Yapamam dedi Bay Hunting sesini yükselterek. Söyledim ya efendim yapmayacağım. O neydi diye sordu Enfrey. Yapamayacağını söylüyor dedi değil Bizimle konuşmuyordu değil mi? Çok ayıp dedi Bay Hunting içeriden. Çok ayıp dedi, dedi bayan Frey. Açık seçik duydum. Şimdi konuşan kim peki diye sordu Enfrey. Bay Kas herhalde, dedi Hale. Bir şey duyabiliyor musun? Sessizlik. İçeriden anlaşılmaz ve insanın aklını karıştıran bir takım sesler duyuldu. Masa örtüsünü savuruyor bir yerlere galiba, dedi Hale. Barın arkasında bayan Hale göründü. Hale el kol hareketleriyle sessiz olmasını ve yanlarına gelmesini işaret etti. Bu da bayan Hale'e kadınlara özgü muhalefet duygusunu hatırlattı. ''Ne dinliyorsunuz orada Hale?'' diye sordu. ''Senin yapacak daha iyi bir işin yok mu? Hele böyle meşgul bir günde.'' Hale olanları yüz ifadeleriyle ve pandomimle anlatmaya çalıştı ama bayan Hale'in inadı inattı. Sesini yükseltmeye başlamıştı. Bu yüzden Hale ile Jemfrey biraz da yılgınlıkla parmaklarının ucuna basarak para döndüler ve el kol hareketleriyle onu anlatmaya çalıştılar. Başta Bayan Hale, Hale ile Humphrey'in dedikleri şeylerde ilginç bir şey olduğunu kabul etmek istemedi. Sonra Humphrey ona olanları anlatırken, Hale'in sesini kesmesinde diretti. Bütün bu olanların saçmalık olduğunu düşünme eğilimindeydi. Belki de sadece mobilyaları çekiyorlardı. "Çok ayıp," dediğini duydum. "Gerçekten duydum," dedi Hale. "Bunu ben de duydum, Miss Hale," dedi Humphrey. Sanki "Sizin yaptığınız" diye başlayacaktı Bayan Hale. "Şş," dedi Bayat Humphrey. Duyduğum pencere miydi? Ne penceresi? diye sordu bayan Hale. Arka odanın penceresi de Herkes kulak kesilerek dinlemeye koyuldu. Doğrudan önüne bakan bayan Hale'in gözleri Han'ın dörtgen şeklindeki kapısının ilerisinde bembeyaz ve pırıl pırıl parlayan yolu ve Huckster'ın dükkanının önündeki camların haziran güneşinde ışıldadığını tam olarak görmeden bakıyordu. Birden Huckster'ın dükkanın kapısı açıldı ve Huckster belirdi. Gözleri telaş içinde bir yere doğru bakıyor ve kollarını sallıyordu. ''Dur!'' diye bağırdı Huckster. ''Hırsız dur!'' Ve hanın kapısının dörtgen açıklığı içinde aşağı avlu kapısına doğru koşturarak ortadan kayboldu. Aynı anda arka odadan bir gürültü sonra da kapanan pencerelerin sesi geldi. Hill, Henry ve barın içinde ne kadar insan varsa bir anda paldır küldür sokağa fırladılar. Bir adamın yayla yoluna giden köşeyi döndüğünü ve Bay Huckster'ın havada Sonu yüzünün ve omuzlarının üstünde biten karışık bir uçuş gerçekleştirdiğini gördüler. Yolun aşağı tarafında insanlar yaş şaşkınlıkla dikilmiş onlara bakıyor ya da onlara doğru koşturuyorlardı. Bay Huckster bayılmıştı. Humphrey ona ne olduğuna bakmak için yanında durmuş ama Hale barla barda duran iki işçi anlaşılmaz bir şeyler bağırarak hemen köşeye doğru koşturmuşlar ve Bay Marvel'ın kilise duvarının yanındaki köşeden dönerek gözden kaybolduğunu görmüşlerdi. Anlaşılan bu adamın birden görünür hale gelen görünmez adam olduğu gibi olanaksız bir fikre balıklama atlamış ve hemen adamın peşinden sokak boyunca koşturmaya başlamışlardı. Ama Heil henüz 10 metre kadar koşmuştu ki şaşkınlıkla dolu bir çığlıkla paldır küldür yan tarafa doğru uçtu. İşçilerden birine tutulmaya çalışırken onu da yere indirdi. Aynı futbolda olduğu gibi omzundan bir darbe almıştı. İkinci işçi bir daire çizerek Hale'in yanına dönmüş, ona bakmış ve kendi kendine takılıp düştüğünü düşünerek adamın kovalamaya devam etmek için döndüğü anda da aynı Huckster'ın yediği gibi ayak bileğinden yediği bir çelme ile yere inmişti. Sonra ise tam ilk işçi ayağa kalkmaya çalışırken yan tarafından bir öküzü yere yıkabilecek bir tekme yemişti. O yere indiği sırada köy tarafından koşup gelenler köşede görünmüşlerdi. İlk beliren Hindistan cevizi çadırının sahibiydi. Mavi jerseler içinde iri yarı bir adamdı bu. Sokağın saçma sapan bir şekilde yerde sürünen üç adam dışında boş olduğunu görmek onu şaşırtmıştı. Sonra gerideki ayağına bir şey olmuştu ve baldır küldür yuvarlanarak yana doğru savrulmuş ve yine baldır küldür yere inen kardeşiyle ortağının ayaklarını tam zamanında sıyrıp geçmişti. Sonra telaş içinde koşturan epeyce çok sayıda insan bu ikisini tekmeleyerek dizlerine çarparak, üzerlerine düşerek ve küfürler savurarak üzerlerinden geçmişti. Hale, Humphrey ve işçiler evden dışarı fırladıklarında, bayan Hale uzun yılların deneyiminin kazandırdığı disiplinle barda kasanın yanında kalmıştı. Sonra arka odanın kapısı birden açılmış, baykas ortaya çıkmış ve ona bir bakış bile atmadan hemen merdivenlerden inerek köşeye doğru koşturmuştu. Yakalayın onu diye bağırıyordu. O paketi bırakmasına izin vermeyin. O paketi tuttuğu sürece onu görebilirsiniz. Bay Marvel'ın varlığı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Çünkü görünmez adam defterleri ve bohçayı Bay Marvel'a avluda vermişti. Bay Kas'ın yüzünün ifadesi öfkeli ve kararlıydı. Ama giysileri pek tamam sayılmazdı. Altında ancak Yunanistan'da kabul edilebilecek bir tür sarkık beyaz eteklik vardı. Yakalayın onu diye bağırıyordu. Pantolonumu aldı. Papazın üstünde de bir parça bile bırakmadı. Yerde yatmakta olan Huckster'ın yanından geçerken ona birazdan bakarım diye seslendi Enfrey'e ve kargaşaya katılmak üzere köşeyi döndüğü sırada bir anda ayakları yerden kesilerek kendini pek etepli olmayan bir pozisyonda yerde yatarken buldu. Bağırarak tekrar ayağa kalkmaya çalışırken yine birileriyle çarpışarak dört ayak üstüne düştü ve o zaman insanların görünmez adımı yakalamaya çalıştıkları bir kovalamaca da değildi. Bozguna uğrayanların kaçışması içinde olduğunu fark etti. Herkes köye doğru kaçışıyordu. Tekrar ayaklandığı sırada kulağının arkasından sert bir darbe aldı. Bir an düşecek gibi oldu. Sonra hemen araba ve atlara doğru koşturmaya başladı. Yolda önüne çıkan, şimdi kalkıp oturmuş olan ve herkesin bırakıp kaçtığı Huckster'ın üzerinden atlayıp geçti. Hane kadar olan mesafenin yarısındayken birden arkasında bütün o bağırış çağrışın içinde Sertçe yükselen öfkeli bir çığlık ve birinin suratına indirilen sağlam bir yumruk sesi duydu. Sesin görünmez adama ait olduğunu fark etti. Çığlığın tonu da acı bir darbe yediği zaman birden çıldıran bir adamın sesi gibiydi. Kısa süre sonra baykas arka odaya geri dönmüştü. "Geri geliyor Bunting," dedi içeri dalarak. "Koru kendini." Çıldırmış. Bay Bunting pencerenin önüne dikilmiş Şöminenin önündeki halı ve bir Westbury gazetesiyle üstünü başını örtmeye çalışıyordu. Kim geliyor?" dedi. O kadar eğilmişti ki, kostümü neredeyse darmadağın olacaktı. Görünmez Adam dedi kas ve pencerenin önüne koşturdu. "Buradan çıksak iyi olur." Deli gibi dövüşüyor, delirmiş. Bir an sonra pencereden avluya atlamıştı. "Aman Tanrım!" dedi Bay Hunting, iki korkunç seçeneği arasında kalarak. Han'ın önündeki yoldan korkunç bir kavganın seslerinin geldiğini duydu ve o anda kararını verdi. Pencereden dışarı çıktı, çabucak üzerindeki kostümü düzeltti ve küçük ayaklarının taşıyabildiğince hızla köyün yukarı tarafına doğru kaçtı. Görünmez adamın öfkeli çığlığını attığı ve Bay Banting'in köyün içinde o hatırlamaya değer kaçışını gerçekleştirdiği andan itibaren İping'de olanları belli bir sıraya uyarak anlatabilmek olanaksız gelmişti. Muhtemelen görünmez adamın asıl niyeti Marvel'ın giysiler ve defterler de kaçışını kolaylaştırmaktı. Ama zaten hiçbir zaman pek iyi olmayan sinirleri şans eseri aldığı bir darbeyle tamamen kontrolden çıkmış gibiydi. Hemen ardından sırf birilerinin canını yakmanın hazzı için önüne gelene vurup kırmaya başlamıştı. Caddenin koşuşan insanlar, çarpan kapılar ve saklanacak bir yer için edilen kavgalarla dolu olduğunu gözünüzün önüne getirmelisiniz. Bütün o kargaşanın koca Fletcher'ın kalaslarına ve iki sandalyesine çarparak zaten pek de sağlam olmayan dengesini bozuşunu ve bunun ancak kıyamet gününde olabilecek sonuçlara yol açışını hayal etmelisiniz. Bu kargaşaya şanssızlık eseri bir salıncakta yakalanınca dehşet içinde kalan çifti hayal etmelisiniz. Sonra bütün o kargaşa içinde kaçış sona ermiş ve süslerle ve bayraklarla kaplı iping sokakları Hala ortalıkta kol gezen görünmeyenin dışında ıpıssız kalmıştı. Sokaklar Hindistan cevizleri, yerlere devrilmiş çadır bezinden paravanalar ve küçük tatlı dükkanının tezgahının önünde yerlere saçılmış tatlılarla kaplanmıştı. Her yerden kapanan pencerelerin ve sürgülenen kapıların sesleri geliyordu. İnsanlığa dair görülebilen tek şey, pencere camlarının kenarında arada bir gelip giden, Kalkık kaşların altında görülebilen gözlerdi. Görünmez adam kısa bir süre araba ve atların tüm camlarını kırarak eğlenmiş, sonra da bayan Gribble'ın oturma odasının penceresinin önüne bakan bir sokak lambasına dayanmıştı. Otherdean'a e giden telgraf hattını hemen Higgins'ın Otherdean yolu üzerindeki kulübesinin biraz ilerisinde bir yerlerde kesen de o olmalıydı. Ondan sonra da zaten bir tuhaf falan özelliklerin de el verdiği gibi insanların algılarının tümüyle ötesine geçmişti. İpingte kimse onu bir daha ne duymuş, ne görmüş, ne de dokunduğunu hissetmişti. Tamamen ortadan yok olmuştu. Ama yine de Tanrı'nın herhangi bir kulu İping Caddesi'nin ıssızlığına çıkmaya cesaret edebilene kadar en azından iki saat geçmişti. Bölüm 13 Bay Marvel istifasını vermeye çalışıyor. Akşam karanlığı bastığı ve Hipping'dekiler pencerelerinin arkasından bu resmi tatil gününün darmadağın olmuş yıkıntılarına gizli gizli göz atmaya başladıkları sırada eski püskü bir silindir şapka giymiş kısa boylu tıknaz yapılı bir adam alacakaranlığın karanlığın ortasında kayın ormanlarının arka tarafında Bramblehurst'e giden yolda güçlükle yürüyordu. Bir tür elastik süs ile bağlanmış üç defter ve mavi bir masa örtüsüne sarılmış bir bohça taşıyordu. Kıpkırmızı olmuş yüzünde dehşet ve bitkinlik okunuyordu. Arada sırada daha da alevlenen bir acele içindeymiş görünüyordu. Yanında onunla yürüyen ve kendisininkinden başka bir ses daha vardı ve arada bir görünmez ellerin dokunuşlarıyla ürperiyordu. Eğer beni yine atlatırsan dedi, eğer beni yine atlatmaya çalışırsan, Tanrım dedi Bay Marvel, omuzun iyice yara bere içinde kalmış. Namusum üzerine dedi ses, seni öldürürüm. ''Seni atlatmaya çalışmadım.'' dedi Marvel, göz yaşlarına boğulmak üzere olan bir ses tonuyla. ''Yemin ederim öyle yapmadım. O lanet olası dönemecin nerede olduğunu bilmiyordum. Hepsi bu. O Tanrı'nın cezası dönemeci nerede olduğunu nereden bilecektim ki? Üstelik bir sürü dayak yedim. Sesini kesmezsen daha bir sürü dayak daha yiyeceksin.'' dedi ses ve Bay Marvel anında sustu. Yanaklarını şişirerek büfledi, gözlerinde ümitsizlik okunuyordu. Ayağıma dolaşıp duran şu hödüklerin benim küçük sırrımı keşfetmeleri yeterince kötü değilmiş gibi bir de sen defterlerimle kaçmaya kalkıyorsun. Dövüşü bırakıp kaçmaları bazıları için gerçekten de iyi oldu. İşte şimdi buradayım. Kimse görünmez olduğumu bilmiyordu. Peki şimdi ne yapacağım? Peki ben ne yapacağım diye sordu Marvel alçak sesle. Herkes duydu. Gazetelere bile çıkacak. Herkes beni arıyor olacak. Herkes hazırlıklı olacak. Ses açık saçık küfürler etmeye başlayarak alçaldı ve sonra da kesildi. Bay Marvel'ın yüzünde okunan ümitsizlik daha da derinleşmiş ve adımları yavaşlamaya başlamıştı. ''Hadi yürü'' dedi ses. Bay Marvel'ın yüzünün kırmızılığı yer yer beyazlayıp solmaya başlamıştı. ''O kitapları düşürme sakın aptal herif'' dedi ses sertçe Marvel'ın yanına yetişerek. ''Sorun şu ki'' dedi ses ''Seni işe yarar hale getirmem gerekiyor.'' Peki işe yarar bir alet değilsin ama seni kullanmam gerekiyor. Ben tembel bir aletim dedi Marvul. Öylesin dedi ses. Ben senin bulup bulabileceğin en kötü aletim dedi Marvul. Güçlü değilim dedi onu cesaretlendiren bir sessizlikten sonra. Pek güçlü sayılmam diye tekrarladı. Evet ve kalbim de zayıf. Şu küçük iş gerçi becerdim elbette ama Allah için beceremeyebilirdim. Eee? Senin istediğin gibi bir iş için yeterince cesur ve güçlü değilim. Seni canlandırırız. Yapmasan keşke. Planlarını bozmak istemem, biliyorsun. Ama bozabilirim, sırf korkaklıktan ve tembellikten. Bozmasan iyi olur, dedi ses, hafif bir vurguyla. Ölmüş olmayı dilerdim, dedi Marvul. Bu adil değil, dedi. Sen de kabul etmelisin. Bana öyle geliyor ki, hakkım var. Yürü hadi, dedi ses. By Marvel adımlarını ayarladı ve bir süre daha sessizlik içinde yürüdüler. Bu çok zor dedi My Marvel. Bu yöntem kesinlikle yararsızdı. Başka bir yol denedi. Peki bu bana ne kazandıracak diye başladı yeniden. Dayanılmaz bir haksızlığa maruz kalmış birinin ses tonuyla. Ah kes sesini dedi ses. Birden şaşırtıcı bir dinçlikle Senin de hakkını vereceğim. Sen söyleneni yap. Becereceksin. Aptalsın falan filan ama Yapacaksın. Dedim ya efendim, ben buna uygun bir adam değilim. Saygı duyuyorum ama öyle. Sesini kesmezsen yine bileğini bükerim dedi görünmez adam. Düşünmek istiyorum. O anda ağaçların arasından dörtgen şeklinde iki sarı ışık kümesi belirmiş ve bir kilisenin kare şeklindeki kulesi akşam karanlığında uzaklardan görünmeye başlamıştı. Elim omzunda olacak dedi ses. Bütün köy boyunca. Dümdüz yürü ve... Aptalca bir şeyler yapmaya da kalkma. O zaman senin için daha kötü olur. Biliyorum, diye içini çekti Bay Marvul. Biliyorum hepsini. Eski moda bir silindir şapka giymiş kederli figür, bu küçük köyün caddesinden elindeki yükleri taşıyarak geçip gitmiş ve pencerelerin ışıklarının ilerisinde çökmekte olan karanlığa karışmıştı. Bölüm 14 Port Stowe Limanı'nda Ertesi sabah saat 10'da Bay Marvul, Draşsız, kirli, yolculuğun tozu pası üzerinde, port stovun eteklerinde küçük bir hanım dışındaki bir sırada, ellerini ceplerine sokmuş halde ve yanında kitaplarla oturuyordu. Çok yorgun, sinirli ve rahatsız görünüyordu ve sık sık yanaklarını şişirerek püflüyordu. Kitaplar yanında duruyordu ama bu kez bir iple bağlanmışlardı. Görünmez adamın planlarına değişiklik olduğundan, bohçayı Bramblehurst'ün ilerisindeki çam ormanlarında bırakmışlardı. Bay Marvel sırada oturuyordu. Kimsenin en ufak dikkatini çekmemesine rağmen heyecanı bir türlü 40 derecenin altına düşmüyordu. Tuhaf ve asabi bir arama hali içinde ikide bir ellerini bir o cebine bir bu cebine sokup duruyordu. Ancak mis saate yakın bir zamandır oturuyorduk ki yaşlıca bir denizci elinde bir gazete handan çıktığı ve Marvel'in yanına oturdu. "Güzel bir gün," dedi denizci. Bay Marvel neredeyse dehşet içinde etrafına bakındı. Çok, dedi. Yılın bu zaman için tam mevsimlik hava, dedi denizci. İtiraz kabul etmez bir edayla. Öyle, dedi Bay Marvel. Denizci bir kürdan çıkardı ve kürdana falan bakmadan birkaç dakika boyunca bununla meşgul oldu. Bu süre içinde gözleri Bay Marvel'ın toz içindeki görünümünü ve yanındaki defterlere inceleme özgürlüğüne sahip olmuşlardı. Bay Marvel'a yaklaştığı sırada cepte şıngırdayan paralar gibisinden bir ses duymuştu. Bay Marvel'ın görünüşü ile böyle bir zenginlik belirtisi arasındaki karşıtlık onu çok şaşırtmıştı. Sonra initen tuhaf bir şekilde zihnini iyiden iyiye meşgul eden bir konuyu düşünmeye başladı. ''Kitaplar'' dedi birden. Kürdanla işini bitirip çatırtı ile kırarak. Bay Marvel toparlanıp defterlere baktı. ''Ah evet'' dedi. ''Evet, kitap bunlar.'' ''Kitaplarda olağanüstü şeyler oluyor'' dedi denizci. ''Size inanırım'' dedi Bay Marvel ''Kitaplarda olmayan olağanüstü şeyler de oluyor.'' dedi Denizci. ''Öyledir herhalde.'' dedi Bay Marvul. Konuştuğu adama bir göz attı, sonra etrafına bakındı. ''Gazetelerde de olağanüstü şeyler var örneğin.'' dedi Denizci. ''Var. Bu gazetede.'' dedi Denizci. ''Ah.'' dedi Bay Marvul. ''Örneğin.'' dedi Denizci, sert ve düşünceli bir şekilde gözlerini Bay Marvul'un üzerine dikerek, ''Örneğin, görünmez bir adamla ilgili bir hikaye var.'' Bay Marvul dudaklarını büktü ve Yanağını kaşıdı. Kulaklarının alev alev yandığını hissetti. Bundan sonra ne yazacaklar acaba diye sordu hafifçe. Avusturya'da mı Amerika'da mıymış? İkisi de değil dedi Denizci. Burada. Tanrım dedi Bay Marvel heyecanlanarak. Burada derken dedi Denizci, Bay Marvel'ın rahat bir nefes almasını sağlayarak burada bu noktada demiyorum elbette. Yani buralarda. Bir görünmez adam dedi Bay Marvel. Eee? Ne dolaplar çeviriyormuş bu adam. Bütün dolapları dedi Denizci. Gözü Bay Marvel'ın üzerinde sonra da daha yüksek sesle bütün Tanrı'nın cezası dolapları. Son dört gündür gazete okumadım dedi Marvel. İping de başlamış dedi Denizci. Ya dedi Bay Marvel. Orada başlamış nereden geldiğini ise kimse bilmiyor gibi. İşte İping'den tuhaf bir öykü. Gazetede dediğine göre kanıtlar çok sağlanmış. ''Olağanüstü derecede.'' ''Tanrım.'' dedi Bay Marbul. Ama sonrası çok olağanüstü bir öykü. Bir papazla bir tıbbiyeli tanık varmış. Onu tam olarak görmüşler ya da aslında görmemişler. Yazdığına göre araba ve atlar hanında kalıyormuş. Ve kimse onun başına gelen bu talihsizliğin farkında değilmiş. Öyle yazıyor. Bu talihsizliğin farkında değilmiş. Ta ki handa bir dönüşüm olana. Öyle yazıyor ve başında sargılar yırtılana kadar. O zaman kafasının görünmez olduğunu fark etmişler. Onu emniyete almaya çabalamışlar hemen. Ama o giysilerini çıkarıp atarak, öyle yazıyor, kaçmayı başarmış. Ama değerli ve başarılı polis memurumuz Bay J.A. Jefferson ciddi bir şekilde yaralanmasının neden oldu, öyle yazıyor, korkunç bir mücadeleden sonra. Çok sağlam hikaye değil mi? İsimler ve diğer şeyler falan. Tanrım, dedi Bay Marble. Asabi asabi etrafına bakınarak, sadece parmaklarıyla ceplerindeki parayı saymaya çalışarak ve aklına takılan yeni ve tuhaf bir fikirle çok şaşırtıcı görünüyor. Değil mi? Olağanüstü diyorum ben. Daha önce görünmez adamdan bahsedildiğini duydun mu hiç? Ben duymadım. Ama bugünlerde insan o kadar çok olağanüstü şey duyuyor ki. Hepsi bu mu yaptıklarının diye sordu Marvul, rahatlamış gibi görünmeye çalışarak. Yeter bunlar değil mi? Dedi Denizci. Şans eseri geri dönmüş olamaz mı? Diye sordu. Sadece kaçmış ve hepsi bu öyle mi? Hepsi bu dedi Denizci. Niye? Bu yetmez mi? Kesinlikle yeter dedi Bay Marvel. Ben yeterli olduğunu düşünürdüm dedi Denizci. Ben yeterli olduğunu düşünürdüm. Arkadaşı yok muymuş? Arkadaşı olduğunu yazmıyor değil mi? Diye sordu Bay Marvel endişeyle. Bu cinsten bir tane yetmez mi sana? Diye sordu Denizci. ''Hayır, Tanrı'ya şükür. Öyle denir herhalde bu durumda. Yokmuş.'' Yavaşça başını salladı. ''Beni biraz rahatsız ediyor. Sadece o adamın ortakta kol geziyor olduğu düşüncesi bile. Şu anda kaçak durumda. Ortadaki kanıtlardan anlaşıldığı kadarıyla Port Stowe yolunu tutmuştur. Yani tutmuş olmalı. Sanırım öyle demek istiyorlar. Gördüğün gibi olayın tam içindeyiz. Amerikan mücizeleri de bir işe yaramaz bu sefer.'' Üstelik bir de yapabileceklerini düşünsene. Bir iki kate içmiş olsa ve canı sana girişmek istese nereye saklanacaksın? Hırsızlık yapmaya kalktığını düşün. Kim durdurabilir ki onu? İstediği yere girebilir, çalabilir. Polis kordonunun arasından senin benim kör bir adamı aldatıp yanından geçebileceğimiz kadar kolaylıkla geçip gidebilir. Hatta daha kolayca. Çünkü bu kör adamlar anormal derecede iyi duyuyorlarmış. Duyduğuma göre. Ve Nerede canının çektiği bir içki varsa inanılmaz bir avantaja sahip kesinlikle dedi Marvel. Ve eee haklısın dedi Denizci çok avantajlı. Bütün bu zaman boyunca Bay Marvel dikkatle etrafına bakınıyor, hafif ayak sesleri olup olmadığını dinlemeye, hissedilmeyecek kadar hafif hareketler olup olmadığını algılamaya çalışıyordu. Önemli bir karar verme noktasındaymış gibi görünüyordu. Eliyle ağzını kapatarak öksürdü. Tekrar etrafına bakındı dinledi sonra denizciye doğru eğildi ve sesini alçaltarak Gerçek şu ki ben bu görünmez adam hakkında bir iki şey biliyorum özel kaynaklardan Ah dedi denizci sen mi? Evet dedi Bay Marvel ben Gerçekten mi dedi denizci Sorabilir miyim? Çok şaşıracaksın dedi Bay Marvel elinin arkasından konuşarak İnanılmaz Gerçekten mi dedi denizci Gerçek şu ki diye başladı Bay Marvel, gizli bir şey anlatırkenki ki gibi alçak bir sesle birden yüzünün ifadesi hayret verici bir şekilde değişti. Ah dedi, oturduğu yerde dimdik oldu, yüzünden fiziksel bir acı çektiği okunabiliyordu. Ah dedi, ne oldu dedi denizci ilgi göstererek. Diş ağrısı dedi Bay Marvel ve elini kulağına götürdü. Defterlerine sarıldı, sanırım gitme vaktim geldi dedi. Sıranın üstünde tuhaf bir şekilde konuştuğu adamdan uzağa doğru kaydı. "Ama tam bana şu görünmez adamı anlatacaktın." diye itiraz etti denizci. Bay Marvel içinden bir şeyler düşünüyor gibiydi. "Palavra," dedi bizsiz. "Palavra," dedi Bay Marvel. "Ama gazetede yazıyor," dedi denizci. "Hepsi palavra," dedi Marvel. "Bu yalanı ortaya atan adamı biliyorum. Görünmez adam ya da her neyse, öyle bir şey yok. İki gözüm önüme aksın. Ama ya bu gazete ''Şey mi diyorsun?'' ''Tek bir kelimesi bile'' dedi Marvel kararlı bir şekilde. Denizci elinde gazeteyle baka kalmıştı. Bay Marvel aptal aptal etrafına bakınıyordu. ''Dur bir dakika'' dedi Denizci. Ayağa kalkıp tane tane konuşmaya başlayarak ''Sen şey mi diyorsun?'' ''Evet'' dedi Bay Marvel. ''Öyleyse neden beni durdurmadın ve bütün bu tanrının belası şeyleri anlattırdın bana? Bir adamın kendini aptal yerine koymasına izin vererek ne demek istiyorsun ha?'' Bay Marvel püfledi, denizci birdenbire kıpkırmızı olmuştu, yumruklarını sıkıyordu. ''Burada on dakikadır konuşuyorum'' dedi ve ''Sen şiş köpekli, kösele suratlı papucumun çocuğu, en basit gölgü kurallarını bile bana öyle laflar savurarak üstüme gelme'' dedi Bay Marvel. ''Laf savurmak mı? Keyfim yerinde.'' ''Hadi gel'' dedi bir ses ve Bay Marvel birden olduğu yerde dönerek sanki arkasından biri dürtüklüyormuş gibi Tuhaf bir şekilde yürümeye başladı. Yoluna gitti dedi denizci. Kim gidiyormuş dedi Bay Marvul. Arada bir sertçe ileri doğru atılıyor. Tuhaf bir aceleyle yan tarafı doğru geriliyordu. Yolun ortalarında bir yerlerde kendi kendini homurdanmaya şikayet edip ayak diremeye başlamıştı. Aptal mahluk dedi denizci. Bacakları iki yana açık. Kollarını göğsünün üstünde bağlamış. Geri çekilmekte olan adamı izleyerek. Gösteririm sana seni aptal herif. ''Bana numara çekme ha, işte, gazetede yazıyor.'' Bay Marvel birilerine anlamsızca bir takım yanıtlar vermeye çalışarak geri geri gidiyordu. Sonra yoldaki bir dönemecin arkasında gözden kaybolmuştu. Ama denizci bir kasap arabası gelip onu kenara çekilmeye zorlayana kadar yolun ortasında azametle öylece dikilmişti. Sonra Port Stowe'a doğru döndü. ''Olağanüstü butalalarla dolu.'' dedi kendi kendine hafifçe. Sırf beni biraz kandırmak için. Hep onun salakça oyunlarıydı bunlar. Gazetede yazıyor işte. Daha duymadığı ama duyacağı hemen yakınlarında olan başka bir olağanüstü olay daha vardı. Bu, bir avuç dolu paranın, daha az değil, görünen herhangi bir vasıtaya bağlı olmadan, Saint-Michel's köşesinde duvar boyunca uçtuğunun görülmüş olmasıydı. Denizci arkadaşlarından biri bunu tam da o sabah görmüştü. Hemen paranın üstüne atılmış ve faldır küldür yere yuvarlanmıştı. Ayağa kalkmayı başardığındaysa kelebek gibi uçan para ortadan kaybolmuştu. Bizim denizci her şeye inanabilecek bir halde olduğunu belirtmişti ama bu hikayede biraz fazla abartılıydı. Ancak sonradan olanları düşünmeye başlamıştı. Uçan para hikayesi doğruydu ve bütün o yakınlarda hatta kıymetli Londra ve çevresi banka işletmeciliği şirketinden bile dükkanların ve hanların Güneşli bir hava olduğu için kapılar tamamen açık duruyordu. Kasalarından paralar o gün boyunca avuç avuç ve para fişekleri halinde sessizce ve el çabukluğuyla duvarların ya da gölgeli yerlerin yanlarında sessizce havada yüzerek yaklaşan insanların gözlerinden çabucak kaçarak uçup gitmişlerdi. Bütün bu paraların, gerçi kimse takip edememiş olsa da gizemli uçuşları her seferinde Portsmouth'un eteklerindeki o küçük hanın dışında oturmakta olan Eski moda silindir şapkalı asabi beyefendi'nin cebinde sonermişti. Bölüm 15. Koşan Adam. Akşama doğru Doktor Kemp, Börda Bakan Tepe'nin üzerindeki evinin üzerindeki tepe köşkündeki çalışma odasında oturuyordu. Küçük güzel bir odaydı. Kuzeye, batıya ve güneye bakan üç penceresi, kitaplarla ve bilimsel yayınlarla dolu kitap rafları, geniş bir yaza masası ve kuzeye bakan pencerenin altında bir mikroskop lam ve lameller, hassas araç gereçler, bakteri kültürleri ve etrafa saçılmış ayraç şişeleri vardı. Gökyüzü gün batımının ışığıyla hala aydınlık olsa da Dr. Kemp lambasını yakmıştı. İnsanların dışarıdan içeriği gözetleme tehlikesi olmadığından pencerelerinin storları açıktı. Doktor Kemp, sapsarı saçları ve neredeyse beyazlamış bir bıyığı olan uzun, ince yapılı bir gençti ve üzerinde uğraşmakta olduğu çalışmasının ona Kraliyet Akademisi üyeliği getireceğini umuyordu. Çalışmasından bu kadar umutluydu. Gözlerini işinden kaldırıp etrafa bakındığı sırada, kendi bulunduğu tepenin karşısındaki tepenin arkasında alevlere boğulmuş gün batımını gördü. Belki bir dakika kadar kalemi ağzında tepenin üstündeki o yoğun altın renkleri hayranlıkla izleyerek oturdu. Sonra ilgisi tepenin yamacından kendisine doğru koşturan, gün batımının önünde kapkara görünen küçücük bir adam figürüne yöneldi. Kısa boylu, ufak tefek bir adamdı bu. Bir silindir şapka giymişti ve o kadar hızlı koşuyordu ki bacakları gerçekten de kıpır kıpır görünüyorlardı. ''Şu salaklardan biri daha'' dedi Doktor Kemp. Bu sabah köşenin birinde ''Görünmez adam geliyor efendim'' diye çarpan budala herif gibi. ''Bu insanlara ne olduğunu anlayamıyorum. İnsan 13. yüzyıldayız sanacak.'' Kalktı, pencerenin yanına gitti ve tepenin yarı karanlıktaki yamacına ve yamaçtan aşağı koşturan figüre baktı. ''Aklı başından gitmiş gibi koşturuyor.'' dedi Doktor Kemp. ''Ama pek de hızlı gidemiyor gibi. Cepleri kurşun dolu olsa bundan daha yavaş koşamazdı.'' ''Ha gayret beyim.'' dedi Doktor Kemp. Hemen ardından koşan adam burdaktan tepeye doğru tırmanan vilaların en yukarıda olanların arkasında gözden kayboldu. Bir an için göründü kayboldu, göründü kayboldu. Sonra Tekrar göründü kayboldu. İleride birbirinden ayrı duran üç evin arasında üç kez sonra sıra evlerin arkasında kayboldu. Budalalar dedi doktor Kem. Topukları üzerine dönüp yazı masasına giderek. Ama kendiler de yolda açıkta oldukları için kaçağı daha yakından gören ve ter içindeki yüzünde o sefil dehşet ifadesini fark edenler doktor gibi tepeden bakma şansına sahip değillerdi. Adam koşarken attığı her adımda Oraya buraya savrulan dolu bir para kesesi gibi şıngırdıyordu. Ne sağına ne de soluna bakıyordu. Kocaman açılmış gözlerini doğrudan tepenin aşağısında lambaların yakıldığı, insanların caddelerde daha kalabalık oldukları yere doğru dikmişti. Yamulmuş ağzı kocaman açılmış, dudaklarının üstü yumurta akı gibi yapış yapış bir köpükle kaplanmıştı. Nefes nefese kalmış boğuk boğuk soluyordu. Yanından geçtiği herkes durup, geçtiği yoldan bir aşağı bir yukarı bakıyor bu kadar telaşla kaçması neden olabilecek şeyi anlayabilmek için birbirlerine sormaya başlıyorlardı. O sırada, uzakta, tepenin yukarılarında yolda oynamakta olan bir köpek, kesik kesik havlamaya başlayarak bir sokak kapısının altına doğru kaçtı ve insanlar daha ne olduğunu anlayamadan bir şey, rüzgar gibi bir şey, pat pat pat diye bir ayak sesi, nefes nefese kalmış bir soluk hızla yanlarından geçti. İnsanlar çığlıklar atmaya başladılar. Kaldırımlardan aşağı yuvarlandılar. Haber çığlıklarla içgüdüsel olarak tepeden aşağı doğru yayılmıştı. Marvel daha yolun yarısındayken caddede insanlar çığlık atmaya başlamışlardı. Haberleri duyan insanlar kendilerini eve kitlemeye, kapıları arkalarından kapatmaya başlamışlardı. Marvel bunları duyarak ümitsizce son bir gayretle atıldı. Dehşet uzun adımlarla gelmiş, önünde hızla yayılmış ve bir anda bütün kasabayı kaplamıştı. Görünmez adam geliyor! Görünmez adam! Bölüm 16 Şen Kriketçiler Hanı'nda Şen Kriketçiler Hanı tepenin hemen dibinde tramvay hatlarının başladığı yerdeydi. Barmer kıpkırmızı şişka kollarını tezgaha dayamış, kansız bir arabacıyla atlar hakkında sohbet ederken, gri elbiseler içindeki kara sakallı bir adam bisküvi ve peynir atıştırıp Mördün biraz içiyor ve Amerikan aksanıyla o anda görevde olmayan bir polisle konuşuyordu. ''Bu velvere de ne?'' dedi kansız arabacı birden konuyu değiştirerek ve Han'ın alt penceresinin kirli sun storlarının ardından tepenin yukarı taraflarına bakmaya çalıştı. Dışarıda birileri koşturuyordu. ''Yangındır belki'' dedi barmen. Hızla koşan ayak sesleri geldi, yaklaştı, kapı gürültüyle açıldı ve gözyaşları içindeki ve üstü başı darmadan olmuş Marvel içeri daldı. Şapkası gitmiş, baltosunun boyun kısmı yırtılıp açılmıştı. Çırpınırcasına döndü ve kapıyı kapatmaya çalıştı. Kapı aralık kalması için bir kayışla tutturulmuştu. Geliyor diye bağırdı. Sesi dehşetle titreyerek. Geliyor. Görünmez adam. Arkamda. Tanrı aşkına imdat imdat imdat. Kapıları kapatın dedi polis. Kim geliyor? Olay ne? Kapıya doğru gitti. Kayışı çözdü. Kapı çarparak kapandı. Amerikalı da diğer kapıyı kapadı. Bırakın içeri gireyim dedi Marvul. Ayakta sendeleyerek ve ağlayarak ama defterleri elinden bırakmadan. Bırakın içeri gireyim. Beni içerilerde bir yere gitleyin. Peşimde olduğunu söylüyorum. Onu aldattım. Beni öldüreceğini söyledi. Öldürecek de. Güvendesin dedi karasakallı adam. Kapı kapalı. Bütün bunlar da ne? Bırakın içeri gireyim dedi Marvel ve kapalı kapıya vurulan bir yumruk birden kapının titremesine neden olduğunda ve ardından dışarıdan hızlı hızlı kapıya vurulup Bağıran birinin sesi geldiğinde bir çığlık kopardı. Hey! diye bağırdı polis. Kim var orada? Bay Marvel çıldırmışçasına kapı gibi görünen panellerin üzerine atlamaya başladı. Öldürecek beni. Elinde bıçak gibi bir şey var Tanrı aşkına. İşte! dedi barman. Buraya gel. Barın küçük kapısını açtı. Kapıyı açmaları için dışarıdan gelen sesler yinelenirken Bay Marvel barın arka tarafına doğru atıldı. Kapıyı açmayın diye bağırdı. Lütfen! Kapıyı açmayın! Nereye saklanacağım ben? Bu, bu görünmez adam ne demek diye sordu karasakallı adam bir elini arasında tutarak. Sanırım onunla karşılaşma vaktimiz geldi. Birden hanım penceresi şangırdayarak indi ve dışarıdan bir çığlık ve sağa sola koşuşturan insanların sesleri duyuldu. Polis kanepenin üstünde dikilmiş kapıda kimin olduğunu görebilmek için turnu kuşu gibi boynunu uzatmış dışarı bakıyordu. Kaşlarını kaldırarak kanepeden indi. Bu o dedi. Barman şimdi Bay Marvel'ın üzerine kilitlenmiş olan arka odanın kapısı önünde durup kırılan pencereye baktı bir süre. Sonra diğer iki adamın yanına geldi. Birden her şey sessizleşmişti. Keşke çopum yanımda olsaydı dedi polis. Kararsızca kapıya doğru giderek. Kapıyı açtığımız anda içeri dolar. Onu durdurmak imkansız. O kapıyı açmak için acele etme dedi kansız arabacı endişeyle. Sürgüleri aç dedi karasakallı adam. İçeri gelirse elinde tuttuğu altı patları gösterdi. Olmaz dedi polis. Bu cinayettir. Hangi ülkede oldu mu biliyorum dedi karasakallı adam. Bacaklarına sıkacağım. Sürgüleri aç. O şey arkamda patlayacakken olmaz dedi barmen. Storların üzerinden boynunu uzatıp dışarı bakarken. Pekala dedi karasakallı adam. Altı patları elinde tutarak çömeldi ve sürgüleri kendi açtı. Barmen, arabacı ve polis birbirlerine baka kalmışlardı. ''İçeri gel'' diye seslendi sakallı adam alçak sesle. Geriye doğru çekilip tabanca arkasında sürgüleri açılmış kapıya bakarak. Kimse gelmedi. Kapılar kapalı kalmaya devam etti. Beş dakika sonra ikinci bir arabacı dikkatlice kafasını içeri uzattığında da hala bekliyorlardı. Barın arka odasından endişeli bir yüz uzanıp onları bilgilendirdi. Han'ın bütün kapıları kapalı mı diye sordu Marvul. Arkaya dolanmıştır. Girecek yer arıyordur. Şeytan kadar maharetlidir o. Aman tanrım dedi koca gövdeli barmen. Arka taraf. Kapılara dikkat edin. Bana bakın. Çaresizlikle etrafına bakındı. Arka odanın kapısı gürültüyle kapandı ve anahtarın kilidin içinde döndüğünü duydular. Avlu kapısı var. Bir de özel kapı. Avlu kapısı. Bardan dışarı fırladı. Bir dakika sonra elinde bir et bıçağıyla yeniden belirdi. Avlu kapısı açıktı dedi ve o koca alt dudağı bir karış sarktı. Şimdi evin içinde olabilir dedi ilk arabacı. Mutfakta değil dedi barmen. Orada iki kadın var ve elimdeki bu küçük bir fıtek bıçağıyla her karışını taradım. Kadınlar da içeri girdiğini sanmıyorlar. Görmemişler. Kapıyı kapadım mı diye sordu ilk arabacı. Artık kısa pantolonla dolaşmıyorum dedi barmen. Sakallı adam altı patlarını yerine soktu. Tam tabancasını sokarken de barın küçük kapısı kapandı ve kilitlendiği duyuldu. Sonra inanılmaz bir gümbürtüyle kapının kilidi çatırdadı ve arka odanın kapısı kırılarak açıldı. Marvel'ın yakalanmış bir tavşan yavrusu gibi ciyakladığını duydular ve yardımına koşmak için hemen barın üzerine doğru atıldılar. Sakallı adamın tabancası ateş aldı ve odanın arka tarafındaki ayna parıldayarak Parçalara ayrıldı ve şıngırtılar arasında yere indi. Barman odaya girdiği anda Marvel'ı gördü. Garip bir şekilde dertop olmuş, avluya ve mutfağa giden kapıya doğru sürükleniyordu. Barman tereddüt ederken kapı hızla açıldı ve Marvel mutfağa çekildi. İçeriden bir çığlık ve yere düşen tavaların tangırtıları duyuldu. Başı öne eğilmiş, inatla ayak diremeye çabalayan Marvel mutfak kapısına doğru çekildi ve kapının sürgüleri açıldı. Sonra, şimdiye kadar Barman'ı geçmeye çalışmakta olan polis arkasından bir arabacıyla birlikte içeri daldı ve Marvel'ı yakasından sürüklemekte olan o görünmez elin bileğini yakaladı. Sonra yüzüne bir yumruk yiyerek sırt üstü yuvarlandı. Kapı açıldı. Marvel kapının arkasında kendine bir yer açabilmek için çılgınlar gibi çabalamaya başladı. Sonra arabacı bir şeyleri tuttu. Yakaladım onu dedi. Barman'ın kıpkırmızı elleri Görünmeyen adamı pencereler arasına aldı. ''İşte burada!'' dedi barmen. Yakayı kurtaran Bay Marvel birden yere düştü ve dövüşen adamların ayaklarının arasından sürünerek arkaya kaçmaya çalıştı. Dövüşenler kapının kenarına doğru yığıldılar. Görünmez adamın sesi ilk kez duyulmuştu. Polis ayağına basarken tiz bir çığlık atmıştı. Sonra öfkeyle bağırdı ve yumruklarını rüzgar gibi savurmaya başladı. Arabacı birden haykırarak öne doğru büküldü ve Görünmez adamın diyaframının altına doğru bir tekme attı. Mutfaktan barın arka odasını açılan kapı çarparak kapandı ve Bay Marvel'ın kaçışını gözlerden gizledi. Mutfaktaki adamlar da kendilerini bomboş havaya saldırıp dövüşmeye çalışırken buldular. ''Nereye gitti?'' diye bağırdı sakallı adam. ''Dışarı mı?'' ''Bu tarafa'' dedi polis, avluya çıkıp orada durarak. Bir keremitçi parçası vızıldayarak kafasının yanından geçip gitti ve mutfak masasının üstündeki tabaklara çarparak parçalandı. ''Göstereceğim onu.'' dedi kara sakallı adam. Ve birden polisin omzunun üzerinde çelik bir namlu parladı. Ve alacık karanlıkta keremitin geldiği yere doğru birbiri ardına beş mermi patladı. Sakallı adam ateş ederken elini yatay bir çizgi üzerinde hareket ettirmişti. Böylece attığı mermiler dar avlunun içinde, bir tekerleğin çubuklarından çıkan çizgiler gibi dağılmışlardı. Bir sessizlik oldu. Beş mermi dedi karasakallı adam. En iyisi budur. Dört as bir de joker. Biri gidip bir fener getirsin. Sonra gelin de bedenini arayalım. Bölüm 17 Doktor Kemp'in ziyaretçisi Tabanca sesleri onu yerinden kaldırıncaya kadar Doktor Kemp çalışma odasında yazı yazmaya devam etmişti. Tak tak tak diye birbiri ardına gelmişti tabanca sesleri. Hey dedi doktor Kemp. Kalemini tekrar ağzına sokup sesleri dinleyerek Bördak'ta tabanca sıkanlar da kim? Bu butalalar şimdi de neyin peşindeler? Güney tarafındaki pencereye gidip açtı ve pencereden sarkarak aralarında çatıların ve avluların oluşturduğu simsiyah boşluklarla geceliğin kasabanın manzarasını oluşturan pencerelerin boncuk taneleri gibi dizilmiş gaz lambalarının ve dükkanların ışıklarına baktı. Tepenin dibinde biriken bir kalabalık var galiba dedi. Kırık etçilerin yanında ve izlemeye devam etti. Sonra gözleri kasabanın üzerinden uzaklara, gemilerin ışıklarının yandığı ve iskelenin sapsarı ışıldayan bir mücevhere benzeyen küçük bir bahçe köşkü gibi parıldadığı tarafa doğru kaydı. İlk dördündeki ay batıdaki tepenin üzerinde asılı gibi duruyor ve yıldızlar da apaçık ve neredeyse tropikal bir parlaklıkta görünüyorlardı. Zihninin geleceğin toplumsal şartları üzerine uzak düşüncelere daldığı ve sonunda zaman boyutu içinde kendini kaybettiği bir beş dakikadan sonra Doktor Kemp içini çekerek kendine geldi. Pencereyi kapattı ve tekrar yazı masasına döndü. Ön kapının zili çaldığında bunun üzerinden bir saat kadar geçmiş olmalıydı. Tabanca seslerinden bu yana arada bir düşüncelere dalarak yavaş yavaş yazmaktaydı. Durup dinlemeye başladı. Hizmetçinin kapıyı açtığını duydu ve Merdivenlerden onun ayak seslerinin gelmesini bekledi. Ama hizmetçi yukarı gelmedi. ''Neydi bu acaba?'' dedi kendi kendine Doktor Kemp. Çalışmasına geri dönmeye çalıştı, başaramadı, kalktı, çalışma odasından merdiven sağanlığına indi. Zili çalmasından sonra aşağıda holde beliren hizmetçiye trabzanların üzerinden seslendi. ''Mektup mu geldi?'' diye sordu. ''Sadece zili çalıp kaçan çocuklar efendim.'' diye yanıtladı hizmetçi. Bu gece huzursuzum dedi kendi kendine. Çalışma odasına döndü ve bu kez kararlı bir şekilde çalışmasının başına geçti. Kısa bir süre sonra yeniden sıkı bir şekilde çalışmaya başlamıştı. Odada saatin tiktaklarından ve abajurdan masaya düşen daire şeklindeki ışığın tam ortasında hızla gidip gelen kas tüyü kaleminin hafif zırtılarından başka ses yoktu. Doktor Kemp o geceki çalışmasını bitirdiğinde saat iki olmuştu kalktı, esnedi ve aşağı yatak odasına indi. Susamış olduğunu fark ettiğinde ceketini ve yeleğini çıkartmıştı bile. Bir mum alıp bir şişe soda ile viski aramak için yemek odasına indi. Doktor Kemp'in bilimsel araştırmaları onu çok gözlemci bir insan yapmıştı. Holden geri dönerken merdivenlerin başındaki paspasın yanında döşeme muşanmasının üzerinde koyu bir leke olduğunu fark etti. Yukarı çıkmaya devam etti. Sonra Birden aklına o muşamba'daki o lekenin ne olduğu sorusu takıldı. Anlaşılan bu bilinç altında bir şeyler harekete geçirmişti. Ne olursa olsun elindekilerle geri dönüp hale geri gitti, soda ile viskiyi yere bıraktı ve eğilerek lekeye dokundu. Lekenin yapışkanlığının ve renginin kuruyan kan lekesininkine benzediğini fark etmek onu pek şaşırtmadı. Soda ile viskiyi alıp etrafına bakınarak ve kan lekesinin nereden çıktığını düşünerek Yeniden yukarıya döndü. Sahanlıkta bir şey gördü ve şaşkınlıkla donup kaldı. Kendi odasının kapı tokmağında da kan lekesi vardı. Eline baktı, eli tertemizdi. Sonra kapının o çalışma odasından indiği zaman da açık olduğunu, bu yüzden de tokmağa zaten hiç dokunmadığını hatırladı. Hemen odasına daldı. Son derece sakin, belki her zamankinden birazcık daha kararlı göründüğü söylenebilirdi. Merakla etrafta gezinen bakışları sonunda yatağa yöneldi. Yatak örtüsünün üzeri kan gölü gibi olmuştu. Çarşaf da yırtılmıştı. Daha önce doğrudan tuvalet masasına yöneldiği için bunu fark etmemişti. Yatağın öbür tarafındaki yatak örtüleri sanki biraz önce birileri orada oturmuş gibi çökmüştü. Sonra birinin yüksek sesle ''Aman tanrım, kemp'' dediğini duymuş gibi tuhaf bir hisse kapıldı. Ama Doktor Kemp gayipten gelen seslere inanan türden biri değildi. Çökmüş örtülere bakarak dikildi kaldı. O gerçekten birinin sesi miydi? Tekrar etrafına bakındı ama örtüleri bozulmuş ve kan lekeleriyle kaplanmış yataktan başka bir şeye dikkatini çekmedi. Sonra odanın içinde lavabonun yanında belirgin bir hareket olduğunu duydu. Ne kadar iyi eğitimli olsalar da herkesin içinde bir takım batıl inançlar kalır. Doktor Kemp de tırsmak denen türden bir hissin her yanını kapladığını fark etti. Odanın kapısını kapadı, tuvalet masasına doğru ilerledi ve elindekileri masaya bıraktı. Birden yerinde zıplayarak kendisiyle lavabo arasında yatak örtüsü kumaşından halka şeklinde kan lekeli bir sargının havada asılı durduğunu fark etti. Şaşkınlıkla bu şeye baka kaldı. Bomboş bir sargıydı bu. Düzgünce sarılmıştı ama içi bomboştu. Sargıyı yakalamak için atılacaktı ki koluna dokunan bir şey ve hemen yanında onunla konuşmaya başlayan bir ses onu durdurdu. ''Kemp'' dedi ses. ''Ha?'' dedi Kemp. ''Ağzı bir karışı açık.'' ''Sakin ol'' dedi ses. ''Ben bir görünmez adamım.'' Kemp bir an bir şey söyleyemedi. Sadece sargıya baka kalmıştı. ''Görünmez adam'' dedi Kemp. ''Ben bir görünmez adamım'' diye tekrarladı ses. Daha bu sabah alay edip eğlendiği hikaye aklına geldi birden Kemp'in. O an için öyle çok korkmuş ya da çok şaşırmış bir hali yoktu. Ancak daha sonra bunun bir gerçek olduğunun farkına varabilmişti. Bütün bunların yalan olduğunu düşünmüştüm dedi. O anda aklına en çok meşgul eden şey kafasında evirip çevirip durduğu sabahki tartışmalardı. Üzerinde bir sargı mı var diye sordu. Evet dedi görünmez adam. Ah dedi Kemp. Sonra kendini toparladı. ''Bana bak'' dedi. ''Ama saçmalık bu. Bir numara olmalı.'' Birden öne doğru bir adım attı. Sargıya doğru uzattığı eli görünmez parmaklarla dokundu. Bu dokunuşu hissettiği anda geri çekildi. Beti benze atmıştı. ''Sakin ol Kemp. Tanrı aşkına. Fena halde yardıma ihtiyacım var. Dur.'' Görünmez el kolunu yakaladı. Kemp ele vurmaya çalıştı. ''Kemp'' diye bağırdı ses. Kemp sakin ol ve Kemp'in kolunu daha da sıkıca tutmaya başladı. Çılgınca bir kurtulma arzusu Kemp'in her yanını kaplamıştı. Sargılı kolun eli omzunu yakaladı ve birden onu yatağa doğru götürüp sırt üstü yatağın üstüne fırlattı. Bağırmak için ağzını açtığı sırada çarşafın kenarı dişlerinin arasına tıkıldı. Görünmez adam zalimce boğazına sarılmıştı ama kolları boştaydı. Kemp direcesine kollarını savurmaya ve tekme atmaya çalışmaya başladı. ''Mantıklı ol biraz tamam mı?'' dedi görünmez adam. Kaburgalarına yediği ağır bir darbeye rağmen Kemp'in kollarına yapışmaya çalışarak. ''Tanrı aşkına bir dakika daha uğraşırsan çıldırtacaksın beni.'' ''Kıpırdama seni aptal.'' diye bağırdı görünmez adam Kemp'in kulağına. Kemp bir dakika daha uğraştı sonra hareketsiz kaldı. ''Bağırırsan suratını dağıtırım.'' dedi görünmez adam. Kemp'in ağzındaki çarşafı sıkarak. ''Ben bir görünmez adamım. Bu ne saçmalık ne de büyü. Gerçekten bir görünmez adamım. Ve bana yardım etmeni istiyorum. Seni incitmek istemiyorum ama böyle çıldırmış bir köle gibi davranmaya devam edersen mecbur kalacağım.'' ''Beni hatırlamadın mı? Griffin, Üniversite koluçtan. ''Bırak beni de kalkayım.'' dedi Kempi. ''Olduğum yerde kalacağım. Bırak beni de bir dakika nefes alayım.'' Kalkıp oturdu ve boğazını sıvazladı. Ben Griffin, Üniversite koluçtan Kendimi görünmez yaptım. Ben sadece görünmez olmuş normal bir adam, tanıdığın bir adam. Griffin dedi Kemp. Griffin diye yanıtladı ses. Senin alt döneminden, neredeyse albino sayılabilecek, 1.83 boyunda yapılı, pembeli beyazlı bir yüzü ve kırmızı renkli gözleri olan bir öğrenci. Kimya madalyasını kazanan. Kafam karıştı dedi Kempe. Beynim kazan gibi oldu. Bunun grifinle ne ilgisi var? Ben grifinim. Kempe düşündü. Bu korkunç dedi. Ne tür bir şeytanlık bir adamı görünmez yapabilir ki? Şeytanlık değil bu. Yeterince makul ve anlaşılır bir süreç. Bu korkunç dedi Kempe. Ne halt ettin de. Yeterince korkunç zaten. Bir de yaralıyım. Acı içindeyim ve yorgunum. Ah Tanrım! Kemp bir insanlık yap. Sakin ol. Bana biraz yiyecek içecek ver ve bırak şurada oturayım. Kemp odanın içinde hareket eden sargıyı izledi. Sonra hasır bir sandalyenin yerde sürüklenerek geldiğini ve yatağın kenarında durduğunu gördü. Sandalye gacırdadı. Oturacak yeri de yarım santim kadar içe çöktü. Kemp gözlerini ovalayıp tekrar boynunu sıvazladı. ''Bu hayaletlerden de beter.'' deyip kendi kendine ve salakça güldü. ''Bu daha iyi. Şükürler olsun. Aklın başına geliyor biraz.'' ''Ya da gidiyor.'' dedik Parmaklarının tersiyle gözlerini avuşturarak. ''Bana bir viski ver. Öleceğim neredeyse.'' ''Öyle görünmüyordu. Neredesin? Kalkarsam sana çarpar mıyım?'' ''Orada. Tamam, viski. Burada. Nereden vereyim sana bunu?'' Sandalyeye gıcırdatdı ve kamp kadehin elinden alındığını hissetti. Kadehi bırakmak için çabalaması gerekti. İçgüdüleri buna izin vermemektedir etiyordu. Kadeh sandalyenin oturacak kısmının ön kenarının yarım metre kadar üstünde havada dengede kaldı. Sonsuz derecede bir şaşkınlıkla bardağa baka kaldı. Bu bu hipnotiz olmalı? Bana senin görünmez olduğunu telkin etmiş olmalısın. Saçmalık dedi ses. Bu çılgınlık. ''Beni dinle. Bu sabah katiyetle ispatladım ki.'' diye başladı kemp. ''Görünmezlik diye bir şey. Sen ne ispatladığını boş ver. Açlıktan ölüyorum.'' dedi ses. Ve hava elbiseleri olmayan bir adam için soğuk sayılır. ''Yiyecek mi istiyorsun?'' dedi kemp. Viski kadeyi havada kendi kendine eğildi. ''Evet.'' dedi görünmez adam. Bardağı yavaşça yere bırakarak ''Sabahlığın var mı?'' kemp alçak sesle bir şeyler söylendi. Bir gardıroba gitti ve donuk kırmızı renkte bir sabahlık çıkardı. ''Bu olur mu?'' diye sordu. Sabahlık elinden alındı. Bir an için havada gevşekçe hasılı kaldı. Sonra esrarengiz bir şekilde çırpındı. Sonra dimdik durdu. Ve adetlere uygun bir şekilde kendi kendinin düğmelerini bağlayarak sandalyesine oturdu. ''İç çamaşırı, çorap, terlik iyi olur.'' dedi görünmeyen ters bir şekilde. ''Bir de yemek.'' Ne istersen ama bu hayatım boyunca gördüğüm en çılgınca şey. Çamaşırlar için çekmecelerini karıştırdı. Sonradakilerde ne olduğuna bakmak için aşağı kata indi. Birkaç soğuk pirzola ve biraz ekmekle döndü. Küçük bir masa çekti ve getirdiklerini konunun önüne yerleştirdi. Bıçağı boşver dedi konu ve bir pirzola parçası havada asılı kalırken ısırık sesleri duyuldu. Görünmez ha dedi Camp. Yatak odasındaki sandalyeden birine otururken. Bir şeyler yemeden önce hep üstüme başıma bir şeyler giymeyi seviyorum dedi görünmez adam. Dolu bir ağızla oburca tıkanarak. Tuhaf bir istek. Umarım bileğin iyidir dedi Kembe. Emin olabilirsin dedi görünmez adam. Hayatımda hiç bu kadar tuhaf ve acayip bir şey görmedim. Kesinlikle. Ama kolumu sarmak için senin evine dalmak zorunda kalmam da tuhaf. Talimin döndüğü ilk olay. Her neyse... Bu gece bu evde kalmaya kararlaydım Buna dayanmak zorundasın. İğrenç bir pislik. Çarşafların üstündeki kanım değil mi? Bayağı göl gibi olmuş orası. Pıhtılaştıkça görünür hale geliyor demek. Üç saattir içerideyim. Ama nasıl yapıyorsun bunu diye başladı meraktan patlamak üzereymiş gibi bir sesle. İyice aklım karıştı. Bütün bu olay başından sonuna mantıksız. Epey mantıklı dedi görünmez adam. Kesinlikle mantıklı. Uzanıp viski şişesini aldı. Kamp içkiyi gövdesine indiren sabahlığa baka kaldı. Sabahlığın sağ omzundaki bir yırtıktan içeri giren bir mum ışığı hüzmesi sol kaburgaların altında ışıklı bir üçgen oluşturuyordu. O tabanca atışları da neydi diye sordu. Niye ateş etmeye başladılar? Aptal adamın biri vardı. Bir tür suç ortam gibi bir şey. Lanet herif. Paramı çalmaya kalktı. Çaldı da. O da görünmez mi? Hayır. E Bütün bunları anlatmadan önce bir şeyler daha yiyemez miyim? Karnım aç, canım yanıyor. Sen de kalkmış, benim hikaye anlatmamı istiyorsun. Kemp ayağa kalktı. Sen de ateş etmedin ya diye sordu. Ben etmedim dedi konuğu. Daha önce hiç görmediğim aptalın teki rastgele ateş etti. Çoğu korkmuştu. Hepsi birden benden korkmuşlardı. Lanet herifler. Bana bak, yiyecek daha fazla bir şey istiyorum Kemp. Aşağıda yiyecek ne kalmış bir bakayım dedi Kemp. Korkarım pek fazla bir şey kalmadı. Yemeğini bitirdikten sonra, sağlam da bir yemek yemişti, görünmez adam bir puro istedi. Kemp daha bir bıçak bulamadan puro'nun ucunu vahşice ısırdı, üstteki yaprak gevşeyince de bir küfür savurdu. Onu puro içerken görmek tuhaf bir şeydi. Döne döne çıkan dumanı dışarı verirken ağzı, boğazı, yutağı ve burun delikleri görünür hale geliyordu. ''Behey mübarek tütün'' dedi. İyi bir nefes çekip üfleyerek. ''Sana rastladığım için şanslıyım Kemp. Bana yardım etmelisin. Tam şu anda sana toslamam büyük şans. Lanet olası bir belanın içine düştüm. Sanırım delirdim. Başıma gelen bütün o şeyler ama daha seninle bir şeyler yapacağız. Bak söyleyeyim. Kendine biraz daha viski ve soda koydu. Kemp ayağa kalktı etrafına bakındı. Sonra... Misafir odasından kendine bir bardak aldı geldi. Biraz garip ama sanırım bir şeyler içebilirim. Pek değişmemişsin kem bu bir düzine yıldan sonra bile siz iyi adamlar değişmiyorsunuz. Sakin ve yöntemlisiniz ama ilk şoku atlattıktan sonra Baksana ne diyeceğim beraber çalışacağız. Ama bütün bunları nasıl becerdin dedi kem nasıl bu hale geldi. Tanrı aşkına bırak da huzur içinde biraz tüttüreyim. Sonra anlatmaya başlayacağım. Ama hikaye o gece anlatılmadı. Görünmez adamın bileği acımaya başlamıştı, ateşlenmişti. Bitkindi ve dönüp dolaşıp tepeden aşağı Marvel'ı kovalayışı ve Handaki kavga hakkında kara kara düşünmeye başlıyordu. Marvel hakkında parça parça bir şeyler söyledi. Burayı daha hızlı içmeye başladı. Sesi gittikçe öfkeleniyordu. Kemp ne yapabileceğini anlamaya çalışıyordu. Benden korkmuştu. Benden korktuğunu görebiliyordum dedi görünmez adam üst üste birçok kez. Beni atlatmaya kalktı. Hep bunu planlıyordu zaten. Ne salakmışım. İtiraf. Onu öldürebilirdim. Parayı nereden buldun dedi kamp birden. Görünmez adam bir an sustu kaldı. Sana bu gece anlatamam dedi. Birden inledi ve görünmez başını görünmez ellerinin üstüne yaslayarak öne doğru yattı. "Kamp" dedi. Neredeyse ''Üç gündür hiç uyumadım. Bir iki saatlik uyuklamalar dışında. Bir an önce uyusam iyi olur. Şey, benim odamı al. Bu odayı al. Ama nasıl uyuyabilirim ki? Uyursam o kaçacak. Uf ne fark eder ki. O kurşun yarısı nasıl?'' diye sordu birden. ''Bir şey yok. Sadece sıyrık ve biraz kan.'' ''Ah Tanrım nasıl uykum var? Niye uyumuyorsun?'' Görünmez adam kampa bakıyormuş gibi döndü. Çünkü özellikle arkadaşlarım tarafından yakalanmak pek hoşuma gitmez. Kamp ürkerek yerinde sıçradı. Ne aptalım dedi görünmez adam gösterişli bir şekilde masaya vurarak. Fikri kafana ben soktum. Bölüm 18 Görünmez adam uyuyor. Ne kadar bitkin ve yaralı olsa da görünmez adam kempin onun özgürlüğüne saygı göstereceğine dair verdiği sözü kabul etmek istemedi. Yatak odasının iki penceresini de inceledi, storları açtı ve kempin oradan kaçmasının mümkün olabileceğine dair söylediklerini teyit etmek için sürgülü pencereleri kaldırdı. Dışarıda gece çok sessiz ve sakindi. Yeni ay yaylaların üzerine doğmak üzereydi. Bunların da birer özgürlük garantisi olabilecekleri konusunda kendini tatmin etmek için yatak odasının ve iki giyinme odasının kapılarının anahtarlarını da kontrol etti, sonunda tatmin olduğunu açıkladı. Şöminenin kelimelerinin üzerinde durdu. O sırada kem bir esneme sesi duydu. Kusura bakma dedi görünmez adam. Yaptıklarımı bu gece anlatamazsam. Ama çok yorgunum. Bu çok tuhaf. Şüphesiz korkunç. Ama inan bana kem. İddialarına rağmen bu son derece mümkün olan bir şey. Bir keşif yaptım. Bunu kendime saklamak niyetindeydim. Yapacağım. Bir ortağım olması gerekiyor ve sen, seninle öyle yapabiliriz. Ama yarın, şimdiyse Kemp uyumazsam ölecekmişim gibi geliyor. Kemp başı olmayan elbise parçasına bakarak odanın ortasında dikilip kalmıştı. Sanırım şimdi seni yalnız bırakmam gerekiyor dedi. Bu inanılmaz. Şu olan üç şeye bak. Bütün ön yargılarımı yerle bir ettiler. Çılgına dönebilirim. Ama hepsi gerçek. Senden öğrenebileceğim başka bir şey daha yok mu? Sadece iyi geceler dile dedi Griffin. İyi geceler dedi Kemp ve görünmez bir elle tokalaştı. Yan yana kapıya doğru gitti. Birden sabahlık ona doğru yürüdü. Anla beni dedi sabahlık. Bana engel olmaya ya da yakalamaya çalışmak yok. Yoksa Kemp'in ifadesi biraz değişti. Sana söz verdiğimi sanıyordum dedi. Kemp kapıyı arkasından yavaşça kapadı. Hemen ardından anahtar ona doğru döndü. Sonra yüzünde kıpırtısız bir şaşkınlık ifadesiyle orada dikilirken içeriden hızlı ayak sesleri giyinme odasının kapısına doğru geldi ve o kapı da kilitlendi. Kemp elini alnına vurdu. Rüya mı görüyorum? Bütün dünya mı çıldırdı? Yoksa ben mi? Güldü ve elini kilitli kapının üstüne koydu. Kendi yatak odamdan kovuldum. Hem de bariz bir saçmalık tarafından dedi kendi kendine. Merdivenlerin başına doğru yürüdü, sonra geri döndü ve kilitli kapılara baktı. Bu gerçek, dedi kendi kendine. Parmaklarıyla hafifçe morarmaya başlayan boynuna dokundu. İnkar edilemeyecek bir gerçek. Ama ümitsizce başını salladı, döndü ve aşağı indi. Yemek odasının lambasını yaktı, bir bro çıkardı ve bir şeyler mırıldanarak odada volta atmaya başladı. Arada bir kendi kendine tartışmaya başlıyordu. Görünmez dedi. Görünmez bir hayvan diye bir şey var mı? Denizde, evet, binlerce, milyonlarca, bütün o larvalar, bütün o küçük naupliuslar ve tomaryalar, bütün o mikroskobik yaratıklar, deniz anaları, denizde görünürden çok görünmeyen şey var. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Göllerde de. Bütün o tatlı su yaratıkları, renksiz, Yan şeffaf belte zerrecikleri. Ama havada? Hayır. Olamaz. Ama yine de niye olmasın? Bir insan camdan da olsa yine görünür olurdu. Düşünceleri birbirine girmeye başlamıştı. İçilen üç buranın dumanı görünmez mi oluyordu? Yoksa o daha konuşmaya başlamadan halının üzerinde beyaz bir güle mi dönüşüyordu? Sonrasında düşünceleri sadece bir sayıklamaya dönüşmüştü. Döndü, odadan çıktı ve küçük muayene odasına gidip oradaki gaz lambasını yaktı. Burası küçük bir odaydı çünkü Doktor Kemp yaşamını muayene ücretlerinden kazanmıyordu ve içeride o günün gazeteleri vardı. Sabahki gazete darmadağınık açılmış ve bir tarafa atılmış duruyordu. Gazeteyi kaptı, arkasını çevirdi ve Port Stow’daki denizcinin Bay Marvel'a öylesine bin bir zahmetle heceleye okudu. okuduğu İping'den tuhaf bir hikaye makalesinin başlığını okudu. Kemp, makaleye hızla bir göz attı. Sargılar için Kemp. Kılık değiştirmiş, gizleniyor. Kimse onun bu talihsizliğinin farkında değildi. Bu lahnat herifin numarası ne acaba? Gazeteyi elinden bıraktı ama gözleri hala aranmaya devam ediyordu. Ah diye inleyerek hala geldiği zamanki gibi katlı duran sen James gazeteye doğru atıldı. Şimdi doğru bir şeyler öğrenebiliriz dedi Doktor Kemp. Gazeteyi yırtarcasına hızla açtı, şimdi önünde bir çift sütün duruyordu. Başlık, Sussex'te bir köy toptan çıldırdı diyordu. Aman tanrım dedi Kemp. Hevesle bizim daha önce anlatmış olduğumuz, önceki öğleden sonra ipingde meydana gelen olaylar hakkında pek de olaylara inanmayan bir dille yazılmış bir makaleyi okumaya başlayarak. Sayfanın üst kısmında sabah gazetesindeki haber... Yeniden basılmıştı. Haberi tekrar okudu. Sağa sola saldırarak sokaklarda koşuşturdu. Jeffers Baygın. Bay Huckster büyük acı içinde. Hala ne gördüğünü anlatabilecek durumda değil. Papazın üzücü bir şekilde küçük düşürülmesi. Dehşetten yataklara düşen kadınlar. Paramparça pencereler. Bu olağanüstü hikaye muhtemelen uydurma. Ama basmamazlık edemeyeceğimiz kadar iyi. Kum grano. Gazeteyi bırakıp boş boş önüne bakmaya başladı. Muhtemelen uydurma. Sonra tekrar gazeteyi kaptı ve bütün meseleyi bir kez daha okudu. Ama şu serseri ne zaman ortaya çıkıyor ki? Ne halt yemeye bir serserinin peşinde koşuşturuyordu ki? Birden ameliyat masasının üzerine çöktü. Sadece görünmez değil bu adam dedi. Deli de. Cani. Şafağın soluk aydınlığı yemek odasının lamba ışığına ve Sigara dumanlarına karıştığında, Kemp hala bu akıl almaz olayı anlamaya çalışarak odanın içinde volta atıyordu. Baştan aşağı heyecan içinde olduğundan uyku tutmamıştı. Uykulu uykulu alt katı inen hizmetçileri onu orada bulmuşlar ve daha çok fazla çalışmaktan böyle hastalıklı bir hale düştüğünü düşünmüşlerdi. Kemp hizmetçilerine tuhaf da olsalar, son derece açık talimatlar vererek onlardan tepe köşkündeki çalışma odasında iki kişilik bir kahvaltı hazırlamalarını ve bodrum katıyla zemin katının dışına çıkmamalarını istemişti. Sonra sabah gazetesi gelene kadar yemek odasını arşınlamaya devam etmişti. Gazetede yazılanlar önceki akşamın haberlerinin doğrulanması ve Port Bardock'taki başka bir çarpıcı hikayenin son derece kötü bir şekilde anlatıldığı bir yazı dışında sadece laf kalabalığından ibaretti. Bu son hikaye Camping Shen kriketçilerde olanlar ve Marvel ismi hakkında bir fikir edinebilmesini sağlamıştı. ''Beni 24 saat boyunca zorla yanında tuttu.'' diye tanıklıkta bulunuyordu Marvel. İpin hikayesine de özellikle köyün telgraf hattının kesilmiş olması gibi bir takım küçük ayrıntılar eklenmişti. Ama görünmez adamla serseri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaracak hiçbir şey yoktu. Çünkü Bay Marvel ne o üç defter ne de ceplerine doldurduğu paralar hakkında bilgi vermişti. Hikayeye şüpheyle yaklaşan anlatım tarzları artık ortadan kaybolmuştu ve bir gazeteci ve muhabir sürüsü çoktan olayı dikkatle incelemeye başlamışlardı. Kemp, haberin her bir parçasını tek tek okumuş, sonra da hizmetçisini bulabildiği bütün sabah gazetelerini alıp gelmesi için dışarı yollamıştı. Sonra bu gazeteleri de bir nefeste okuyup bitirmişti. Gerçekten de görünmez bu adam dedi. Öfkesi de gittikçe çılgınlığa dönüşüyor gibi. Ya yapabilecekleri, ya yapabilecekleri, hem de üst katta kuş gibi özgür yatıyor. Ne halt edeceğim şimdi ben? Mesela şey yapsam vefasızlık etmiş olur muyum? Hayır. Köşedeki üstü dağınık duran küçük masanın yanına gitti ve bir not yazmaya başladı. Notun yarısını yazmışken onu yırtıp attı ve yeni bir not yazdı. Yazdıklarını tekrar okuyup üzerinde biraz düşündü. Sonra bir zarf aldı ve üzerine adres olarak Kolonol Aday Pert Bardock yazdı. Görünmez adam tam da kamp bunu yaparken uyandı. Öfkeyle uyanmıştı. Gelecek herhangi bir sese kulak kabartmakta olan kamp, birden onun pıtır pıtır ayak seslerinin yukarıdaki yatak odasında gezinmeye başladığını duydu. Sonra bir sandalyenin devrildiği ve lavabonun üzerindeki bardağın kırıldığı duyuldu. Kamp yukarı kata fırladı ve sabırsızca kapıyı çalmaya başladı. Bölüm 19 Bazı İlk Prensipler Soru ne diye sordu Kemp görünmez adam onu içeri altında. Hiçbir şey oldu yanıt. İyi ama Tanrı'nın cezası. Ya o şangırtı? Kendimi kaybetmişim dedi görünmez adam. Bu kolun böyle olduğunu unutmuşum. Acıdı. Sen de böyle şeylere yatkın sayılırsın. Öyleyim. Kemp odanın öbür tarafına giderek kırık cam parçalarını topladı. Dışarıda senin hakkındaki her şeyi öğrenmişler dedi Kemp. Elinde cam parçalarıyla dikilerek. İpingte olan bitenleri ve tepenin dibindekileri. Dünya görünmez vatandaşından haberdar ama kimse senin burada olduğunu bilmiyor. Görünmez adam bir küfür savurdu. Sırrın ortaya çıktı. Anladığım kadarıyla bu bir sırdı. Şimdi ne planladığını bilmiyorum ama elbette sana yardım etmek için can atıyorum. Görünmez adam yatağa oturup kaldı. Yukarıda kahvaltı hazır dedikken, mümkün olduğunca sakin bir şekilde konuşmaya çalışarak, tuhaf konuğunun istekli bir şekilde kalktığını görmek de onu memnun etmişti. Kemp tepe çıkan dar merdivenler boyunca önden giderek yolu gösterdi. Başka bir şey yapmadan önce dedi Kemp. Bu senin görünmezlik meselen hakkında birkaç şey daha öğrenmek istiyorum. Önemli bir şeyler konuşacak bir adam havasıyla sinirli sinirli pencereden dışarıya bir göz attıktan sonra oturmuştu. Griffin'in kahvaltı masasında oturduğu yere doğru baktıkça mucizevi bir şekilde havada duran bir sofra peçetesiyle görünmeyen dudaklarını silen başsız ve elsiz bir sabahlık vardı karşısında. Bütün bu olayın makuliyeti hakkındaki şüpheleri zihninin içinde bir yanıp bir sönüyordu. ''Yeterince basit ve yeterince de anlaşılır.'' dedi Garfin. Peçeteyi bir kenara koyup, görünmeyen başını görünmeyen eline yaslayarak. ''Şüphesiz, senin için öyledir ama.'' diye güldükem. ''Şey, evet, baştan bana da çok şaşırtıcı gelmişti, şüphesiz. Ama şimdi, yüce tanrım, ama daha seninle çok muhteşem şeyler yapacağız.'' Bu olayla ilk kez Chassel Stowe'da karşılaştım. Chassel Stov Londra'dan ayrıldıktan sonra oraya gitmiştim. Tıbbı bırakıp fiziğe geçtiğimi biliyorsun değil mi? Hayır. Şey, öyle yaptım. Işık beni büyülüyordu. Ah! Optik yoğunluk. Bütün bu mesele bulmacalardan oluşan bir ağ gibi. Çözümlerin içinde ulaşılmaz bir şekilde parıldadığı bir ağ gibi. Daha 22'sinde ve bilim aşkıyla dolu bir adam olarak dedim ki, hayatımı buna adayacağım, buna değer. 22'sindeyken ne kadar aptal adamlar olduğumuzu hatırlıyor musun? O zaman mı aptaldık, şimdi mi aptalız, dedik hem. Sanki bilgi insanı tatmin edebiliyormuş gibi. Ama çalışmaya başladım, köle gibi hiç durmadan. Çalışmaya ve bu konu üstüne düşünmeye başlayalı daha altı ay kadar olmuştu ki, Ağın deliklerinden birinin arasından bir ışık, kör edici bir ışıksızdı. Pikmentler ve ışığın kırılmasıyla ilgili genel bir kural, bir formül, dört boyutuda içeren geometrik bir ifade bulmuştum. Aptallar, sıradan insanlar, hatta sıradan matematikçiler böyle genel bir ifadenin bir moleküler fizik öğrencisi için ne anlama geldiğini tahmin bile edemezler. O defterlerde, o serserinin sakladığı defterlerde mucizeler, harika şeyler var. Ama bu daha bir yöntem değildi. Bu sadece bir yönteme sayesinde maddenin başka hiçbir özelliğini değiştirmeden, sadece bazı durumlarda rengini değiştirerek bir malzemenin katı ya da sıvı olsun havaya göre, pratik amaçlar söz konusu olduğunda doğal olarak havaya göre, olan kırılma katsayısını düşürmeyi mümkün kılacak bir yönteme ulaşmayı sağlayabilecek bir fikirdi. <gülüyor> dedi Kem, ''acayip ama hala tam anlayamadım. Böylece bir mücevheri değersiz bir taşa çevirebileceğini anlayabilirim ama bir insanın görünmez olması bunun çok ötesinde bir şey.'' ''Kesinlikle'' dedi Griffin. ''Ama şunu düşün, görünürlük görünür cisimlerin ışığın içinde hareketlerine bağlıdır. Bir cisim ışığı ya emer ya yansıtır ya da kırar ya da bunların hepsini birden yapar. Ne emer?'' Ne yansıtır ne de kırarsa kendisi görünür olamaz. Şeffaf olmayan kırmızı bir kutuyu örneğin rengi ışığın bir kısmını emip geri kalanını kırmızı kısmının tümünü sana yansıttığı için görürsün. Eğer ışığın herhangi bir kısmını emmeyip hepsini birden yansıtsa o zaman pırıl pırıl parlayan bembeyaz bir kutu olurdu. Gümüş Elmas bir kutu ne ışığın büyük bir kısmını emecek ne de üst yüzeyinden yansıtacak ama Işık orada burada, yüzeyler nerede uygun gelirse oralarda kırılacak ya da yansıyacak. Böylece elde edeceğim parlayan yansımalar ve geçirgenliklerden oluşan pırıl pırıl bir görüntü. Işığın iskeletine benzeyen bir şey olacaktır. Cam bir kutu, elmas kadar parlak ya da o kadar açıkça görünür olmayacaktır. Çünkü daha az kırılma ve yansıma olacaktır. Anladı mı bunu? Belirli bazı bakış açılarından camın arkasını son derece açık bir şekilde görmen mümkün olacaktır. Bazı cam çeşitleri diğerlerinden daha görünür olacaktır. Kristal bir kutu normal camdan daha parlak olacaktır. Çok ince normal camdan yapılmış bir kutuyu az ışıkta görmek çok zor olacaktır. Çünkü neredeyse hiç ışık emmeyecek ve çok azını yansıtıp kıracaktır. Ve eğer normal beyaz camdan bir levhayı suyun içine koyarsan, Hele bir de levhayı sudan daha yoğun bir sıvının içine koyarsan neredeyse tamamıyla gözden kaybolacaktır. Çünkü sudan cama geçen ışık çok az miktarda kırılıp yansıyacaktır ya da aslında hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. Aynı havaya sıktığın hava gazında ya da hidrojende olduğu gibi görünmez olacaktır. Üstelik kesinlikle aynı nedenden. Evet dedikem. Bu basit bir akıl yürütme ve doğru olduğunu bildiğim bir başka gerçek daha var. Bir cam levhayı parçalarsan ve döverek toz haline getirirsen, havadayken çok daha görünür hale gelir. Şeffaf olmayan beyaz bir toza dönüşür. Bunun nedeni toz haline getirme işleminin, camın yansıma ve kırılmaların olduğu yüzeylerin sayısını arttırmasıdır. Cam levhada sadece iki yüzey vardır. Tozda ise ışık, içinden geçtiği her cam parçacığında yansımaya ya da kırılmaya uğrar ve çok azı tozun içinden geçip gidebilir. Ama eğer beyaz toz haline gelmiş cam, suya konursa, anında gözden kaybolur. Toz haline getirilmiş camla suyun kırılma kasteleri, neredeyse aynıdır. Yani, ışık birinden ötekine geçerken, çok az kırılmaya ya da yansımaya uğrar. Camı kendisininkine yakın bir kırılma katsayısına sahip bir sıvının içine koyarak, görünmez hale getiriyorsun. Saydam bir cisim neredeyse aynı kırılma katsayısına sahip, Herhangi bir ortama konduğunda görünmez oluyor ve bir saniye daha düşünürsen, eğer kırılma katsayısı havanınkiyle aynı hale getirilirse, cam tozunun havanın içinde de gözden kaybolmasının sağlanabileceğini göreceksin. Çünkü o zaman ışık camdan havaya geçerken kırılma ya da yansıma olmayacaktır. Evet, evet dedi Kemp. Ama bir insan cam tozu değildir. Hayır dedi Griffin. Daha saydamdır. Saçma. Bunu bir doktor söylüyor ha. İnsan nasıl da unutuveriyor. 10 yılda gördüğün fiziği unuttun gitti mi? Saydam olup da öyle görünmeyen şeyleri bir düşünsene. Örneğin kağıt saydam liflerden yapılmıştır ve beyaz ve ışık geçirmez olmasının nedeni tam da cam tozunun beyaz ve ışık geçirmez olma nedeninin aynasıdır. Beyaz kağıdı yağla, parçacıklar arasındaki boşluktan yağla doldur, böylece yüzeylerde olanın dışında kırılma ya da yansıma olmayacaktır ve cam kadar saydam hale gelecektir. Üstelik sadece kağıt değil, pamuk lifi, keten lifi, yün lifi, ağaç lifi ve kemikler kemp, et, evet, saç tırnaklar ve sinirler kemp. Aslında kanın kırmızısı ve saçının siyah pigmenti dışında bir insanın bütün bedeni saydam, renksiz dokulardan oluşmaktadır. Azıcık bir şeydir birbirimizi görmemizi sağlayan. Bir canlının liflerinin büyük kısmı Sudan daha az saydam değildir. Aman tanrım! diye bağırdı Kem. Elbette! Elbette ya! Daha dün gece deniz larvalarını ve deniz analarını düşünüyordum. İşte şimdi beni anladın. Londra'dan ayrıldıktan bir yıl sonra yani altı yıl önce bütün bildiklerim ve aklımdakiler de bu kadardı. Ama bunları kendime saklamıştım. Çalışmamı korkunç dezavantajlar içinde yapmak zorundaydım. Hocam Oliver... Bilimsel bir hayduttu. Doğuştan gazeteci, fikir hırsızı bir adamdı. Sürekli beni gözlüyordu. Bilim dünyasındaki o sahtekarlıklar sisteminde bilirsin. Kesinlikle çalışmamı yayınlayıp benim kazandığım başarıyı paylaşmasına izin vermeyecektim. Çalışmaya devam ettim. Formülümü bir deneye, bir gerçeğe dönüştürmeye gittikçe daha fazla yaklaşıyordum. Hiçbir tanrı kuluna söylememiştim çünkü çalışmamı dünyaya gürültülü bir şekilde sunmaya, bir anda ünlü olmayı istiyordum. Pigmentlerin belirli boşlukları nasıl dolduracağı sorusunu da ele aldım ve birden, kasıtlı olarak değil de kazayla, fizyoloji ile ilgili bir keşif yaptım. Evet, kanın kırmızı rengini veren maddenin beyaz yani renksiz hale getirilebileceğini ve sahip olduğu bütün fonksiyonları gerçekleştirmeye devam edebileceğini biliyorsun. Kemp kuşkulu bir şaşkınlıkla aykırdı. Görünmez adam kalkıp küçük çalışma odasının içinde dolanmaya başladı. İstersen haykırabilirsin. O geceyi hatırlıyorum. Gece geç saatlerdi. Gündüzleri esneyip duran, aptal öğrencilerle uğraşmak zorunda kalıyordum. Ve o sıralar bazen şafağa kadar çalışıyordum. O fikir birdenbire mükemmel ve tas tavan bir şekilde aklıma geldi. Yalnızdım. Laboratuvar sessizlik içindeydi. Yukarıdaki ışıklar sessizce pırıl pırıl yanıyorlardı. Bütün önemli anlarımda hep yalnız olmuşumdur. Bir hayvanı, bir dokuyu saydam hale getirebilirsin. Görünmez yapabilirsin. Sadece pigmentler dışında her şeyi. Ben görünmez olabilirim dedim kendi kendime. Birden böyle bir bilgiye sahip bir albino olmanın ne demek olduğunun farkına vararak. Bu karşı konulmaz bir duyguydu. Yapmakta olduğum filtreleme işlemini bıraktım. Gidip o büyük pencereden yıldızlara baktım. Ben görünmez olabilirim diye tekrarladım. Bunu yapmak büyünün bile ötesine geçmek olacaktı ve ben içimde hiçbir şüphe olmadan bir insan için görünmezliğin sağlayabileceği bütün şeylerle gizem, güç ve özgürlükle dolu o muhteşem düşe bakıyordum. Sakıncalarını aklımdan bile geçirmiyordum. Bir düşünsene, ben bu kılıksız, yoksul, bir taşra kolejinde aptallara ders veren, oraya sıkışıp kalmış yardımcı öğretmeni birden bu düşteki insana dönüşebilirdim. Soruyorum sana kamp. Sen olsaydın, başka herhangi biri olsaydı kendini bu araştırmaya bağlayıp kalır mıydı? Üç yıl boyunca çalışıp üstesinden gelmeyi başardığım her zorlu dağın zirvesinde yeni bir dağ görünüyordu. Sonu gelmeyen ayrıntılar ve insanı çileden çıkaranlar. Sürekli seni gözleyen bir profesör, bir taşra profesörü şu senin çalışmayı ne zaman yayınlayacaksın diye sorup duruyordu sonu gelmek sizin. Ve o öğrenciler. Kasıntılı yaratıklar. Üç yıl boyunca çektim. Ve üç yıl gizlilik içinde beni çileden çıkaranlara katlanarak çalıştıktan sonra tamamlamanın imkansız olduğunu fark ettim. İmkansızdı. Neden? Bara dedi görünmez adam ve tekrar pencereye gidip dışarı izlemeye başladı. Sonra birden geri döndü. Moruğu soydum. Babamı soydum. Bara onun değildi. Ve ota kendini vurdu. Bölüm 20. Great Portland Street'teki evde. Kemp Birhan, bakışları penceredeki o baysız figürün sırrına takılmış kalmış halde sessizce oturmuştu. Sonra aklına gelen bir düşünceyle birden hareketlendi, ayağı fırladı, görünmez adamın kolunu yakaladı ve onun dışarıdaki manzaradan çevirdi. Yorgunsun dedi. Ve ben otururken sen ortalıkta dolanıyorsun. Benim sandalyeme otur. Kendi de Griffin'le en yakın pencere arasında bir yere yerleşti. Griffin bir süre sessizce oturdu. Sonra birden tekrar anlatmaya başladı. Chassel Stowe'daki kulübeden çoktan ayrılmıştım zaten dedi. O şey olduğunda. Geçen Aralık ayıydı. Londra'da bir oda tutmuştum. Gritportland Street yakınlarındaki bir gece kondu mahallesinde iyi işletilmeyen, kocaman bir pansiyonda büyük, eşyasız bir oda. Oda kısa zamanda, onun parasıyla aldığım araç gereçle dolmuştu. Çalışmam düzenli, başarılı gidiyordu. Yakında bir sonuca ulaşacak gibiydi. Bir ormanın içinden dışarı fırlamış ve birden anlamsız bir trajediyle karşı karşıya kalmış bir adam gibiydim. Onu gömmeye gittim. Aklım hala bu araştırmadaydı. Onun ismini korumak için parmağımı bile kımıldatmadım. Cenazeyi hatırlıyorum. Ucuz cenaze arabasını, kısacık töreni, Rüzgarlı tepenin don tutmuş eteklerini ve babam için son konuşmayı yapan eski kolej arkadaşını. Salya Sümük nezde olmuş, kılıksız, kapkara, sırtı bükülmüş yaşlı adamın biri. Bomboş kalmış eve yürüyerek geri dönüşümü hatırlıyorum. Bir zamanlar bir köy olan ve şimdi Alman müteahhitlerin parça parça arazilerde teneke evler çatarak kasabaya benzer çirkin bir şeye çevirdikleri yerlerden geçerek her tarafta yollar en sonunda tecavüze uğramış tarlalara çıkıyor ve moloz yığınlarında ve upuzun büyümüş ıslak yabani ot tarlalarında son buluyordu. Kendimi parlak, kaygan kaldırımda yürüyen kapkara, kasvetli bir figür olarak hatırlıyorum ve bütün bu mekanın sefil saygınlığından, çıkarcı ticarinden ne kadar uzak olduğuma dair hissettiğim o tuhaf duykuyu. Babam için birazcık bile özgün değildim. Bana kendi aptalca duygusallığının kurbanı olmuş gibi geliyordu. O günkü iki yüzlük ortamı cenazesine katılmamı gerektiriyordu. Yoksa bu meselem değildi aslında. Ama High Street'te yürürken, 10 yıl öncesinden tanıdığım bir kızla karşılaştım. Bir an için eski hayatım gözlerimin önünden geçti. İçimden bir şeyler beni dönüp onunla konuşmaya zorladı. Çok sıradan bir insandı. Eski mekanları ziyaret etmek her şey bir düş gibiydi. O zaman yalnız olduğumu, dünyadan ayrılıp ıssız bir yerlere geldiğimi hissetmemiştim henüz. Duygularımın kaybolduğunun farkındaydım. Ama bunu her şeyin genel anlamsızlığına yormuştum. Döndüğümde odama tekrar girmek, gerçekliğin geri dönüşü gibiydi. İşte tanıdığım ve sevdiğim şeyler bunlardı. İşte araç gereçler, deney takımları hazır bekliyorlardı. Artık geriye pek bir zorluk kalmamıştı. Ayrıntıların ayarlanmasının dışında. Sana er ya da geç anlatacağım kemp. bütün o karmaşık işlemleri. Ama şimdi bu konulara girmemize gerek yok. Hatırlamak istediğim için hatırladığım birkaç nokta dışında çoğu o serserinin sakladığı defterlerde şifrel olarak yazılmıştırıyor. O herifi yakalamalıyız. O defterleri geri almalıyız. Ama işin ana safhası, kırılma kastayısı düşürülecek olan saydam nesneyi, daha sonra sana doğru dürüst anlatacağım bir tür hava titreşiminin Dalga yayan iki merkezinin arasına yerleştirmekten oluşuyor. Hayır, röntgen titreşimleri değil. Bu türden, benimkinden başka tanımlanan titreşim var mı bilmiyorum. Yine de yeterince açıkça ortadalar. İki küçük dinamoya ihtiyacım olmuştu. Bunları da ucuz bir gaz motoruyla çalıştırıyordum. İlk deneyimi beyaz bir yün kumaş parçası ile yapmıştım. Yün parçasının yumuşak, beyaz ışıltılar arasında titreşini, sonra da bir durum halkası gibi yavaş yavaş dilinip, Ortadan kayboluşunu izlerken halimi görmeliydin. Bunu yaptığıma inanamıyordum. Elimi boşluğun üzerine koydum. Güm parçası her zamanki katılığıyla orada duruyordu işte. Beceriksizce tuttuğum için yere düşürdüm. Tekrar bulmak beni epey uğraştırdı. Sonra çok tuhaf bir olay oldu. Arkamda bir miyavlama sesi duydum. Döndüğümde pencerenin dışındaki su deposunun kapağının üstünde bistik içinde incecik bir beyaz kedi gördüm. Aklıma bir fikir geldi. Her şey hazır efendim diyerek pencereye gittim, açtım ve yavaşça kediyi çağırdım. Mırlayarak geldi içeri. Zavallı hayvan açlıktan ölmek üzereydi. Ona biraz süt verdim. Bütün yiyeceğim odanın dışındaki bir dolapta duruyordu. Sütünü içtikten sonra etrafı koklayarak odanın içinde gezinmeye başladı. Belli ki kendini evinde hissetmeye çalışıyordu. Görünmez kumaş parçası, Biraz keyfini bozmuştu. Nasıl tısladığını bir görmeliydin. Ama onu tekerlekli karyolamın yastığının üzerine yatırarak rahat etmesini sağladım. Sonra kendi kendisini yalamaya başlamasını sağlamak için onu biraz yağladım. Sonra da işlemden mi geçirdin? Evet, onu işlemden geçirdim. Ama bir kediye ilaç vermeye çalışmanın şakaya gelir tarafı yok, Kemp. Ve işlem başarısız oldu. Başarısız mı? İki açıdan. Pençeler ve Kedilerin gözlerinin arka tarafındaki o pigment zımbırtısı. Neydi adı? Yüzünden. Biliyor musun? Tapetum. Evet, tapetum. Orası olmadı. Kanını beyazlatacak maddeyi verip başka bir takım şeyler de yaptıktan sonra hayvana afyon verdim ve üzerinde uyumakta olduğu yastıkla beraber aygıtların üzerine yerleştirdim. Her şey yavaş yavaş silinip kaybolduktan sonra geriye gözlerinden iki küçük iz kaldı. Tuhaf. Tarih bile edemem. Sargılara sarılmış ve bağlanmıştı elbette. Böylece onu emniyete almıştım. Ama kafası hala dumanlıyken uyanıp kederli kederli miyavlamaya başladı ve birileri gelip kapıyı çaldı. Bu alt kattaki yaşlı kadındı. Benim bir kediyi keserek ne yaptığımdan şüphelenmişti. Hayatta beyaz bir kediden başka bir şeyi olmayan ayyaş suratlı yaşlı bir yaratık. Bir parça pamuğu biraz klorofom döktüm ve kediyi bayılttım. Sonra da kapıyı açtım. Bir kedi sesimi duydum diye sordu. Benim kedim mi? Burada değil dedim çok parça İnanmamış görünüyordu ve başını uzatarak arkamdan odaya bakmaya çalıştı. Odam kuşkusuz onun için yeterince tuhaftı. Çıplak duvarlar, perdesiz pencereler, tekerlekli karyola, yola, duran gaz motoru ve titreşim noktalarının vızıltısı ve insanın burnunu yakan o hafif kloroform kokusu. Sonunda tatmin olmak zorunda kalıp geri döndü. Ne kadar sürdü diye sordukem, Kemp. 3-4 saat kadar. Kedi için. En son kemikleri, kirişleri ve yağları gitti. Ve renkli tüylerinin uç kısımları. Dediğim gibi gözün arka tarafı nasıl rengarenk bir maddeden yapıldıysa gitmek bilmedi. İş bitmeden çok önce dışarıda gece çökmüştü. Donuk gözleri ve pençeleri dışında bir şey görünmüyordu. Gaz motorunu durdurdum, hala baygın yatan hayvanı elimle yoklayıp buldum ve okşadım. Sonra çok yorgun olduğum için onu görünmez yastığın üzerinde bırakıp yatmaya gittim. Bir türlü uyku tutmuyordu. Öylece bir amacı olmayan bir takım şeyler düşünerek, kafamda deneyi tekrar tekrar yeniden yaparak ya da ateşler içinde çevremdeki şeylerin bulanıklaşıp kaybolduğu düşler görerek yatakta uyanık uzanıyordum. Sonunda üstünde durduğum yerde kayboluyordu. Böylece o bildik, iğrenç bir şekilde düşüp durduğum kabusun içine düştüm. Saat iki gibi kedi miyavlayarak odada dolanmaya başlamıştı. Onunla konuşarak susturmaya çalıştım. Sonra ışıkları yakmaya karar verdim. Işığı yaktığımda yaşadığım şoku hatırlıyorum. Ortada sadece yemyeşil parlayan yuvarlak gözler vardı. Etraflarındaysa hiçbir şey yoktu. Kediye biraz süt verebilirdim ama sütüm kalmamıştı. Susmaya niyeti yoktu. Kapının önünde oturup miyavlamaya başlamıştı. Yakalamaya çalıştım, Aklıma onu pencereden dışarı atmak gibi bir fikir gelmişti. Ama yakalamak mümkün değildi. Ortadan kaybolmuştu. Sonra odanın değişik yerlerinden miyavlamaya başladı. Sonunda pencereyi açtım ve üzerine doğru atıldım. Sanırım sonunda gitmişti. Bir daha onu görmedim. Sonra... Tanrı bilir niye, tekrar babamın cenazesini ve o kasvetli, rüzgarlı yamaçları düşünmeye başlayarak gün ağrana kadar yattım kaldım. Uyumaya çalışmanın yararsız olduğunu anlayarak ve çıkarken kapımı kilitleyerek sabah vakti sokaklarda dolaşmaya çıktım. Şimdi dışarıda gezen görünmez bir kedi mi var yani dedi Kemp. Ölmediyse hala dedi görünmez adam, niye olmasın? Niye olmasın dedi Kemp. Kesmek istememiştim. Büyük olasılıkla ölmüştür dedi görünmez adam. Dört gün sonra hayattaydı biliyorum. Great Tetchfield Street'teki bir ızgardan aşağı düşmüştü. Çünkü ızgaranın başında miyavlama sesinin nereden geldiğini anlamaya çalışan bir kalabalık görmüştüm. Bir dakikaya yakın bir süre sessiz kaldı. Sonra birden yeniden anlatmaya başladı. Değişinden önceki sabahı çok canlı bir şekilde hatırlıyorum. Great Portland Street'ten yukarı çıkmış olmalıyım. Albany Street'teki kışlıyı hatırlıyorum ve atlı askerlerin dışarı çıkışlarını ve sonunda kendimi Primrose Hill'in tepesinde güneşte oturmuş ve çok hasta ve tuhaf hissederken bulmuştum. Güneşli bir ocak günüydü. Bu yılki kardan önceki o güneşli ayaz günlerden biriydi. Yorgun beynim içinde bulunduğum durumu formüle etmeye, bir hareket planı yapmaya çalışıyordu. Şimdi hedefim neredeyse avucumun içindeyken, ona ulaşmanın ne kadar kifayetsiz olacağını fark etmek beni şaşırtmıştı. Gerçekten bitmiştim. Neredeyse dört yıl boyunca durmaksızın çalışmanın o yoğun stresi beni artık herhangi bir şey hissedemeyecek konumda bırakmıştı. Hissizleşmiştim. Acı içinde ilk araştırmalarımın coşkusunu, beni gizlice babamın ak düşmüş saçlarının toprağa gömülüşünü planlamaya bile edebilmiş olan keşif tutkusunu hatırlamaya çalışıyordum. Hiçbir şey fayda etmiyor gibiydi. Açık bir şekilde bunun çok çalışmaya ve uykusuzluğa bağlı geçici bir durum olduğunu veya ilaçla ya da dinlenmekle enerjimi toplayabileceğimi görebiliyordum. Açıkça düşünebildiğim tek şey bu işin artık sonuca erdirilmesi gerektiğiydi. Bu sabit fikir hala tüm benliğimi kaplamış halde duruyordu. Bu kısa süre içinde olmalıydı. Çünkü paran bitmek üzereydi. Etrafıma, oynayan çocuklarla ve onları izleyen kızlarla dolu yamaca baktım ve görünmez bir adamın hayatta sahip olabileceği bütün o fantastik avantajları düşünmeye çalıştım. Bir süre sonra sürünerek eve vardım. Biraz yemek yiyip kuvvetli bir dost striklin aldım ve düzeltilmemiş yatağımın üzerinde elbiselerimle uzanarak uykuya daldım. İnsanın içindeki uyuşukluğu atmak için striklin çok güzel bir ilaç kemp. Şeytan gibi dedi camp. Şişeye konmuş taş devri adamı gibi. Aşırı derecede zindeleşmiş ve biraz daha gergin uyandım. Biliyor musun nasıl bir şey? Biliyorum o durumu. Ve kapıyı çalan birileri vardı. Sorular sorup tehditler yağdıran ev sahibimle uzun gri bir palto ve yağlı terlikler giymiş yaşlı bir leh Yahudisiydi bunlar. Gece boyunca bir kediye işkence etmişim. Eminmiş. Yaşlı kadının dili yerinde durmamıştı anlaşılan. Olup biten her şeyi öğrenmekte inat ediyordu. Bu ülkede hayvanları kesmeye karşı çok sert yasalar vardı. Ona inanmalıydım. İçeride kedi olduğunu inkar ettim. Sonra küçük gaz motorunun titreşimleri evin her yerinden duyuluyormuş. Öyle dedi. Bu doğruydu. Elbette. Yanımdan geçerek odaya girdi. Alman gümüşü gözlüğünün camlarının ardından etrafı incelemeye başladı. Birden sırrımla ilgili bir şeyler öğrenebileceğini düşünerek dehşete kapıldım. Onunla ayarlamış olduğum damıtma aracı gereci arasında durmaya çalışıyordum ve bu sadece onun daha da meraklanmasına yol açmıştı. Ne yapıyordum? Niye böyle yalnızdım ve gizli gizli çalışıyordum? Yasal mıydı bu? Tehlikeli miydi? Normal kira dışında bir şey ödemiyordum. Onun pansiyonu çok saygıdeğer bir evdi. Biraz kötü şöhretli bir mahallede olsa da. Birden sinirlerim boşaldı, ona dışarı çıkmasını söyledim. İtiraz etmeye, içeri girmeye hakkı olduğuna dair bir takım laflar gevelemeye başladı. O anda onun yakasından tuttum, bir şeyler yırtıldı. Ev sahibim de döne döne kendi koridoruna fırladı, kapıyı çarpıp kilitledim ve titreyerek bir yere oturdum. Dışarıda gürültü kopardı, ben ilgilenmedim ve bir süre sonra uzaklaştı. Ama bu her şeyi krize sokmuştu. Ne yapacağını, hatta neler yapabilecek gücü olduğunu bile bilmiyordum. Yeni bir daireye taşınmak gecikme anlamına geliyordu. Üstelik sadece 20 pound kadar param kalmıştı. Çoğu da bankadaydı. Ve taşınmayı karşılayamazdım. Ortadan kaybolmak. Buna karşı koymam mümkün değildi. Sonra bir soruşturma yapılacak, odam yağmalanacaktı. Çalışmanın açığa çıkması ya da tam sonuca ulaşmak üzereyken yarıda kalması olasılığını düşününce sinirlenip hareketlendim. Notlarla dolu 3 defterim ve çek defterimle Şimdi o serserinin elinde bunlar dışarı fırladım ve bunları en yakındaki postaneden Great Portland Street'teki bir paket ve mektup taşıma şirketine gönderdim. Dışarı çıkarken sessiz olmaya çalışmıştım. İçeri girerken ev sahibimin sessizce yukarı çıkmakta olduğunu fark ettim. Kapının kapandığını duymuş olmalıydı sanırım. Merdiven sahanlığında arkasından koşarak geldiğimi fark ettiğinde sıçrayarak yana çekilişini görsen gülerdin. Ben yanından geçip giderken bana baka kalmıştı. Kapımı çarparak kapatırken bütün evi titrettim. Ayaklarını sürüye sürüye benim kata kadar çıktığını biraz duraklayıp sonra tekrar aşağı indiğini duydum. Hemen hazırlıklarının üzerinde çalışmaya başladım. O akşam ve geceliğin her şeyi bitirmiştim. Kanın rengini yok eden ilaçların insanı hasta eden uyutucu etkisi altında otururken kapı üst üste çalındı. Ses kesildi, ayak sesleri uzaklaştı ve geri geldi. Sonra kapı tekrar çalınmaya başladı. Kapının altından bir şey, mavi bir kağıt atmaya çalışıyorlardı. Sonra kızgınlıktan patlayarak kalktım, gittim ve kapıyı sonuna kadar açtım. Şimdi ne var? diye sordum. Ev sahibimdi. Elinde çıkarılma uyarısı ya da ona benzer bir şey vardı. Kağıdı bana doğru tuttu, ellerimde tuhaf bir şey gördü sanırım ve gözlerini yüzüme doğru kaldırdı. Bir an için ağzı açık kala kaldı. Sonra anlaşılmaz bir şeyler bağırdı, mumla yazıyı elinden düşürdü. Karanlık koridorda el yordamıyla merdivenlere doğru seyirtti. Kapıyı kapayıp kilitledim ve aynanın yanına gittim. O zaman dehşete düşmesinin nedenini anladım. Yüzüm bembeyazdı, kireç gibiydi. Ama her şey çok korkunçtu. Acı çekeceğimi beklemiyordum. İşkenceyle dolu, ıstıraplı, hastalıklı ve baygın bir gece geçirdim. Denim alev alev yanıyordu. Bütün bedenim alev almış gibiydi ama dişlerimi sıkıyordum. Oracıkta öylece korkunç bir ölü gibi yatıyordum. Şimdi kedinin klorofon verene kadar niye öyle inlediğini anlayabiliyordum. Odamda yalnız ve kimsenin ilgisini çekmeden yaşadığım için şanslıydım. Hıçkırı hıçkırı ağladığım, inlediğim ya da kendi kendime konuştuğum zamanlar oluyordu. Ama dayandım. Bayılmışım. Karanlıkta bitkinlik içinde uyandım. Acı sona ermişti. Kendimi öldürmekte olduğumu düşündüm ama umurumda değildi. O sabahki şafağı, ellerimin buzlu cam gibi oluşunu ve sonunda artık saydamlaşan göz kapaklarımı kapasam da ellerimin içinden odamın hastalıklı dağınıklığını görebileceğim noktaya gelinceye kadar güneş yükseldikçe daha berrak ve daha ince hale geldiklerini görmenin o tuhaf dehşetini asla unutmayacağım. Kollarım ve bacaklarım cam gibi olmuştu. Kemiklerim ve atar damarlarım silinip kaybolmaya başlamış ve küçük beyaz sinirler gitmişti. Dişimi sıktım ve sonuna kadar orada yatmaya devam ettim. Sonunda tırnaklarımın ölü hücrelerden oluşan uçları kalmıştı. Soluk ve beyaz bir renkte Ve bir de parmaklarımın üstündeki kahverengi asit lekesi. Zar zor kalktım. Başta kundaktaki bir bibe kadar acizdim. Görmediğim bacaklarımın üzerinde yürümeye çalışıyordum. Güçsüz ve çok açtım. Gidip tıraş aynamda boşluğa baktım. Gözlerimin retinalarının arkasında iyice zayıflamış, sistem bile daha silik görünen bir pigment dışında hiçbir şey kalmamıştı. Görebilmek için masaya dayanıp anımı aynaya bastırmak zorunda kalmıştım. Ancak çılgıncasına bir çabayla kendimi araç gelişlerin yanına sürükleyip işlemi tamamlayabildim. Bütün sabah uyudum. Gözlerime gelen ışığı kesmek için çarşafı üstüme çekerek öğleye doğru yine bir kapı sesiyle uyandım. Gücümü yeniden toplamıştım. Oturup dışarıya dinledim ve bir fısıltı duydum. Ayağı fırladım ve mümkün olduğunca gürültü etmemeye çalışarak araç gelişlerimi sökerek bağlantılarının tahmin edilebilmesini önlemek için odanın içini dağıtmaya başladım. O sırada kapı tekrar çalındı ve sesler duyuldu. Önce ev sahibimin sesi, sonra iki kişinin daha. Zamanı kazanmak için yanıt verdim. Görünmez kumaş parçası ile yastık geldi elime, pencereyi açıp onları su deposunun kapağının üstüne fırlattım. Pencereyi açarken kapıdan şiddetli bir gürültü geldi. Biri kilidi kırma düşüncesiyle kapıya yüklenmiş olmalıydı. Ama birkaç gün önce taktığım kaim sürgüler onu engellemişti. Yine de bu beni ürkütmüş ve sinirlendirmişti. Titremeye ve alericeli hareket etmeye başladım. Odanın ortasına birkaç kağıt parçası, saman, paket kağıdı gibi şeyler yağdım ve gazı açtım. Kapıya deli gibi vurmaya başlamışlardı. Kibritleri bulamıyordum. Öfkeyle ellerimi duvara vurmaya başladım. Gazı tekrar kapattım. Pencereden su deposunun kapağın üstüne çıktım. Çok yavaşça pencereyi indirdim ve olacakları izlemek için oturdum. Görünmez ve güvenlikteydim. Ama öfkeden titriyordum. Kapının tahtalarından birini yardıklarını gördüm. Kısa bir süre sonra sürgülerin vidalarını söküp atmışlar ve açık kapı aralığında dikiliyorlardı. Bunlar ev sahibim ve biri 20, diğeri de 23 ya da 24 yaşında yapılı genç adamlar olan iki üvey oğluydu. Onların arkasında da alt kattaki o yaşlı catı karı müsveddesi çırpınıp duruyordu. Odanın bomboş olduğunu gördüklerinde şaşkınlıklarını tahmin edebilirsin. Genç adamlardan biri hemen pencereye atıldı, açtı ve dışarı baktı. Etrafı izleyen gözleri ve kalın dudaklı sakallı yüzü yüzümün 30 santimetre ilerisine kadar gelmişti. Neredeyse o aptal suratına vuracaktım. Ama yumruklarımı sıkarak kendimi tuttum. Doğrudan benim içimden bakıyordu. Onun yanına gelen diğerleri de aynı şekilde içimden bakıyorlardı. Yaşlı adam gidip yatağın altını araştırdı. Sonra hepsi birden dolaba doğru koşuşturdular. Eski nazi dili ve Londra lehçesi karışık bir dille uzun uzun tartışmak zorunda kaldılar. Sonunda benim onlara yanıt vermediğime hayal güçlerinin onları aldattığına karar verdiler. Pencerenin dışında oturmuş bu dört kişiyi çünkü yaşlı bayan da içeri girmiş bir kedi gibi şüpheyle etrafına bakarak benim davranışlarımın kafasında yarattığı bilmeceyi çözmeye çalışıyordu. İzlerken sinirim geçip yerini tuhaf bir gurur duygusuna bırakmaya başlamıştı. Bozuk dilinden anlayabildiğim kadarıyla yaşlı adam yaşlı bayanla benim hayvanları keserek denen yapan biri olduğum konusunda anlaşmıştı. Oğulları bozuk bir İngilizce ile benim bir elektrikçi olduğumu ve dinamolar ve radyatörlerle ilgilendiğimi söyleyerek buna karşı çıkmışlardı. Sonradan fark ettiğim gibi ön kapıyı sürgülemiş olsalar da benim gelebileceğimi düşünerek korkuyorlardı. Yaşlı bayan dolabın ve yatağın altını araştırdı. Gençlerden biri de bacaya hava giriş çıkışını kontrol eden tahtayı kaldırıp bacadan yukarı baktı. Aynı evde kaldığımız kiracılardan biri, karşı odayı bir kasapla paylaşan seyyar meyve sebze satıcısı Sahanlık'ta belirdi. Onu da içeri çağırıp anlaşılmaz bir şeyler konuştular. Birden iyi eğitimli bir açık gözün eline düşerlerse, radyatörlerin sırrının açığa çıkmasına çok yardımcı olabileceklerini fark ettim ve bir fırsatını kollayarak odaya girdim. Ve küçük dinamolardan biri üzerinde durmakta olduğu diğerinin üzerinden devirerek iki aleti de parçaladım. Sonra daha onlar düşen dinamonun tangırtısını açıklamaya çalışırlarken odadan dışarı sıvıştım ve yavaşça alt kata indim. Salonlardan birine gittim ve onlar aşağı inene kadar bekledim. Hala bir şeyler iddia edip tartışıyorlardı. Hepsi de odamda korkunç bir şeyler bulamadıkları için Düş kırıklığına uğramış ve bana saygı duymuş olmanından dolayı da küçük bir şaşkınlık içinde görünüyorlardı. Sonra bir kutu kibrit alarak tekrar yukarı çıktım. Kağıtlarla süpüntülerden oluşan yığını yaktım, sandalyeleri ve yatak takımlarını da ateşin yanına koydum. Kavuçuk bir boruyla gazı da ateşin bulunduğu yere yönelttim ve odaya son bir kez elimi sallayarak veda ettikten sonra oradan ayrıldım. Evi ateşe mi verdin diye bağırdı Kem. Ateşe verdim. İzlerimi gizlemenin tek yolu buydu. Hem şüphesiz sigortalıdır, ön kapının sürgülerini sessizce açtım ve sokağa çıktım. Görünmezdim ve görünmezliğin bana verdiği olağanüstü avantajların farkına yeni yeni varmaya başlıyordum. Kafam şimdiden artık serbestçe şey yapabileceğim bütün o çılgınca ve muhteşem şeylerin planlarıyla kaynamaya başlamıştı. Bölüm 21 Oxford Street'te İlk kez aşağı inerken ayaklarımı göremediğim için hiç beklemediğim bir zorluk yaşamıştım. Aslında iki kez tökezlemiştim ve sürgüyü tutmaya çalışırken de alışık olmadığım bir beceriksizlik vardı üzerimde. Ama aşağı bakmayarak sokağın zemininde yeterince düzgünce yürümeyi başarmıştım. Diyebilirim ki mutluluktan kendimden geçmiş gibiydim. Kendimi körlerle dolu bir kentte, ses çıkarmayan elbiseler içinde, yalın ayak sessizce yürüyen, görebilen bir adam gibi hissediyordum. Birden içimde insanlara şaka yapıp ürkütmek, adamların sırtına vurup kaçmak, şapkalarını kafalarından düşürmek ve bu olağanüstü avantajımla genel anlamda eğlenmek için şiddetli bir arzu duymuştum. Ama daha Great Portland Street'te, eşyalarım buradaki büyük kumaş mağazasının hemen yanındaydı, yeni varmıştım ki bir şangırtı koptu ve bir şey arkandan şiddetle çarptı. Arkama dönünce soda şişelere dolu bir küfe taşıyan ve şaşkınlıkla taşıdığı yüküne baka kalmış bir adam gördüm. Darbe gerçekten çok canımı yakmıştı ama adamın şaşkınlığında öyle dayanılmaz bir şey vardı ki yüksek sesle gülmeye başladım. Şeytan küfenin içinde dedim ve birden küfeyi elinden çekip aldım. Adam küfeye hakim olamayarak bıraktı ben de bütün o yükü havaya savurdum. Ama bir meyhane'nin önünde duran salak arabacının biri, birden küfeye doğru koşturmaya başladı. İleri doğru uzattığı parmakları çok canımı yakan bir şiddetle beni kulağımın altından yakaladı. Bütün o yükü şangır şungur arabacının üzerine bırakıverdim. Sonra etrafımı saran bağırışlar ve ayak sesleriyle dükkanlardan çıkan insanları, durup kalan arabaları görünce kendi kendime ne yaptığımın farkına vardım ve aptallığımı homurdanarak sırtımı bir dükkanın vitrine dayadım ve karışıklıktan sıvışıp kaçmaya hazırlandım. Bir an içinde kalabalığın içinde sıkışıp kalabilir ve sonunda kaçınılmaz olarak keşfedilebilirdim. Kasap çırağını iterek yanından geçtim. Şans eseri o da onun yana etip geçen içliğe bakmak için dönmedi. Sonra da arabacının dört tekerlekli arabasının arkasından sıvıştım. Meseleyi sonradan nasıl hallettiklerini bilmiyorum. Mutlu bir tesadüf eseri bomboş olan yol boyunca koşturdum ve Olayın bende uyandırdığı yakalanma korkusuyla nereye gittiğime pek bakmadan tam da Oxford Street'in akşamüstü kalabalığına daldım. Kalabalığın akışına karışmaya çalıştım ama benim giremeyeceğim kadar sıktı. Bir saniye sonra ayaklarıma basıp geçmeye başlamışlardı. Yolun kenarındaki su arığına girdim ama buradaki taşların sertliği de ayaklarımı acıtıyordu ve hemen ardından yavaş yavaş giden iki tekerlekli bir arabanın oku kürek kimimin altından sertçe dürtüp geçti ve bana zaten yeterince ciddi bir şekilde örselenmiş olduğumu anımsattı. Sendeleyerek faytonun önünden çekildim, çırpınırcasına bir hareketle bir bebek arabasının altında kalmaktan kurtuldum ve kendimi arabanın arka tarafında buldum. Yerinde bir düşünce beni kurtardı. Araba yavaşça ilerlerken ben de maceramın aldığı şekil karşısında şaşkınlık içinde tüylerim diken diken olmuş, arabanın zaten içinde bulunduğum dümen suyunda onu izlemeye başladım. Sadece tüylerim diken diken olmamıştı. Tir tir de titriyordum. Havanın açık olduğu bir ocak günüydü. Ben anadan doğma haldeydim ve yolun üzerine kaplayan ince çamur tabakası da dolmak üzereydi. Şimdi bana çok aptalca geliyor ama o zaman saydam da olsam hala hava durumundan ve hava durumunun bütün sonuçlarına etkilenebilir olduğumu hesaba katmamıştım. Sonra aklıma parlak bir fikir geldi. Koşup yetiştim ve faytona atladım. Böylece ürkmüş bir halde titreyerek, nezlinin ilk belirtileriyle burnumu çekerek ve sırtımın ortasındaki çürükleri de gittikçe daha fazla hissetmeye başlayarak Oxford Street boyunca arabayla gittim ve sonra da Tottenham Court Road'tan geçtim. İçinde bulunduğum ruh hali daha 10 dakika önce içinde yüzdüğüm duygulardan o kadar farklıydı ki. Hepsi bu görünmezlik yüzündendi. O anda aklımdaki tek düşünce bu vardayı nasıl atlatacağımdı. Madhiss'in yanından yavaş yavaş geçiyorduk ki elinde 5-6 tane sarı etiketli kitap bulunan uzunca bir kadın benim faytona el salladı. Ona yakalanmamak için tam zamanda dışarı atladım. Bu arada kaçarken bir tramvay vagonunu Kırpah ile sıyırıp geçtim. Yolun ortasından Bloomsbury meydanına doğru koşturmaya başladım. Niyetim müzeyi geçince kuzeye dönmek ve böylece daha sakin olan bölgeye ulaşmaktı. Dayanılmayacak kadar üşümemiştim. Ama içinde bulunduğum durumun tuhaflığı sinirlerimi o kadar bozmuştu ki, koşarken kendi kendime sızlanıyordum. Meydanın kuzey köşesinde Eczacılar Derneği'nin binasından küçük beyaz bir köpek vırladı ve burnu yerde hemen bana yöneldi. Daha önce farkına varmamıştım. Gören bir adamın zihni için gözleri ne anlama geliyorsa, bir köpeğin burnu da onun zihni için aynı anlama geliyor. Köpekler bir insan kokusunun hareketini, İnsanların birbirlerini gördükleri gibi algılıyorlar. Bu hayvan da havlamaya, atlayıp zıplamaya ve benim gördüğüm kadarıyla açık seçik bir şekilde beni fark etmiş olduğunu göstermeye başladı. Sırtımın üstünden geriye baka baka Great Russell Street'ten geçtim ve daha neye doğru koşmakta olduğumu fark edemeden Montague Street'te biraz yol katettim. Sonra boru gibi bir müzik sesi duydum ve caddenin ilerisine doğru baktığımda Russell meydanından çıkmış yaklaşan kızıl gömlekli bir grup insan ve önlerinde Selamet Ordusu'nun bayrağını gördüm. Yolun ortasında şarkılar söyleyenler ve kaldırımlarda onlarla alay edenlerden oluşan böyle bir kalabalığın arasından geçmeyi umut edemezdim ve geri dönüp evden tekrar uzaklaşmaktan da korktuğum için o an içinde bir karar vererek müzenin parmaklıklarına bakan bir evin beyaz basamaklarına tırmandım ve kalabalık geçene kadar orada bekledim. Şans eseri köpek de Bandu'nun sesini duyunca durdu. Bir an tereddüt etti sonra kuyruğunu kısarak tekrar bulums böreği meydanına doğru kaçtı. Böylece ve istenmeden yapılan bir ironiyle ''Ne zaman göreceğiz yüzünü onun?'' diye bangırdayarak geldi Bandu. Kalabalığın gelgitleri yanımdaki kaldırımı süpürüp geçene kadar bitip tükenmez bir zaman geçmiş gibi geldi bana. Güm güm güm diye yankılanıyordu etrafı titreten davulun sesi. O an henüz yanındaki parmaklıkların yanında duran iki afacanı fark etmemiştim. Gördün mü? dedi biri. Neyi gördün mü? dedi diğeri. İşte şu ayak izlerini, yalın ayak. Çamurda ayağının bırakacağı izler gibi. Aşağı baktım ve ufaklıkların durmuş, yeni beyazlatılmış basamaklarda bıraktığım çamurlu ayak izlerine bakmakta olduklarını gördüm. İnsanlar geçerken onları dirsekleyip itip kakıyorlardı ama iyice karışan akılları ayak izlerine takılıp kalmıştı. Güm güm güm. Ne zaman? Güm göreceğiz. Güm yüzünü. Güm güm. Yalın ayak bir adam bu basamaklardan çıkmış olmalı. Yoksa ben de bir şey bilmiyorum dedi biri. Bir daha da inmemiş. Ayakları da kanıyormuş. Kalabalığın büyük bir kısmı geçmişti. Şuraya bak et, dedi dedektiflerden genç olanı. Hayret dolu tiz bir sesle ve doğrudan ayaklarımı işaret etti. Aşağı baktım ve o anda ayaklarımın sıçrayan çamurların çizdiği bir kabatastak halinde belli belirsiz görünür gibi olduğunu gördüm. Bir an için taş kesilip kaldım. Vay amma acayip şey dedi büyük olanı. Çok acayip. Tam ayak hayaleti gibi bir şey değil mi? Biraz tereddüt etti sonra da bir edini ileri doğru uzatarak yaklaştı. Oğlanın ne yakaladığını merak eden bir adam damladı. Sonra da bir kız. Oğlan bir saniye içinde bana dokunacaktı. İşte o zaman ne yapmam gerektiğini fark ettim. Bir adım attım. Oğlan bir çığlık atarak geri kaçtı. Hızlı bir hareketle kendimi yandaki evin revakına attım. Ama ufak olan hareketleri izleyebilecek kadar keskin gözlüydü ve ben daha basamaklardan inip kaldırıma çıkamadan yaşadığı anlık şaşkınlıktan çıkmış ve ayakların duvardan atlayıp geçtiğini bağırmaya başlamıştı. Öbür evin önüne doğru koşturdular ve alt basamakta ve kaldırımın üstünde benim yeni ayak izlerimin belirdiğini gördüler. ''Ne oluyor?'' diye sordu biri. ''Ayaklar! Bakın! Koşan ayaklar!'' Peşimden koşan üçlü dışında yoldaki kalabalık Selamet Ordusu'nun ardından akıyordu ve bu yalnızca beni değil takipçilerimi de engelliyordu. Bir delikanlının üzerine yuvarlanma pahasına aradan sıyrıldım ve bir an sonra ayak izlerimin peşinden gelen 6-7 kadar şaşkın insanla Russell meydanındaki yuvarlağın çevresinde dönüyorduk. Açıklama yapacak vakitleri olmamıştı. Yoksa bütün kalabalık peşimde olabilirdi. İki kez köşelerin etrafında hızla döndüm. Üç kez yolu boydan boya koşup izlerimin üstünde geri döndüm. Ve sonunda ayaklarım ısınıp kuruyunca çamurların izleri kaybolmaya başladı. Nefes alacak bir aralık buldum ve ayaklarımı ellerimle silip temizledim. Böylece çamurlardan tamamen kurtuldum. Beni kovalayanları son gördüğümde belki bir düzüne kadarlık küçük bir gruptular. Şaşkınlıkla Travistock meydanındaki bir su birikintisine bastığımda oluşan, yavaşça kurumakta olan bir ayak izini, onlara belki de Crusoe'nun yalnızlığının farkına varışı kadar ayrık ve anlaşılmaz gelen bir ayak izini inceliyorlardı. Bu koşuşturma birazcık olsun ısınmamı ve o taraflarda daha az kalabalık olan yolların oluşturduğu labirentte yoluma devam ederken cesaretimin biraz daha yerine gelmesini sağlamıştı. Sırtım kas katı olmuş ağrıyordu. Boğazımı sıkan arabacının parmakları yüzünden bademciklerim acıyordu. Tırnakları boynumun derisini çizmişti. Ayaklarım aşırı derecede ağrıyordu ve birindeki küçük bir kesik yüzünden toparlıyordum. Kör bir adamın yaklaştığını tam zamanında gördüm ve keskin duyularıyla beni fark etmesinden korktuğum için toparlayarak kaçtım. Bir iki kez kazayla birilerine çarptım ve insanları kulaklarında çınlayan Anlaşılmaz küfürlerle şaşkın bıraktım. Sonra yüzüme sessizce ve yavaşça düşen bir şey çarptı. Meydanın etrafı yavaş yavaş yağan kar tanelerini oluşturduğu ince bir örtüyle kaplandı. Üşütmüştüm ve ne kadar tutmaya çalışırsam çalışayım arada bir hapşırmayı engelleyemiyordum. Ve karşıma çıkan havaya dikilmiş burnuyla meraklı meraklı etrafı koklayan her köpek beni dehşete düşürüyordu. Sonra koşuşan adamlar ve oğlanlar geldi, önce biri sonra diğerleri koşarken de bağırışıyorlardı. Bu bir yangındı. Benim pansiyonun olduğu tarafa koşuyorlardı. Caddenin aşağısına doğru bakınca çatıların ve telefon tellerinin üzerinde yükselen kapkara bir duman kütlesiyle karşılaştım. Benim pansiyon yanıyordu. Benim elbiselerim, benim araç gerecim, aslında beni Great Portland Street'te bekleyen çek defterimle üç ciltlik not defterlerin dışında Sahip olduğum her şey oradaydı. Yanıyorlardı. Kendi gemimi yakmıştım. Hangi adam yapardı ki bunu? Her yer alevler içindeydi. Görünmez adam durdu ve düşünmeye başladı. Kemp asabi bir ifadeyle pencereden dışarı bir göz attı. Evet, dedi. Devam et. Bölüm 22 Alışveriş Merkezi'nde Böylece geçen Ocak ayında etrafımı sarmaya başlayan ve eğer üstümde birikmeye başlarsa beni ele verebilecek bir kar fırtınasıyla yorgun, üşümüş, acı içinde anlatılamayacak kadar sefir bir halde ve görünmezlik yeteneğime hala inanıyor olsam da eskisinin ancak yarısı kadar güvenerek anıma yazılmış bu yeni yaşamıma başladım. Ne bir sığınağım ne elimde bir şey ne de dünya yüzünde kendisine güvenebileceğim bir insan vardı. Sırrımı açıklamak işimi bitirirdi beni sadece ortalıkta gösterilecek nadir bir şey haline getirirdi. Beni sadece ortalıkta gösterilecek nadir bir şey haline getirirdi. Yine de aklımdan, yanından geçenlerden birine yaklaşıp anlatmak ve kendimi onun merhametine bırakmak da geçmiyor değildi. Ama yaklaşma çabalarımın uyandıracağı dehşeti ve o zalimce şiddeti de çok iyi biliyordum. Cadede herhangi bir plan yapamadım. Tek amacım kardan korunacak bir barınak bulmak, üstüme başıma bir şeyler bulup ısınmaktı. Ondan sonra plan yapabilmeyi umut edebilirdim. Ama benim için, görünmez adam için bile dizi dizi Londra evleri içine giremeyeceğim şekilde kilitli, sürgülü, mandallı duruyorlardı. Önümde açıkça görebildiğim tek bir şey vardı. Kar fırtınasının ve gecenin bana getireceği soğuk ve sefalet. Sonra aklıma parlak bir fikir geldi. Goward Street'ten Tottenham Court Road'a çıkan yollardan birine döndüm ve kendimi Omniums'un her şeyi, Et bakkaliye, kumaş, mobilya, giysi, hatta yağlı boya resimler bile satın alabileceğin o büyük alışveriş merkezinin önünde buldum. Bilirsin orayı, tek bir mağaza değil de labirent gibi koca bir mağazalar yığını. Kapıları açık bulacağımı düşünmüştüm ama kapalıydılar. Ben geniş giriş kapısının önünde beklerken dışarıda bir yük arabası durdu ve üniforma giymiş bir adam şapkasında Omnium yazan şu tipleri bilirsin. Kapıyı gürültüyle açtı. İçeri girmeyi başardım ve matadan aşağı doğru inerek kurdeler eldivenler, çoraplar ve bunun gibi şeyler satılan bir kısımda burası. Piknik sepetlerine ve hasır mobilyalara ayrılmış daha geniş bir bölüme geldim. Ama burada kendimi güvende hissedemiyordum. Sağa sola gidip gelen insanlar vardı. Yukarı katlardan birinde onlarca, yüzlerce karyolanın bulunduğu büyük bir bölüme rastlayıncaya kadar endişeyle ortalıkta dolaşıp durdum. Sonunda karyoluların ilerisinde katlanmış yün şiltelerden oluşan kocaman bir yığın arasında dinlenebileceğim bir yer buldum. Buranın ışıkları şimdiden yanmış ve yeterince sıcaktı. Kapanış saati gelene kadar ortalıkta dolanan dükkan sahipleri ve müşterilerden oluşan 2-3 gruptan da gözlerimi ayırmadan olduğum yerde kalmaya karar verdim. O zaman diye düşünüyordum. Masadan yiyecek ve giyecek çalabilir ve hazır böyle kamuflajlı haldeyken de ortakta dolanıp mağazanın kaynaklarını araştırmaya, mesela bir yatağın üzerinde uyumaya bakabilirdim. Bu kabul edilebilir bir plan gibi görünüyordu. Düşüncem kendimi sargılar içinde olsa da, yüzüme bakılabilecek bir hale getirmek için giysi edinmek, biraz para almak, sonra defterlerimi ve paketlerimi beni bekledikleri yerden almak, bir yerlerde bir pansiyon bulup, görünmezliğin diğer insanlar karşısında bana kazandırdığı bütün avantajları tam manasıyla anlayabilmek için İnceden inceye yeni planlar yapmaktı. Kapanış saati yeterince çabuk gelmişti. Pencerelerin storlarının kapandığını ve müşterilerin kapıya doğru yürümeye başladıklarını fark ettiğimde, çinteler üzerinde yerimi alalı daha bir saat geçmiş olamazdı. Sonra bir grup cevval delikanlı, kayda değer bir çeviklikle dağılmış olan malları toplamaya başladılar. Kalabalık azalmaya başlayınca, yattığım yerden çıkmış, ve dikkatlice mağazanın daha az ısız olan bölgelerine doğru uzak olmuştum. Delikanlıların ve genç kızların gün boyunca sergilenen malları ne kadar çabuk verdiklerini görmek beni gerçekten şaşırtmıştı. Mallarla dolu bütün o kutular, asılı duran kumaşlar, dantel kordonlar, bakkaliye kısmındaki tatlı kutuları, ıvır zıvır sergileri indirilip katlanıyor, düzenli kaplara yerleştiriliyordu. Dükkanın içine alınmayan her şeyin de üzerine örtülen çuval bezi gibi kaba bir kumaştan örtüleri vardı. En sonunda bütün sandalyeler ters çevrilip tezgahların üzerine konuyor, zemini boşaltıyorlardı. Bu gençlerin her biri işini bitirdiği anda yüzlerinde daha önce bir tezgahtarın yüzünde çok az rastladığım bir canlılık ifadesiyle kapıya doğru koşturuyordu. Sonra etrafa talaş saçan ve ellerinde kovalarla süpürgüler taşıyan bir sürü genç geldi. Yollarına çıkmamak için sıvışmak zorunda kaldım. Bu sırada topuklarıma talaşlar battı. Bir süre boyunca işi bitmiş ve ışıkları söndürülmüş kısımlarda dolaşırken süpürgelerin seslerini duymaya devam ettim. Sonunda mağaza kapanalı en azından bir saati geçtikten sonra kilitlenen kapıların sesleri duyuldu. Ortalığı sessizlik kapladı ve kendimi yalnız başıma alışveriş merkezinin kocaman ve karma karışık dükkanları, galerileri ve sergi salonları arasında dolanırken buldum. Ortalık çok sessizdi. Bir ara... Toten'ın Court Road tarafındaki girişlerden birinin yanından geçtiğimi ve yoldan geçenlerin topuklarının tıpırtılarını dinlediğimi hatırlıyorum. İlk ziyaret ettiğim yer çorapların ve eldivenlerin satıldığı yerdi. Ortalık karanlıktı ve bir kibrit bulabilmek için deli gibi aranmak zorunda kaldım. Sonunda küçük bir kasar tezgahın çekmecesinde buldum. Sonra bir mum bulmam gerekti. Bir sürü paket kağıdı yırtıp birkaç çekmece ve kutu yağma etmek zorunda kaldım. Ama sonunda aradığım şeyi buldum. Kutunun üstündeki etikette kuzu yünü donlar ve kuzu yünü adetler yazıyordu. Sonra da çoraplar, kalın bir yün atkı aldım. Ardından da giyim mağazasına giderek pantolon, gündelik bir ceket, palto ve bir şapka, kenarları aşağı doğru çekilen katip tarzı bir şapka aldım. Kendimi yeniden insan gibi hissetmeye başlamıştım. Bir sonraki düşüncem de yiyecek olmuştu. Yukarı katta yiyecek içeceklerin bulunduğu bir bölüm vardı. Oradan biraz soğuk et aldım. Semaverde biraz kahve kalmıştı. Gaz ocağını yakıp kahveyi yeniden ısıttım. Hepsi birden pek de kötü değildi. Sonra ortalıkta battaniye arayarak dolanırken sonunda bir kuş tüyü yorgan yığınına razı olmak zorunda kalacaktım. Bir sürü çikolata ve meyve şekerlemesi olan bir bölüme rastladım. Benim için yeterli olandan çok daha fazlası vardı aslında ve... Biraz da beyaz burgonya şarabı buldum. Bu bölümün yanında bir oyuncak bölümü vardı. Aklıma parlak bir fikir geldi. Birkaç tane yapay burun buldum. Palyaço burnu gibi. Bilirsin işte. Ve koyu renk bir gözlük bulmayı düşündüm. Ama Omnius'ta gözlük satılan bir kısım yoktu. Burnum da aslında sorun olacaktı. Daha önce boyamayı düşünmüştüm. Ama bulduğum burun aklımın peruklara, maskelere ve bunun gibi şeylere takılmasına neden olmuştu. Sonunda bir kuş tüyü yorgan yılının üstünde kaldım. Çok sıcak ve rahattı. Uykuya dalmadan önceki son düşüncelerim, değişimden beri düşündüğüm en akla yakın şeylerdi. Fiziksel olarak sükunet içindeydim. Bu zihnimi de etkilemişti. Sabahleyin bulduğum beyaz bir sargı ile yüzümü sararak, üzerinde giysilerimle fark edilmeden savaşabileceğimi, aldığım paralarla gözlük ve bunun gibi şeyler alabileceğimi ve böylece kılık değiştirme işini tamamlayabileceğimi düşünüyordum. Sonunda şu son birkaç günde gerçekleşen bütün o fantastik olaylarla ilgili karma karışık rüyalara gömüldüm. Rüyamda o çirkin Bodur Yahudi ev sahibimin kendi oğlaraında bağırıp çağırdığını, iki oğlunun şaşkınlıkla bakındıklarını ve o buruşuk yaşlı kadının kedisini sorarken iyice yağmur yumru olmuş suratını gördüm. Sonra yine kumaşın kaybolduğunu gördüğüm andaki o tuhaf duyguyu hissettim. Böylece yine o rüzgarlı yamacın oraya burnunu çekip duran yaşlı rahibin külden küle, topraktan toprağa diye mırıldandığı, babamın üstü açık duran mezarının başına geldim. Sen de, dedi bir ses, birden ben de mezara doğru çekilmeye başladım. Çırpındım, bağırdım, yaz tutanlara yakardım. Ama onlar taş kesilmiş gibi cenaze törenini izlemeye devam ediyorlardı. Yaşlı rahip de öyle, bütün hain boyunca mızırdanmayı ve burnunu çekip durmayı hiç kesmemişti. Görünmez ve duyulmaz olduğumu fark ettim. Karşı konulması mümkün olmayan o kudretler beni kıskıvrak yakalamışlardı. Acıyla kıvrandım. Mezarın kenarına doğru çekildim. Ben içine düştüğüm sırada tabut içi bomboşmuş gibi çınladı ve arkamdan kürek dolusu çakıl taşlarının üstüme indiğini hissettim. Kimse bana kulak vermiyordu. Kimse beni fark etmiyordu. Çırpınarak uyandım. Londra'nın o soluk şafağı sökmüştü. Ortalığı pencerelerin stolarından süzülen grimsi soğuk bir ışık kaplamıştı. Oturdum, bir an için bu tezgahlarla top top sarılmış mal küpeleri, yorgan ve yastık yığınları, demir sütunlarla dolu bu devasa apartmanın neresi olabileceğini kavrayamadım. Sonra yavaş yavaş hatırlamaya başladığım sırada konuşan insanların seslerini duydum. Sonra binanın epey alt kısımlarında, stoların şimdiden açıldığı bir bölümün daha aydınlık ışığında İki adamın yaklaşmakta olduğunu gördüm. Ayağı fırlayarak kaçacak bir yerler aradım. Tam bu sırada hareketlerimin çıkardığı sesler onların beni fark etmesine neden oldu. Bana kalırsa sadece sessizce ve çabucak kaçan bir figür görmüş olmalılar. Kim o diye bağırdı biri. Orada kal diye bağırdı diğeri. Hızlı bir köşeye döndüm ve 15'inde sırık gibi bir delikanlıyla burun buruna yüzümün görünmediğini unutma geldim. Bağırmaya başladığı sırada onu devirip geçtim, yanından hızla uzaklaştım. Başka bir köşeden daha döndüm ve yerinde bir ilhamla kendimi yüzüstü bir tezgahın arkasına attım. Bir an sonra yanımdan koşarak geçen ayak sesleri ve herkes kapıları tutsun diye bağıran, neler olduğunu soran ve birbirlerine beni nasıl yakalayacaklarını söyleyen sesler duydum. Yerde yatarken korkudan aklım başımdan gitmiş gibiydi. Ama biraz tuhaf görünse de o anda çoktan yapmış olmam gerektiği gibi giysilerimi çıkarabileceğim aklıma gelmemişti. Sanırım giysilerimle kaçacağıma karar vermiş olduğum için de bu ve aklıma başka bir şey gelmiyordu. Sonra aşağıdan o tezgahlar silsilesinin oradan bir bağırış geldi. İşte orada ayağa fırladım, tezgahtan bir sandalye kaptım ve sandalyeyi havada döne döne bağıran o salanın üzerine attım. Döndüm, bir köşeye döndüğüm anda bir başkasıyla karşılaştım. Onu da fırıldak gibi döne döne yolladım ve merdivenlere koştum. Ayakta kalmayı başardı. ''Hey!'' diye bağırdı ve hemen ardından merdivenlere tırmanmaya başladı. Merdivenlerin yukarısında yığılmış bir sürü şu parlak renkli çömlek gibi şeylerden vardı. Neydi onların adı? ''Resimli çömlekler'' diye uydurduk hem. ''Hah, resimli çömlekler. Şey, üstteki basaman orada döndüm, uzanıp yığından bir tane aldım ve Üstüme doğru gelirken onun salak kafasına geçirdim. Bütün o çömlek yığını paldır küldür aşağı indi. Her taraftan koşuşturan ayak sesleri ve bağırışlar gelmeye başladı. Yiyecek içecek satılan bölüme doğru koşturdum. Oradan da aşçıya benzeyen beyazlar içinde bir adam vardı. O da kovalamacıya katılmıştı. Ümitsizce son bir dönüş yaptım ve kendimi lambalar ve hırdavatların arasında buldum. Bu bölümün tezgahının arkasına geçtim ve aşçımı beklemeye başladım. Kovalayanların en önünde bana doğru atıldığında bir lambayı midesine indirdim. Aşçığı yere düştü, ben de tezgahın arkasına çömeldim ve yapabildiğimce çabuk bir şekilde gizlerimi çıkarıp atmaya başladım. Falto, ceket, pantolon, ayakkabılar hepsi tamamdı da kuzu yünü bir atlet insana derisi gibi yapışıyor. Daha fazla adamın gelmekte olduğunu duydum. Aşçım tezgahın öbür tarafında sersemlediğinden ya da korkudan ağzını bıçak açmadan yatıyordu. Bir kez daha ağaçların arasından zorla çıkarılan bir tavşan gibi fırlayıp kaçmak zorunda kaldım. Bu taraftan memur bey diye bağırdığını duydum birinin. Kendimi yine Karyola'nın olduğu depoda bir gardırop yığının ucunda buldum. Gardıropların arasında koşturmaya başladım, yere kapaklandım. Yerde hiç bitmeyecekmiş gibi yuvarlanıp uğraşarak atletimi çıkarmayı başardım ve tekrar özgür bir adam olarak ayağa kalktım. Nefes nefese kalmış ve korkmuştum. Çünkü... Polisle dükkancılardan üçünün köşenin oradan bana doğru geldiklerini görmüştüm. Don'la atlete doğru atıldılar ve pantolonu yakaladılar. Ganimetini ortalığa dökmeye başlamış dedi genç adamlardan biri. Buralarda olmalı. Ama buna rağmen beni bulamadılar elbette. Bir süre giysilerimi kaybetmemenden olan kötü talime söylenerek beni yakalamaya çalışmalarını izledim. Sonra gıda bölümüne gittim. Orada bulduğum birazcık sütü içtim ve İçinde bulunduğum durumu düşünmek için ateşin yanına oturdum. Kısa bir süre sonra iki çırak geldi ve olanlar hakkında heyecanlı heyecanlı ve tıpkı kendileri gibi aptalca konuşmaya başladılar. Ganimetlerimi abartarak anlatmalarını ve nerelerde olduğum hakkındaki diğer spekülasyonları dinledim. Sonra yine planlar yapmaya başladım. Binanın üstesinden gelinmesi mümkün olmayan zorlukları, özellikle de şimdi herkes uyanık hale gelmişken dışarıya herhangi bir ganimet taşımama izin vermiyordu. Bir paket yapıp, üzerine adres yazmanın mümkün olup olmayacağına bakmak için depoya indim. Ama fişleme sistemini anlayamadım. Saat 11 gibi, kar daha yağarken erimeye başladığı ve havada da dünden daha güzel ve birazcık daha ılık olduğundan, emporiyumdan umudu kesip tekrar dışarı çıktım. Bir şeyler yapma arzumla öfkeden çılgına dönmüştüm ve Kafamda da nasıl hareket etmem gerektiğine dair en ufak bir fikir yoktu. Bölüm 23. Dururiz Sokağında. Ama şimdi anlamaya başlamışsındır dedi görünmez adam. Ne kadar zor bir durumda olduğumu, ne bir barınağım, ne de üstüme giyecek bir şeyim vardı. Giysi bulmak bütün avantajlarımı bir kenara etmek, kendimi tuhaf ve korkunç bir şey haline getirmek demekti. Hiçbir şey yiyemiyordum çünkü yemek, karnımı henüz hazmedilmemiş bir şeyle doldurmak duhaf bir şekilde kendimi yeniden görünür hale getirmek demek olacaktı. Bunu hiç düşünmemiştim, dedi Kemp. Ben de, kar bana diğer tehlikeleri de hatırlatıyordu. Karda dışarı çıkamazdım. Üzerimde birikip beni ortaya çıkarabilirdi. Yağmur da beni ıslak bir insan müsveddesine, havada parıldayan bir insan yüzeyine, bir hava kabarcığına çevirebilirdi. Ve sis. Siste daha da bulanık bir kabarcık olurdum. Bir yüzey gibi, İnsan bedenini andıran yağlı bir parıltı gibi olurdum. Üstelik Londra havasının içinde dolanıp durdukça topuklarım kirleniyor, havadaki is ve toz tenime yapışıyordu. Bu yüzden ne zaman görünür hale gelebileceğimi de bilemiyordum. Ama uzun sürmeyeceği de açıkça ortadaydı. Bu iş Londra'da olmayacaktı. Great Portland Street tarafındaki Gecekondu mahallelerin oraya gittim ve kendimi daha önce kaldığım caddenin ucunda buldum. Caddenin yarı yolunda ateşe verdiğim evin hala tüten dumanlarına bakan kalabalık yüzünden o tarafa doğru gitmedim. O anda en acil sorunum giysi bulmaktı. Yüzüme ne yapacağım konusu ise kafamı karıştırıyordu. O sırada şu her şeyin gazete, şeker, kırtasiye, vakti geçmiş Noel saçmalıkları ve benzeri bir sürü şey satıldığı küçük dükkanlardan birinde bir dizi maske ve yapma burun gördüm. O sorunun da çözülmüş olduğunu anladım. Bir anda izlemem gereken yolu fark etmiştim. Döndüm artık amaçsızca dolanmıyordum. Ama kalabalık yollardan kaçınmak için dolambaçlı yollardan geçerek sahilin kuzeyindeki arka caddelere doğru gittim. Çünkü tam olarak nerede olduğunu çıkaramasam bile o bölgedeki dükkanlarda tiyatro kostümleri gibi şeyler olduğunu hatırlıyordum. Hava soğuktu. Kuzey giden caddelerde keskin bir rüzgar esiyordu. Kimseye yakalanmamak için hızlı hızlı yürüyordum. Karşıdan karşıya her geçişim tehlike, gördüğüm her yaya tetikte izlenmesi gereken bir şey demekti. Bedford Street'in üst tarafında yanından geçmek üzere olduğum bir adam birden bana doğru dönmüş ve üstüme gelmiş, beni yola, neredeyse de yoldan geçen bir faytonun tekerleklerinin altına savurmuştu. Arabacı sonunda bir şeylerin ona çarptığına karar vermişti. Bu çarpışma sinirlerimi o kadar bozmuştu ki Covent Garden Market'e gittim ve Orada menekşe satılan bir tezgah yanındaki sessiz bir köşede nefes nefese titreyerek oturdum. Yeniden soğuk aldığımı ve hapşırıklarım dikkati çekmesin diye bir süre sonra dışarı çıkmam gerektiğini fark ettim. Sonunda aradığım şeye kavuşmuştum. Dururiz sokağı yakınlarında arka yollardan birinde pis örümcek ağları içinde vitrini cicili bicili giysiler, Taklit mücevherler, peruklar, terlikler, tiyatro maskeleri ve tiyatro ile ilgili fotoğraflarla dolu küçük bir dükkan. Eski moda, alçak tavanlı ve karanlık bir dükkandı bu. Üzerindeki ev de dört kat boyunca karanlık ve kasvetli bir şekilde yükseliyordu. Pencereden içeriği gözledim, kimseyi görmeyince de içeri girdim. Kapı açılınca madeni bir çan şıngırdadı. Kapıyı açık bıraktım. Bomboş bir kostüm sehpasının etrafından dolanarak açılır kapanır bir boy aynasının arkasındaki bir köşeye doğru yürüdüm. O sırada bir odadan uzun adımlarla gelen birinin ağır ayak seslerini duydum. Dükkanın aşağı tarafında bir adam belirdi. Artık planlarım tam anlamıyla kesinleşmişti. Bir şekilde eve girmeyi, yukarıda kendime saklanacak bir yer bulmayı, fırsatını kollamayı ve her şey sakinleştiğinde dükkanın içinde bir peruk, maske, gözlük ve kostüm aramayı ve belki biraz tuhaf da olsa yine de kabul edilebilir bir görünümle kendimi dışarıdaki dünyaya atmayı kuruyordum. Hazır buradayken elbette evde para varsa onları da çalabilirdim. Dükkana giren adam kısa, zayıf yapılı, kambur, çatık kaşlı biriydi. Çok uzun kolları ve çok kısa çarpık bacakları vardı. Anlaşılan bir yemeğin ortasında gelmiştim. Bir şeyler bekler gibi bir ifadeyle dükkanın içine bakındı bu da dükkanı boş görünce önce şaşırmasına sonra da öfkelenmesine neden oldu. Lanet olası veletler dedi. Sokağa bakılmaya çıktı. Bir dakika içinde geri döndü. Kapıyı kin dolu bir havayla tekmeleyip ve homurdanarak tekrar evin kapısına doğru yürüdü. Onun peşinden gitmek için öne doğru çıktım. Hareketimin çıkardığı sesi duyduğu anda adam birdenbire durdu kaldı. Ben de durdum. Kulağının keskinliği beni çok korkutmuştu. Kapıyı çarparak yüzüme kapadı. Tereddüt içinde kala kalmıştım. Birden ayak seslerinin geri döndüğünü duydum ve kapı tekrar açıldı. Henüz tatmin olamamış biri gibi dikilerek dükkana bakmaya koyuldu. Sonra kendi kendine bir şeyler mırıldanarak tezgahın arkasına baktı ve birkaç eşyanın arkasını inceledi. Sonra da şüpheyle kala kaldı. Evin kapısını açık bırakmıştı. Ben de içerideki odaya sıvıştım. Acayip görünümlü küçük bir odaydı burası. Kötü bir şekilde döşenmişti ve köşede de bir sürü büyük maske vardı. Masanın üstünde yarım kalmış kahvaltısı duruyordu. O ne Tanrı'nın cezası çileden çıkarıcı bir şey diken Kahvenin kokusunu burnuma çekip orada dikilerek içeri gelip yemene devam edişini izlemek. Yemek yiyiş tarzı da insanın asabını bozuyordu. Küçük odaya biri yukarı biri de aşağı giden üç kapı açılıyordu. Ama hepsi de kapalıydı. O orada olduğu sürece... Odadan çıkamazdım. Sürekli tetikte olduğu için kıpırdayamıyordum bile. Sırtımdan aşağıda bir hava akımı vuruyordu. İki kez tam zamanında hapşırımı tutmuştum. Gördüklerim karşısındaki duyularım çok tuhaf ve alışılmışın dışındaydı ama bütün bunlar için gerçekten yorgundum. Ve yemeğini bitirmeden çok önce de sinirlenmeye başlamıştım. Ama sonunda yemeğe bir son vermiş ve dilencilere yakışır yemek takımlarını çaydanlığın durduğu o kara teneke tepsinin üzerine koyarak ve hardal lekeli yemek örtüsünün üzerindeki ekmek kırıntılarını toplayarak bütün bu şeyleri yanında götürmüştü. Elindekiler kapıyı arkasından kapamasına engel olmuştu ki öyle yapacaktı. Hayatımda işi gücü kapıları kapamak olan böyle bir adam görmedim. Ben de onu izleyerek yer altındaki çok pis bir mutfağa ve yanındaki bulaşık odasına indim. Onun bulaşık yıkamaya başlamasını memnuniyetle izledim. Sonra orada kalmamın bir anlam olmadığını düşünerek ve tuğla kaplı zemin ayaklarımı üşüttüğünden yukarı kata döndüm ve ateşin yanına onun sandalyesine oturdum. Ateşin alevleri azalmıştı. Ben de hiç düşünmeden biraz kömür attım. Bu ses onu anında yukarı getirdi. Gözlerini dört açarak etrafa bakmaya koyuldu. Odanın içinde aranmaya başladı. Bir ara bana dokunmasına ramak kalmıştı. Bu aranıştan sonra bile tatmin olmuş gibi görünmüyordu. Kapı aralığında durdu ve aşağı inmeden önce son bir kez daha etrafı kontrol etti. Bana o küçük arka odada asırlarca beklemişim gibi geldi ve sonunda gelip yukarı kata kapıyı açtı. Onu yakalamayı ucu ucuna başardım. Merdivenlerde ansızın durdu, öyle ki neredeyse ona bindiriyordum. Kafasını çevirip tam sırtımın ortasına bakarak ve etrafı dinleyerek dikildi. Yemin ederim, dedi. Uzun, kıllı elini alt dudağının üzerine koymuştu, gözleri merdivenlerde bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Sonra biraz homurdandı ve tekrar yukarı çıkmaya başladı. Elini bir kapının tokmağına koymuştu ki, yüzünde yine o aynı öfkeli ifadeyle durdu. Onun etrafındaki hareketlerimin çıkardığı belli belirsiz sesleri fark etmeye başlamıştı. Adamın şeytani bir şekilde keskin kulakları olmalıydı. Birden öfkeye kapıldı. Eğer bu evde biri varsa diye bağırdı yemin etmeye başlayarak ama tehdidini söylemeden bıraktı. Elini cebine soktu, aradığı şeyi bulmayı başaramadı. Hızla yanından geçerek gürültüyle ve hırçınlıkla etrafa çarpa çarpa aşağı indi. Ama ben onun arkasından gitmedim. O geri dönene kadar merdivenin başında oturdum. Çabucak geri döndü, hala homurdanıyordu. Odanın kapısını açtı ve ben daha içeri girmeyi başaramadan suratıma kapattı. Ben de evi araştırmaya karar verdim ve mümkün olduğunca sessiz bir süre etrafı kolaçan ettim. Ev çok eski ve yıkılmak üzere gibiydi. O kadar rutubetliydi ki çatı arasındaki duvar kağıtları duvarlardan soyuluyordu ve ortalığı fareler kaplamıştı. Kapı tokmaklarının bazıları sıkışmıştı. Bunları açmaya korkmuştum. Araştırdığım bazı odalar mobilyasızdı. Diğerleri de görünüşünden anladığım kadarıyla ikinci el olarak satın alınmış tiyatro ile ilgili ıvır zıvırla doluydu. Adamın odasının yanındaki bir odada bir sürü eski püskü elbise buldum. Elbiseleri eşelemeye başladım ve sabırsızlığım yüzünden adamın kulaklarının apaçık ortada olan keskinliğini unuttum. Sinsi sinsi gelen bir ayak sesi duydum ve tam zamanında yukarı bakarak adamın dikkatle ortalığa devrilmiş yığını gözlediğini ve elinde eski tip bir altı patlar tuttuğunu gördüm. O hayretten ağzı açık kalmış halde şüpheyle etrafına bakınırken ben hiç kımıldamadan dikildim. Bu o olmalı dedi yavaşça. Lanet kadın. Sessizce kapıyı kapattı ve hemen ardından anahtarın kilidin içinde döndüğünü duydum. Sonra ayak sesleri uzaklaştı. Birden içeride kilitli kaldığımı fark ettim. Bir dakika kadar ne yapmam gerektiğini bilemedim. Kapıdan pencerenin yanına sonra da oradan kapının yanına yürüdüm. Aklım karışmış halde dikildim kaldım. Birden her yerimi bir öfkeseli kapladı. Ama başka bir şey yapmadan önce gisleri incelemeye karar verdim ve ilk denemem ile üst taraftaki raflardan birindeki bir yığını aşağı indirdim. Bu onu geri getirdi. Öncekinden de öfkeli haldeydi. Bu kez bana gerçekten dokundu. Şaşkınlıkla geriye doğru sıçradı ve hayretler içinde odanın ortasında dikilip kaldı. Biraz sonra azıcık sakinleşmişti. ''Vareler'' dedi alçak bir sesle. Parmakları dudağında bir hayret ifadesiyle. Kenarlardan sessizce odanın dışına savuştum ama o sırada kalaslardan biri çıtırdadı. Sonra o cehennemden çıkma küçük hayvan elinde altı patlar bütün kapıları kilitleyip anahtarları da cebine atarak bütün evi dolanmaya başladı. Yapmak üzere olduğu şeyin farkına vardığımda bir öfke nöbetine kapıldım. Neredeyse fırsat kollamak için kendimi yeterince kontrol etmeyi başaramayacaktım. O zamana kadar adamın evde yalnız olduğunu anlamıştım ve bu yüzden başka gürültü falan çıkarmaya girişmeden kafasına geçirdim. Kafasına mı geçirdin diye bağırdı Evet, bayıldım. Merdivenlerden aşağı indiği sırada arkasından sahalılıkta duran bir tabureyle vurdum. Eski popuçlarla dolu bir torba gibi aşağı indi. Ama bana bak, insanlığın ortak gelenekleri, onların hepsi sıradan insanlar için yararlı. Ama sorun şuydu kem, evden o beni görmeden kılık değiştirmiş olarak ayrılmam gerekiyordu. Bunu yapabilmenin başka bir yolunu düşünemiyordum. Sonra 14. Louis tarzı bir yelekle ağzını tıkadım ve bir çarşafla bağladım. Çarşafla mı bağladın? Bir tür paket yaptım. O salağa korkmuş halde ve sessiz tutmak iyi bir fikir sayılırdı. Kafasını oradan iple bağladığım yerden çıkarmaya çalışması da derecesine zor bir şeydi. Azizim Kemp, öyle oturup bana bir katilmişim gibi bakmamalısın. Öyle yapılması gerekiyordu. Elinde altı patları vardı. Eğer görmüş olsaydı beni tarif edebilirdi. Ama yine de dedi Kemp, İngiltere'de günümüzde üstelik adam kendi evindeydi ve sen de işte onu soyuyordun. Soymak mı? Tanrı'nın cezası. Sonra bana bir de hırsız diyeceksin. Kesinlikle Kemp. Sen eşeğini sağlam kazığa bağlayan birisin. İçinde olduğum durumu göremiyor musun? Onun durumunu da görüyorum dedi Kemp. Görünmez adam sertçe dikildi. Ne demek istiyorsun? Kemp'in yüzü biraz asılmıştı. Bir şeyler söylemek üzereydi ama kendini tutmaya çalışıyordu. Sanırım sonuç olarak dedi birden fikrini değiştirerek bunun yapılması gerekiyordu. Zor bir durumdaydın ama yine de elbette zor durumdaydım. Cehennemdeki kadar zor durumdaydım ve o da beni çıldırtmıştı. Evin içinde beni kovalayarak, elinde altı patlarıyla ortalıkta salak salak dolaşarak, kapıları kilitleyip açıp durarak kesinlikle beni çileden çıkardı. Beni suçlamıyorsun değil mi? Beni suçlamıyorsun. Ben asla kimseyi suçlamam dedikem. Onun modası çoktan geçti. Sonra ne yaptın? Açtım. Aşağı katta bir ekmekle biraz da ağır kokulu peynir buldum. Açlığımı yatıştırmaya yetip de artmıştı. Biraz brandy ve su aldım. Sonra alerice paketlenmiş torbamın hala sessizce yatıyordu. Yanından geçerek yukarıya eski püskü giysinin olduğu odaya gittim. Bu oda caddeye bakıyordu. Kirden kahverengiye dönmüş iki dantelli perde pencereyi kapatıyordu. Oraya gidip perdelerin arasından dışarıyı gözetledim. Dışarıda pırıl pırıl bir hava vardı. Kendimi içinde bulduğum bu kasvetli evin kahverengi gölgelerine tam bir karşıtlık içinde göz alıcı derecede pırıl pırıldı. Caddede akıcı bir trafik vardı. Meyve arabaları, bir fayton, bir yığın kutuyla dolu bir araba, bir balıkçı arabası. Gözlerimin önünde uçuşan renkli noktacıklarla arkandaki gölgeler içindeki eşyalara döndüm. Yine heyecanım geçtikçe içinde bulunduğum durumu daha açıkça anlamaya başlıyordum. Oda belli belirsiz bir benzolin kokusuyla doluydu. Sanırım gezileri temizlemekte kullanılmıştı. Odayı sistematik bir şekilde araştırmaya başladım. Kambur herif uzun zamandır evde tek başına olmalıydı. Tuhaf bir adamdı. İşime yarayabilecek her şeyi elbise deposunda topladım. Sonra da aralarında titiz bir seçim yaptım. Yanıma alırsam işe yarayabileceğini düşündüğüm bir el çantası ve biraz pudra, ruj ve yara bandı buldum. Yüzümü boyayı pudralamayı daha önce de düşünmüştüm. Kendimi görünür kılmak için, insanlara göstermek için elimde olanlar da işte bu kadardı. Ama bunun dezavantajı da tekrar ortadan kaybolabilmeden önce terebentine, başka bir takım malzemelere ve epeyce de zamana ihtiyacım olacak olmasıydı. Sonunda daha iyi görünen bir maske biraz groteskti ama pek çoğu insanın yüzünün olduğundan daha fazla groteste değildi. Koyu bir gözlük, kırçıl bıyıklar ve bir de peruk seçtim. İç çamaşırı bulamamıştım ama bunları daha sonra da alabilirdim ve o an için kendimi maskeli balalarda giyilen türden patiska bir kaftanla, kaşmir atkılarla sarıp sarmalamıştım. Çorap da bulamamıştım ama kambur herifin postalları pek dar sayılmazdı ve yeterince iyiydiler. Dükkandaki masada 3 altın lira ve 30 çilin kadar da gümüş para vardı. İçeride odada kilitli duran ve kapağını kırdığım bir dolapta da 8 poundluk altın vardı. Artık dünyaya geri dönebilirdim. Malzemelerim hazırdı. Sonra tuhaf bir tereddüt içine girdim. Görünüşüm gerçekten makul müydü? Üstüme başımı küçük bir yatak odası aynasında kontrol ettim. Unuttuğum herhangi bir nokta olup olmadığını anlamak için her açıdan görünüşümü inceledim. Ama her şey yerinde gibi görünüyordu. Tiyatro sahnesindeki cimri kadar tuhaf görünüyordum. Ama sonuçta kesinlikle fiziksel olarak insana benzemeyen bir şey değildim. Özgüvenimi güvenimi toplayarak aynanla birlikte aşağıya dükkana indim. Dükkanın storlarını kapatıp, köşedeki iki ayaklı boy aynasında kullanarak görünüşümü her açıdan inceledim. Birkaç dakika kadar cesaretimi toplamaya çalıştıktan sonra dükkanın kapısını açtım ve o minik adamı. Ne zaman isterse çarşafların arasından çıkabilecek durumda bırakarak caddeye çıktım. Beş dakika sonra giysi dikkanıyla aramda artık bir düzine kadar dönemeç vardı. Kimse bana öyle dik dik bakıyor gibi de değildi. Üstesinden gelmem gereken son güçlüyü de halletmiş gibiydim. Görünmez adam yine durakladı. O kamburla bir daha uğraşmadın mı dedi Kem. Hayır dedi görünmez adam. Ne de ona ne olduğunu duydum. Ya kendi kendini çözmüş ya da tekmeleye tekmeleye dışarı çıkmıştır. Düğümleri epey sıkı atmıştım. Sessizleşti, pencereye doğru gidip dışarı bakmaya başladı. Tekrar sahile çıkınca ne oldu? Ah, gene aynı hayal kırıklığı. Sorunlarımın sonu erdiğini sanmıştım. Pratikte ne istersem yapayım, dokunulmazlığım olduğunu düşünüyordum. Ne olursa, sırrımın öğrenilmesini engelledikten sonra. Öyle düşünüyordum. Ne yaparsam yapayım... Sonuçları ne olursa olsun benim için bir şey ifade etmiyordu. Sadece üstündekleri çıkarıp atı verecek ve ortadan kaybolacaktım. Kimse beni yakalayamazdı. Paranı bulduğum yerde alabilirdim. Kendime şöyle tantanalı bir ziyafet çekmeye, sonra iyi bir otele yerleşmeye ve kendime yeni avadanlıklar edinmeye karar vermiştim. Kendimden fazlasıyla emindim. Aptalın teki olduğumu hatırlamak özellikle hoş bir şey değil. Bir yere girmiş Tam kendime bir öğle yemeği ısmarlıyordum ki birden görünmeyen yüzümü açığa çıkarmadan hiçbir şeyi yiyemeyeceğimi hatırladım. Yemeği ısmarlamayı bitirdim. Adama 10 dakika içinde geri döneceğimi söyledim. Sinirden kudurmuş halde dışarı fırladım. Bilmiyorum hiç kurt gibi açken hayal kırıklığını uğramış mıydın? Bu kadar kötü bir şekilde değil dedik hem. Ama tahmin edebiliyorum. Etraftaki o lanet olası aptal insancıkları ezip geçebilirdim. Sonunda lezzetli bir şeyler yemek arzusuyla ölmek üzereyken başka bir yere gittim ve özel bir oda istedim. Yüzümün şekli bozuk dedim. Fena halde bozuk. Suratıma tuhaf tuhaf bakıp kaldılar ama elbette bu onların sorunu değildi. Böylece sonunda öğle yemeğime kavuştum. Servis pek iyi sayılmazdı ama yeterliydi. Yemeğimi yedikten sonra da bir puro yaktım ve nasıl hareket edeceğimi planlamaya çalıştım. Dışarıda da bir kar fırtınası bastırmak üzereydi. Üzerine düşündükçe kemp, soğuk bir iklimde, pis bir havada ve kalabalık ve uygar bir şehirde bir görünmez adam olmanın ne kadar acizce bir taçmalık olduğunu daha da fazla anlıyordum. Bu çılgınca deney yapmadan önce binlerce avantajım olacağını düşünmüştüm. O öğleden sonrasındaysa her şey bir hayal kırıklığı haline gelmişti. Bir insanın arzu duyabileceği her şeyin üzerinden geçip gidiyordum. Şüphesiz görünmezlik bunları elde etmemi sağlıyordu ama elde ettiğim zaman onların tadını çıkarmamı da imkansız kılıyordu. Hırs. Orada görünemeyecek olduktan sonra bulunduğun yerin getirdiği gurunun önemi nedir ki? İsmi Dila'yla olmak zorunda olduktan sonra bir kadının aşkının önemi nedir ki? Ben ne politikadan ne ünlü olmak için başkalarına sövüp saymaktan ne hayırseverlikten ne de spordan hoşlanırım. Peki ne yapacaktım? Bunun için bir sarılıp sarmalanıp bir muammaya, sargılar içinde kundaklanmış bir insan karikatürüne dönmüştüm. Durakladığı, tavrından anlaşıldığı kadarıyla gözleri pencere civarında geziniyordu. Ama İping'e nasıl gittin dedi Kemp, endişeyle konunun konuşmaya devam etmesini sağlamaya çalışarak. Oraya çalışmaya gittim. Tek bir umudum vardı. Bir fikir gibi bir şey. Hala aklımda. Gerçi artık tamamen işe yaramaz bir fikir haline geldi. Geri dönebilmek için bir çare. Yaptıklarımı yeniden tahmin edebilmem için. istediğim zaman. Görümüz olarak yapmak istediğim her şeyi yapıp bitirdiğim zaman. İşte. Şimdi seninle asıl konuşmak istediğim de bu. Doğrudan İping'e mi gittin? Evet. Sadece 3 ciltlik not defterlerimi ve çek defterimi, giysilerimi ve iç çamaşırlarımı almam ve şu fikir üzerine çalışabilmem için... Bir miktar kimyasal madde ısmarlamam gerekti. Defterlerimi alır almaz sana hesaplarımı gösteririm. Sonra da yola çıktım. Jüpiter aşkına. Bak şimdi o kar fırtınasını hatırlıyorum ve karın mukavadan yapılmış takmam burnumu satmaması için nasıl deli gibi uğraşmak zorunda kaldığımı. Sonunda dedi Kemp. Önceki gün senin kim olduğunu anladıkları zaman sen biraz yasalara göre düşünürsek. Öyle biraz. O polis memurunu öldürmüş müyüm? ''Hayır'' dedi Camp. ''Yakında iyileşecekmiş. Şanslıymış o zaman. Tam anlamıyla aklımı kaçırmıştım. Aptal adamlar. Niye beni kendi başıma bırakmadılar ki? Ya o bakkal eşeği. Kimsenin ölmesi beklenmiyor'' dedi Camp. ''Şu benim serseriyi bilemem ama'' dedi görünmez adam tatsız tatsız gülerek. ''Tanrı aşkına Kemp, bunun insanı nasıl öfkelendirdiğini bilemezsin. Yıllarca çalış, şunu planla, bunu hesapla.'' Sonra da young, kör, beceriksiz aptalın teki yoluna taş koysun. Şu dünyada aklına gelebilecek ne kadar aptal yaratık varsa benim önüme çıkmak için yollanmış. Biraz daha üstüme gelirlerse, çıldıracağım artık. Biçerim onları. Güldüğün gibi işleri bin kez daha içinden çıkılmaz bir hale getirdiler. İnsanı çileden çıkaracağından hiç kuşkum yok dedik Kemp, kuru kuru. Bölüm 24 Boşa çıkan bir plan ama şimdi dedi kemp, pencereden dışarı bir göz atarak, şimdi ne yapacağız? Konuştuğu sırada tepenin yamacındaki yoldan eve doğru, kemp'e dayanılmaz yavaşlıkta gibi gelen bir şekilde yürüyerek, yaklaşan üç adamı bir anda görüvermesini engellemek için konuna doğru yaklaşmıştı. Port Burdokai doğru yola çıktığında ne yapmayı planlıyordun? Bir planın var mıydı? Tamamen ülke dışına çıkacaktım ama seni gördüğüm zamandan beri bu planda biraz değişiklik yaptım. Artık hava sıcak ve görünmez olarak kalmam mümkün olduğuna göre güneye doğru gitmemiz daha akıllıcı olabilir diye düşünüyordum. Özellikle de artık sırrım açığa çıktığı için herkes maskeli ve sargılı bir adamı gözleyip duruyor olacağından. Buradan Fransa'ya bir vapur hattınız var. Düşüncem gemilerden birine binmek ve geçiş sırasında riskleri göze almaktı. Oradan da trenle İspanya'ya ya da işler değişirse Cezayir'e geçebilirdim. Pek zor olmazdı. Cezayir'de bir adam sürekli olarak görünmez kalıp yine de yaşamaya devam edebilir ve istediklerini yapabilir. O serseriyi defterlerimin ve eşyalarımın bana nasıl gönderileceğine karar verene kadar para kutusu ve hamal olarak kullanıyordum. Orası açık. Sonra da hayvan herif beni soymaya kalkışmaz mı? Defterlerimi saklamış camp. defterlerimi saklamış. Onu bir elime geçirirsem. En iyi fikir ilk önce defterleri ondan almaya çalışmak olacak. Ama nerede ki şimdi biliyor musun? Kasabanın karakolunda kendi isteğiyle karakolun en zor girilen hücresine tıkılmış. İtti dedi görünmez adam. Ama bu senin planlarının biraz ertelenmesine neden olacak. O defterleri almalıyız. O defterler hayati önemli. Elbette dedi Kemp, Biraz asabi bir ifadeyle dışarıda duruyor gibi olduğu seslerin ayak sesi olup olmadığını düşünerek. Elbette o defterleri almalıyız. Ama eğer o defterlerin senin için ne anlama geldiğini bilmezse bu o kadar zor olmaz. Öyle dedi görünmez adam ve düşünmeye başladı. Kemp konuşmayı sürdürmek için bir şeyler düşünmeye çalıştı ama görünmez adam kendiliğinden konuşmaya başladı. Şans eseri senin evine dalmış olmam Kemp dediği bütün planlarımı değiştiriyor. Çünkü sen beni anlayabilecek bir adamsın. Bütün bu olanlara, böyle herkese reklam olmuş olmama, defterlerimin kaybolmasına rağmen... Bütün çektiklerime rağmen hala muhteşem olasılıklar var. Devasa olasılıklar. Kimseye benim burada olduğumu söylemedin değil mi? diye sordu birden. Kemp duraksadı. Bunu ima etmiştin zaten dedi. Kimseye söylemedin yani diye ısrar etti grifin. Tek bir tanrının kuluna bile. Ya şimdi? Görünmez adam ayağa kalktı ve kollarını göğsünde birleştirerek çalışma odasında volta atmaya başladı. Hata yaptım Kemp, çok büyük bir hata. Bu işi tek başıma götürmeye çalışmakla. Çaba, zaman ve önüme çıkan fırsatları harcadım. Tek başıma. Bir insanın tek başına yapabileceklerinin bu kadar az olması hayret verici. Biraz çalabilirsin, biraz can yakabilirsin, sonra işin biter. İstediğim şey Kemp, bir yoldaş, bir yardımcı ve saklanacak bir yer, huzur içinde. Kimse benden şüphelenmeden yiyip içebileceğim, Uyuyabileceğim, dinlenebileceğim bir yer. Bir müttefiye ihtiyacım var. Bir müttefikle bir şeyler yiyip dinlenebileceğim bir yerle. Binlerce şey yapmamız mümkün olabilir. Şimdiye kadar çok belirsiz şeyler söyledim. Bütün bu görünmezlik meselesinin ne anlama gelebileceğini ve ne anlama gelemeyeceğini düşünmeliyiz. Belli etmeden birilerini dinleyerek casusluk yapmak gibi bir şeyler için pek bir avantaj getirmiyor. İnsan bir şekilde ses çıkartıyor. Evlere girip hırsızlık yapmak gibi şeyler için de pek bir faydası yok. Belki birazcık. Beni bir yakalarsan kolaylıkla bir yere hapsedebilirsin. Ama diğer taraftan beni yakalamak da zor. Bu görünmezlik olayı aslında sadece iki işe yarıyor. Kaçmaya ve yaklaşmaya. Öyleyse özellikle de cinayet işlerken işe yarayabilir. Elimde ne tür bir silah olursa olsun bir adamın çevresine dolanıp nereden saldıracağımı seçip istediğim gibi saldırabilirim. İstediğim gibi karşı koyabilirim, istediğim gibi kaçabilirim. Kemp'in eli bıyıklarına gitti. Aşağıda bir hareket mi vardı? Ve cinayet işlememiz de gerekiyor Kemp. Cinayet işlememiz de gerekiyor diye tekrarladı Kemp. Planını dinliyorum Griffin ama seninle aynı fikirde değilim. Dikkat et, niye cinayet? Zevk için işlenmiş cinayetler değil, nice tasarlanmış katliamlar. Sorun şu ki, görünmez adamın var olduğunu biliyorlar. Bizim bir görünmez adamın var olduğunu bildiğimiz gibi. Ve o görünmez adam şimdi bir terör dönemi başlatmalı. Evet, şüphesiz çok ürkütücü görünüyor. Bir terör dönemi. Senin şu bördak gibi bir kasaba yere geçirip dehşet saçmalı ve hakimiyet altına almalı. Buyruklarını ortalığa yaymalı. Bunu binlerce şekilde yapabilir. Kapıların altından atılan kağıt parçaları bile yeter. Ve buyruklarına uymayan herkesi öldürmeli. Buyruklarına uymayanları koruyan herkesi de öldürmeli. Hmm dedi Camp. Artık Griffin'i değil de açılıp kapanan ön kapının sesini dinliyordu. Bana kalırsa Griffin dedi dikkatinin dağılmış olduğunu gizlemeye çalışarak müttefikin epey zor durumda kalacak. Kimse onun bir müttefik olduğunu bilmeyecek dedi görünmez zaten büyük bir şevkle. Ve sonra birden şşş aşağıdaki o ses de ne dedi. Hiçbir şey dedi Camp. Ve birden yüksek sesle ve hızla konuşmaya başladı. Ben buna katılmıyorum Griffin. Anladın mı buna katılmıyorum. Niye insanlığa karşı bir oyun oynamayı düşünüyorsun ki? Böyle mutlu olmayı nasıl umabilirsin? Yalnız bir kurt gibi davranma. Araştırmanın sonuçlarını yayınla. Bütün dünyayı en azından bu ülkeyi yanına al. Milyonlarca yandaşla neler yapabileceğini düşün. Görünmez adam kempi susturdu. Yukarıya çıkan ayak sesleri var dedi alçak sesle. ''Saçma'' dedi Kem. ''Bir bakayım'' dedi görünmez adam ve kolunu uzatarak kapıya doğru yaklaştı. Sonra her şey çok hızlı gelişti. Kem bir an duraksadı, sonra yolunu kesmek için önüne doğru atıldı. Görünmez adam irkildi ve öylece kala kaldı. ''Hain'' dedi ses ve birden sabahlığın önü açıldı ve görünmeyen oturup üstündekileri çıkarmaya başladı. Kem hızla kapıya doğru üç adım attı, o anda görünmez adam Bacakları ortadan kaybolmuştu. Bir çığlık atarak ayağa fırladı. Kemp kapıyı sonuna kadar açtı. Kapı açıldığı anda aşağı kattan hızla yukarı tırmanan ayak sesleri ve konuşmalar duyuldu. Kemp çabuk bir hareketle görünmez adamı arkaya doğru itip yana doğru sıçradı ve kapıyı çarparak kapadı. Anahtar dışarıda hazır duruyordu. Bir an sonra Griffin çatı köşkündeki çalışma odasında tek başına kalacak, hapsedilmiş olacaktı. Ufacık bir şey dışında. Anahtarı kapıya bu sabah aceleyle sokmuştu. Kemp kapıyı çarpınca anahtar da gürültüyle halının üstüne düştü. Kemp'in yüzü bembeyaz olmuştu. Kapının tokmağını iki ile tutmaya çalışıyordu. Bir dakika kadar kapıyı çekerek durmayı başardı. Sonra kapı 15 santimetre kadar açıldı ama Kemp tekrar kapamayı başardı. İkinci kez kapı 30 santimetre kadar çekilmişti ve sabahlık Kendini açılan aralığa sıkıştırmaya çalışıyordu. Görünmez parmaklar boğazını sıkıyordu, kendini savunmak için tokmağa bırakmak zorunda kaldı. Arkaya doğru savruldu, geri geri giderek sertçe sahanlığın köşesine gömüldü. Boşalmış olan sabahlık kafasından aşağı geçirilmişti. Merdivenlerin ortasında kampin mektubunu yolladığı Bördak polis şefi Albay Edi duruyordu. Kempin birdenbire ortaya çıkışına hemen ardından da bomboş bir giysinin havada savruluşunun oluşturduğu o tuhaf manzaraya bakarak dona kalmıştı. Kempin düştüğünü sonra tekrar ayağa kalkmaya çalıştığını görmüştü. İleri doğru atıldığını ve tekrar yere indiğini görmüştü. Bir öküz gibi düşmüştü. Sonra birden bir şey ona şiddetle vurmuştu. Ama ortada hiçbir şey yoktu. Göründüğü kadarıyla devasa bir ağırlık üzerine çökmüştü ve Boğazına sarılan eller ve kasıklarına dayanan bir dizle baldır küldür merdivenlerden aşağı yuvarlanmaya başlamıştı. Görünmez bir ayak sırtına basıp atlamış, hayaletimsi ayak sesleri alt katı koşarak geçmiş, holdeki iki polisin bağırışıp koşuşturduklarını duymuş ve evin ön kapısı gürültüyle kapanmıştı. Sırt üstü döndü ve oturduğu yerde baka kaldı. Sendeleyerek merdivenlerden inen kempi gördü, üstü başı toz içindeydi. Ve darmadağınık olmuştu. Yüzünün bir tarafı yediği tokattan bembeyazdı. Dudağı kanıyor ve kollarında pembe bir sabahlık ve bir iki iç çamaşırı tutuyordu. ''Tarrım'' diye bağırdı Kemp. ''Oyun bitti. Gitti.'' Bölüm 25 Görünmez Adamın Avlanışı Bir süre boyunca Kemp Hediye'ye biraz önce hızla gerçekleşen olayların ne olduğunu anlatamayacak kadar karma karışık konuşup durmuştu. Her iki adam da sahanlıkta duruyorlardı. Griffin'in o tuhaf sargıları hala kolunun üzerindeydi ama o sırada Eddie de durumla ilgili bir şeyler kavramaya başlamıştı. Delirmiş dediken insanlıktan çıkmış. Kendi çıkarları kendisinin güvenliği dışında hiçbir şey düşünmüyor. Bu sabah ondan öyle hayvanca bir kendini koruma öyküsü dinledim ki insanları yaralamış. Engel olamazsak cinayet de işleyebilir. Panik yaratacakmış. Kimse durduramaz onu. Dışarı çıktı şimdi. Küplere binmişti. Yakalanması gerekledeydi. Bu kesin. Ama nasıl diye bağırdı Kemp ve birden düşüncelere gömüldü. Hemen başlamalısın. Bütün adamları işe koşmalısın. Bu bölgeden ayrılmasını engel olmalısın. Bir kaçarsa bütün taşrada cinayet işleyerek ve insanları sakat bırakarak istediği gibi dolanabilir. Bir terör dönemi başlatmayı düşünüyor. Terör dönemi anladın mı? Trenlerde, yollarda ve gemilerde gözcüler bulundurmalısın. Garnizondan yardım gelmeli. Yardım istemek için telgraf çekmelisin. Onu burada tutabilecek tek şey çok değer verdiği birkaç defteri kurtarma düşüncesi. Bak sana anlatayım. Sizin karakolda bir adam var Marvel. Biliyorum dedeydi. Biliyorum. O defterleri de. Evet ama şu serseri. Onun yiyecek bir şeyler ya da uyuyacak bir yerler bulmasını da engellemelisin. Gece gündüz bütün kasaba onun gireşine karşı uyanık olmalı. Yiyecekler kilitlenip saklanmalı. Bütün yiyecekler. Öyle ki yiyecek bulmak için bir yerlere zorla girmek zorunda kalsın. Her taraftaki evler onun gireşine karşı kapılarını pencerelerini sürgülemeli. Tanrı bize soğuk geceler ve yağmur bahşetsin. Kırlarda ava başlanmalı ve bırakılmamalı. Bana bak Eddie. Bulunup bir yere kapatılmadığı sürece o tehlikeli bir adam. Bir felaket. Olabilecek şeyleri düşünmek bile korkunç. Başka ne yapabiliriz dedi. Bir an önce aşağı inip organizasyona başlamalıyım. Ama sen niye gelmiyorsun? Evet sen de gel. Gel hadi. Bir tür savaş konseyi gibi bir şey toplamalıyız. Yardım etmesi için hopsu alırız. Ve demiryolu yöneticilerini. Vallahi bu çok acil. Hadi gel. Giderken bana anlatırsın. Başka yapabileceğimiz ne var? Şu şeyleri de bırak. Bir an sonra eti önde merdivenlerden iniyorlardı. Ön kapıyı açık polisleri de dışarıda bomboş havaya bakarken buldular. Gitti efendim dedi biri. Bir an önce merkez istasyona gitmeliz dedi edi. Biriniz aşağı gidin ve gelip bizi alacak bir fayton bulun çabuk. Şimdi kemp başka köpekler dedi kemp köpek bulun. Onu göremezler belki ama kokusunu alırlar köpek bulun. Peki dedi edi. Pek bilinmez ama Hellsteed'teki hapishane görevlileri tazıları olan bir adam tanıyor. Köpekler. Başka? Aklınızda olsun dedik hem. Yedikleri görünüyor. Bir şeyler yediği zaman yiyecekler hazmedilene kadar görülebiliyorlar. Bu yüzden bir şeyler yedikten sonra saklanması gerekiyor. Her yerde devriyeler dolaşmalı. Her çalılığı, her sessiz köşeyi aramalısınız. Bütün silahları silah yerine kullanabilecek her araç gereci kaldırın. Öyle şeyleri uzun süre taşıyamaz. Birinin elinden kapıp insanlara saldırılabileceği her şey saklanmalı. Yine peki, dedi Eddie. Onu yakaladık sayılır. Yollardaysa dedi kemp sonra durakladı. Evet dedi Eddie. Toz haline getirilmiş cam dedi kemp. Bu çok kattarca biliyorum ama onun yapabileceklerini bir düşün. Eddie dişlerinin arasından havayı çekerek tısladı. Bu pek sport değil. Bilmiyorum ama... Dost haline getirilmiş cam hazırlatacağım. Eğer çok ileri giderse. Adam insanlıktan çıkmış diyorum dedi Kemp. Bir terör dönemi başlatacağından, şu kaçışının yarattığı heyecandan kurtulur kurtulmaz, şu anda seninle konuştuğuma emin olduğum kadar eminim. Tek şansımız onun bir adım önünde olmak. Kendi türüyle ilişkisini koparmış. Bölüm 26 Wicksteed Cinayeti Görünmez adam anlaşıldığı kadarıyla kempin evinden öfkeden gözü dönmüş halde fırlamıştı. Kempin evinin dış kapısının yakınlarında oynamakta olan küçük bir çocuk şiddetle tutulmuş ve bir kenara fırlatılmıştı. Öyle ki ayak bileği kırılmıştı. Ondan sonra da birkaç saat boyunca görünmez adam insanlar tarafından görülmemiş, duyulmamıştı. Kimse o süre içinde nereye gittiğini ya da ne yaptığını bilmiyordu. Ama o sıcak Haziran sabahında çekilmez kaderine öfkelenerek ve kederlenerek tepeden yukarı Port Bardak'ın arkalarındaki bomboş uzanan yerdalara doğru koşturduğunu ve sonunda öfkeli ve yorgun bir halde kendi türüne karşı geliştirdiği o paramparça olmuş planlarını tekrar bir araya toplamak için Hinton D'nin çalılıkları arasında bir sığınak bulduğunu tahmin edebiliriz. Bu kaçmış olması en olası yer gibi görünüyordu. Çünkü öğleden sonra saat 2 gibi son derece gaddarca bir trajediye yol açarak Orada ortaya çıkmıştı. İnsan o süre boyunca ne tür bir ruh halinde olduğunu ve ne planlar geliştirdiğini merak ediyor. Şüphesiz kampin ihaneti onun esirik bir öfkeye kapılmasına neden olmuştu. Ve Kemp'i bu ihanete yönelten etkenleri anlayabiliyor olsak da yine de gerçekleştirilmeye çalışılan sürprizin yol açtığı öfkeyi tahmin edebilir hatta birazcık da olsa yakınlık duyabiliriz. Belki Oxford Street'te yaşadıklarının yol açtığı o sersemletici şaşkınlığa dair bir şeyler de hatırlamış olabilir. Çünkü gördüğümüz gibi dehşete düşürülen bir dünya ile ilgili o zalimce düşünde kempin de onunla birlikte hareket edeceğini hesaplamaktaydı. Her nasılsa sonuçta öğleye doğru insanların bilgisi dahilinde olmaktan çıkmıştı. Yaklaşık saat iki buçuğa kadar ne yaptığını söyleyebilecek hiçbir tanık da yok. Bu insanlık için tarihli bir durum sayılabilirdi belki. Ama onun için... Mahvedici bir eylemsizlikti. Bu süre boyunca gittikçe artan sayıda adam onu aramakla meşgul halde kırlara yayılmaya başlamıştı. Sabahleyin henüz sadece bir efsaneydi. Dehşet saçan bir şeydi. Öğleden sonra ise kempin bildirisinde kuru bir ifadeyle belirttiği gibi söylemek gerekirse elle tutulabilir bir düşmandı. Yaralanabilir, yakalanabilir ya da hakkından gelinebilirdi. Taşladıkiler de akıl almaz bir hızla hazırlanmaya başlamışlardı. Saat 2'de bile hala bir trene atlayarak bölgeden çıkmayı başarabilirdi. Ama 2'den sonra bu da imkansız hale gelmişti. Southampton, Manchester, Brighton ve Horsham arasındaki koca pararkenanın çizdiği alanda kalan bütün yolcu treni hatları kilitli kapılarla yolculuk ediyorlardı. Nakliye trafiği ise neredeyse tümüyle askıya alınmıştı. O sırada Port Burdock'ın çevresindeki 30 kilometrelik kocaman bir çemberin içinde silahlı ve coplu adamlar, Yanlarında köpeklerle 3-4 kişilik gruplar halinde yolları ve tarlaları tutmak üzere dağılıyorlardı. Hatlı polisler taşla dekli sokaklarda dolanıyor her kulübede durup insanları evlerinin kapılarını pencerelerini kapamaları ve silahlı olmadıkları sürece de evin içinde kalmaları konusunda uyarıyorlardı. Saat 3'e kadar bütün ilkokullar tatil edilmiş ve korku içinde gruplar halinde kalmaya çalışan çocuklar da hızla evlerine dönmeye başlamışlardı. Camp'in bildirisi aslında Eddie tarafından imzalanmıştı. Öğleden sonra dörde ya da beşe kadar neredeyse bütün vilayete gönderilmişti. Bildiride, mücadelenin şartları, görünmez adamı yiyecekten ve uyumaktan uzak tutmanın, sürekli tetikte olmanın ve görünmez adamın hareketlerine dair herhangi bir belirtide çabucak harekete geçmenin gerekliliği kısaca da olsa açık bir şekilde belirtiliyordu. Yetkililerin faaliyetleri öylesine hızlı ve öylesine kararlıydı. Bu tuhaf varlığa öyle çabuk ve Herkes tarafından inanılmıştı ki, akşam basmadan birkaç yüz kilometrelik bir alan sımsıkı bir kuşatma altına alınmıştı. Ve yine akşam basmadan bir dehşet dalgası sinir içinde bekleyen bütün taşraya yayılmıştı. Bay Wigsteed'in öldürülüşünün hikayesi kulaktan kulağa fısıldanarak ve bütün vilayeti baştan başa hızla ve şüpheye yer bırakmadan kat ederek dağılmıştı. Görünmez adamın Hinton’ın çalıdıklarına sığınmış olduğuna dair varsayımımızı doğru kabul edeceksek, Öğleden sonra erken saatlerde aklında içinde bir silah kullanmanın da yer aldığı bir plan ile çalıdıklardan tekrar ortaya çıkmış olması gerektiğini de kabul etmeliyiz. Planın ne olduğunu bilmemiz mümkün değil ama en azından benim için Wickstreet ile karşılaştığı zaman elinde demir bir çubuk olduğuna dair çok güçlü kanıtlar var. Bu karşılaşmanın ayrıntılarını elbette ki bilemeyiz ama bir çakıl taşı yatağının kıyısında gerçekleşmişti. Lord Burdock'ın Malikanesinin kapısına 200 metre ya var ya yoktu. Her şey çiğnenip ezilmiş topraklar, Bay Wigsteed'in aldığı sayısız yara parça parça olmuş bastonu. Ümitsizce mücadele edildiğini gösteriyor ama saldırının niye gerçekleştiğini canice bir çılgınlık dışında tahmin edebilmek olanaksız. Aslında delirmiş olduğu varsayımı dışında akla pek bir şey de gelmiyor. Bay Wickstead, Lord Burdock'ın kahyası olan 45-46 yaşlarında kimseye bir zararı olmayan alışkanlıklara sahip, zararsız görünümlü biriydi. Böylesine korkunç bir düşmanı kışkırtabilecek dünyadaki en son insandı. Anlaşıldığı kadarıyla görünmez adam, ona karşı kırık bir çit parçasından alınmış demir bir çubuk kullanmıştı. Öğle yemeği için evine sakin sakin gitmekte olan bu adamı durdurmuş, ona saldırmış, zayıf kendini savunma çabalarının üstesinden gelmiş kolunu kırmış, onu yere savurmuş ve kafasını kırıp beynini dağıtmıştı. O çubuğu çitten kurbanıyla karşılaşmadan önce söküp almış, hazırda taşıyarak gelmiş olmalıydı. Daha önce anlattıklarımız dışında konuyla ilgili gibi görünen sadece iki ayrıntı daha var. İlki, çakıl taşı yatağı Bay Wickstead'in evine giden asıl yolun üzerinde değil, yolunun birkaç yüz metre kadar dışında olduğuydu. Diğeri ise, küçük bir kızın öğleden sonra okuluna giderken, Öldürülen adamı çakıl taşı yatağına doğru giden bir tarlada tuhaf bir tavırla tırıs koşarken gördüğüne dair iddiasıydı. Kızın yaptığı Wicksteed'in hareketlerinin taklidi önündeki zeminde bir şeylerin peşinde koşan ve arada bir bastonuyla o şeye vurmaya çalışan bir adamı andırıyordu. Kız Wicksteed'i hayattayken gören son kişiydi. Wicksteed onun görüş alanından çıkıp ölümüne gitmişti. Kavgayı kızın görmesini engelleyen sadece birkaç kayından oluşan bir ağaç kümesi ve tarlanın zeminindeki hafif bir eğim olmuştu. Şimdi bu en azından yazarın kafasında bu cinayeti mutlak bir kötülük eseri olmaktan çıkarıyor, Griff'inin demir çubuğu gerçekten de bir silah olarak ama onu cinayette kullanmak için kasıtlı bir niyeti olmadan yanına aldığını düşünebiliriz. Wicksteed o sırada yoldan geçerken, bu çubuğun açıklanması mümkün olmayan bir şekilde havada uçtuğunu görmüş olabilir. Görünmez adam olduğunu hiç düşünmeden, çünkü Port Bardak 15 kilometre ötededir, çubuğu izlemeye başlamış olabilir. Görünmez adamı hiç duymamış olması son derece akla uygundur. Bu durumda görünmez adamın bu taraflarda olduğunun anlaşılmaması için sessizce hızlandığı ve Vicks dediğinde heyecan ve merakla bu anlaşılmaz şekilde algıdan nesneyi kovalamaya ve en sonunda bastonuyla vurmaya başladığı düşünülebilir. Şüphesiz normal şartlarda görünmez adam peşindeki bu orta yaşlı adamdan kolayca uzaklaşabilirdi. Ama Wix dediğin cesedenin bulunduğu zamanki pozisyonu, onu kovalamakta olduğu avını bir ısırgan otu kümesiyle çakıl taşı yatağı arasında köşeye sıkıştırmış olmak gibi bir talihsizliği olduğunu gösteriyor. Görünmez adamın son derece kolay öfkelenebilecek bir halde olduğunu takdir edenler için bu karşılaşmanın devamını tahmin etmek zor olmayacaktır. Ama bunlar sadece varsayım. Karşı çıkılması mümkün olmayan gerçekler ise çocukların hikayeleri genellikle pek güvenilmez oldukları için sadece öldüresiye dövülmüş Vicks cesedinin ve ısırgan otları arasına atılmış üzerinde kan lekeleri olan demir çubuğun bulunmuş olmasıdır. Griffin'in çubuğu bırakmış olması olayın yarattığı duygusal heyecan içinde çubuğu alma nedeninin de eğer bir nedeni vardıysa vazgeçmiş olduğunu gösteriyor. Halbette Griffin aşırı derecede bencil ve hissiz bir adamdı. Ama kurbanının ilk kurbanının ayaklarının dibinde kanlar içinde zavallı bir halde yatışını görmesi nasıl hareket etmeyi düşünmüş olursa olsun uzun zamandır içinde tıkanmış kalmış olan vicdan azabının bir süre için bir sel gibi kabarmasına neden olmuş olmalıdır. Bay Wilkes diye öldürdükten sonra kırlardan yaylalara yönelmiş gibi görünüyor. Fen batım yakınlarındaki bir tarlada iki adamın gün batımına doğru bir ses duyduklarına dair bir hikaye var. Ses feryat figan edip gülmeye başlıyor, hıçkıra hıçkıra ağlayıp inildiyor ve ikide birde bir çığlık koparıyormuş. Bunu dinlemek tuhaf bir şey olmalıydı herhalde. Ses bir yonca tarlasının ortasına doğru gitmiş ve tepelere doğru da yavaş yavaş kesilmiş. O öğleden sonra görünmez adam kempe verdiği sırların onun tarafından çabucak kullanılma geçirilmesiyle ilgili bir şeyler öğrenmiş olmalıydı. Evleri, kapıları pencere hareketli ve koruma altına alınmış olarak bulmuş, belki tren istasyonlarının etrafında gezinmiş, hanların çevresinde dolanmış ve şüphesiz bildirileri de okuyup kendisine karşı açılan kampanyanın nasıl bir şey olduğu hakkında bir şeyler fark etmeye başlamış olmalıydı. Akşam çökmeye başlarken, 3-4 adamdan oluşan gruplar ve kesik kesik havlayan köpeklerin sesleri tarlaların orasına burasına dağılmaya başlamıştı. Bu kelle avcılarına, görünmez adamla karşılaşmaları durumunda birbirlerine nasıl yardımcı olacaklarına kadar ayrıntılı talimatlar verilmişti. Görünmez adam bunların hepsini atlatmayı başarmıştı. Nasıl küplere binmiş olduğunu biraz olsun tahmin edebiliriz. Doğaldır ki, öyle de olmalıydı. Çünkü Kendisine karşı bu kadar acımasızca kullanılan bilgileri yine kendisi vermişti. En azından o gün için cesareti kırılmış olmalıydı. Çünkü Wickstreet ile karşılaştığı anı saymazsak yaklaşık 24 saat boyunca sadece peşinde olunan bir av olarak kalmıştı. Geceliğin yiyecek bir şeyler bulmuş ve uyumuş olmalı. Çünkü sabahleyin kendine gelmişti. Atak, güçlü, öfkeli ve kötülük doluydu dünyaya karşı girişeceği son büyük mücadelesine hazırlanmıştı. Bölüm 27 Kemp'in evinin kuşatılması Kemp, yağlı bir kağıt parçasına kurşun kalemine yazılmış tuhaf bir mektubu okuyordu. Şaşırtıcı derecede enerjik ve akıllı çıktın, diye devam ediyordu mektup. Gerçi bununla ne elde etmek istediğini anlayamıyorum. Bana düşmansın. Bütün bir gün boyunca peşimde koşturdun, bana bir gecelik dinlenmeyi bile çok gördün. Ama sana rağmen yiyecek buldum, sana rağmen uyudum ve oyun daha yeni başlıyor. Oyun daha yeni başlıyor. Bunun için terörü başlatmak yeter. Bu mektup terörün başladığı günü bildiriyor. Port Burdok artık kraliçenin hakimiyeti altında değil. Senin o albaya ve diğerlerine de söyle, benim hakimiyetim. Terörün hakimiyeti altında. Bugün yeni çağın ilk yılının ilk günü. Görünmez adam çağının. Ben... Birinci görünmez adamım. Hükmetmeye başlamak basit olacak. İlk gün örnek olması için bir tek infaz yapılacak. Kemp diye bir adamın infazı. Ölüm bugün onun peşine düşecek. Kendini bir yere kilitleyebilir, saklanabilir, etrafına muhafızlar alabilir, isterse zırh bile giyebilir. Ölüm, görünmeyen ölüm onun peşinde. Bırakalım önlem alsın. Bu halkımı daha da etkileyecektir. Ölüm öğleye kadar posta kutusundan çıkıp gelecek. Postacı gelirken mektup kutuya düşecek, sonra kutudan çıkacak. Oyun başlayacak. Ölüm başlayacak. Yardım etmeyin ona halkım. Yoksa ölüm sizin üstünüze de düşer. Bugün Kemp ölecek. Kemp mektubu iki kez okudu. Şaka falan değil bu, dedi. Bu onun konuşma tarzı. Çok da ciddi. Katlı duran yaprağın ters tarafını çevirdi ve adresin olduğu tarafta Hinton damgasını ve o can sıkıcı ayrıntıyı, 2 pens ödenecek yazısını okudu. Yemini bitirmeden, mektup saat bir postasıyla gelmişti, yavaşça kalktı ve çalışma odasına gitti. Zili çalarak kahya kadını çağırdı ve ona bir an önce evi dolaşmasını, pencerelerin kapalı olup olmadıklarına bakmasını ve bütün pencerelerin kafeslerinde kapamasını söyledi. Çalışma odasının pencere kafeslerini kendisi kapadı. Yatak odasında kilitli duran bir çekmeceden küçük bir altı patlar çıkardı. Tabancayı dikkatle inceledi, sonra da gündelik ceketinin cebine koydu. Bir tanesi Albay Edi'ye olan birkaç kısa not yazdı. Teslim etmesi için notları hizmetçisine verdi. Kadına evden nasıl çıkması gerektiğini açık talimatlarla anlattı. Bir tehlike yok dedi ve tam olarak gerçeği söylemeden ekledi. Senin için. Bu işi yerine getirdikten sonra bir süre düşünceye dalarak orada kaldı. Sonra soğumakta olan yemeğine döndü. Yemeği yerken arada bir düşünceye dalıp gidiyordu. Sonunda sertçe masaya oturdu. Yakalayacağız onu dedi. Ben de yem olacağım. Çok fazla yaklaşmış olacak. Geçtiği her kapıyı arkasından dikkatle kapatarak tepe köşküne çıktı. Bu bir oyun dedi. Tuhaf bir oyun. Ama senin şu görünmezliğin dışında Bay Griffin, bütün şanslar benden yana. Griffin, kontramundum, kıyasıya. Pencerede durup tepenin sıcak yamacına baktı, her gün yiyecek bulmak zorunda. Ona imrendiğimi söyleyemem. Dün gece gerçekten uyudu mu acaba? Dışarıda açık bir yerlerde, çarpışmalardan kaçınmak için, bu sıcağın yerine gerçekten soğuk bir hava olmasını sağlayabilseydik keşke. Şimdi beni izliyor olabilir. Pencerenin yakınına gitti, çerçevenin üzerindeki tuğlalara sertçe bir şey çarptı ve kempi ürküterek şiddetle titremesine neden oldu. Sinirlerin bozulmaya başladı dedi kamp. Ama tekrar pencerenin yanına dönmesi için beş dakika geçmesi gerekti. Bir serçe falandı herhalde dedi kendi kendine. O sırada ön kapının zilinin çaldığını duydu ve aşağıya koşturdu. Kapının sürgüsünü ve kilidini açtı, zinciriyi kontrol etti, taktı ve kendisini göstermeden kapıyı dikkatle açtı. Tanıdık bir sesin onu selamladığını duydu. Bu etiydi. Hizmetçinin saldırıya uğramış Kemp dedi kapının arkasından. Ne diye bağırdı Kemp. Şu senin notu elinden almış. Yakınlarda bir yerlerde olmalı. Beni içeri alsana. Kemp zinciri indirdi ve Eddie olabildiğince dar bir aralıktan içeri girdi. Koridorda durdu. Sonsuz bir rahatlamayla kapıyı tekrar sürgüleyen Kemp'i izledi. Notu hizmetçinin elinden kapmış. Kız dehşete düşmüş. Şimdi aşağıda karakolda. İsteriye kapılmış halde. Griffin buralarda bir yerde olmalı. Not ne hakkındaydı? Kemp bir küfür savurdu. Ne aptalmışım dedi Kemp. Fark etmem gerekirdi. Burası Hinton Dinden yürüyerek bir saat bile değil. Çoktan gelmişti. Ne oldu dedi Eddie. Şuna bak dedi Kemp ve Eddie'nin önüne düştü. Birlikte çalışmalısına gittiler. Eddie'ye görünmez adamın mektubunu verdi. Eddie mektubu okudu ve hafif bir ıslık koyu verdi. Ve sen dedi Eddie. Bir tuzak kurmayı öneriyordum dedi Kemp ve önerimi bir hizmetçiye yolladım ona. Edi bir süre Kemp'in küfürlerini dinledi. Def olup gidecektir dedi Edi. O gitmez dedi Kemp. Yukarı kattan yankılanarak çınlayan bir cam sesi geldi. Edi'nin gözleri bir an için Kemp'in cebinden çıkartır gibi olduğu küçük altı patların gümüşü parıltısını yakaladı. Pencerelerden biri yukarıdakilerden dedi Kemp ve birlikte yukarı çıkmak için öne düştü. Daha onlar merdivenlerdeyken ikinci bir cam sesi daha geldi. Çalışma odasına çıktıkları zaman üç pencereden ikisinin kırıldığını, odanın yarısının kırık cam parçalarıyla kaplandığını ve büyük bir çakmak taşının yazı masasının üstünde durduğunu gördüler. Her iki adam da kapı aralığında durmuş bu yıkıntıya baka kalmışlardı. Kemp yine bir küfür savurdu. O küfrü savurduğu anda da üçüncü pencere bir tabanca sesini andıran gürültüyle bir an çatlamış bir şekilde havada kaldı. Sonra sivri uçluğu ufalanmış üçgenler halinde parçalanarak tuzda buz oldu. ''Bu da ne demek oluyor?'' dedi. ''Bu bir başlangıç.'' dedi Kem. ''Buraya tırmanmak mümkün değil. Öyle değil mi?'' ''Bir kedi için değil.'' ''Pencerelerin kafesi yok mu?'' ''Burada yok. Aşağıdaki bütün odalarda.'' ''Hey!'' Bir şangırtı daha. Sonra da sertçe vurulan tahtaların tıkırtısı geldi aşağıdan. ''Lanet herif.'' dedi Kem. ''Bu.'' ''Evet.'' ''Yatak odalarından biri olmalı. Bütün evin camlarını indirecek. Ama bu aptallık. Pencerelerin kafesleri kapalı. Camlar dışarı dökülecek. Ayağını kesecek.'' Bir pencerenin daha parçalandığı duyuldu. İki adam da sahanlıkta akılları karışmış halde kala kalmışlardı. ''Buldum.'' dedi ''Bana sopa gibi bir şey ver. Ben de aşağı karakola gidip tazıları yollattırayım. Bu onu sakinleştirir. Yakında sayılırlar. On dakika sürmez.'' Başka bir pencere daha aynı kaderi paylaştı. Tabancan var mı diye sordu Edy. Kemp'in eli cebine gitti, sonra durakladı. Yok. En azından yedek olarak. Geri getiririm dedi Sen burada emniyettesin. Kemp silahı ona verdi. Şimdi kapıya at dedi Holde tereddüt içinde bekledikleri sırada alt kattaki yatak odasının pencerelerinden birinin şangırdayıp kırıldığını duydular. Kemp kapıya doğru gitti ve Sürgüleri mümkün olduğunca sessizce açmaya başladı. Yüzü her zamankinden biraz daha soluktu. Hemen çıkmalısın dedi hem. Bir an sonra Eddie kapının yanında basamaktaydı ve sürgüler de tekrar yerlerine giriyorlardı. Eddie bir an için tereddüt etti. Sırtı kapıya dayalı olduğunda kendini daha güvende hissediyordu. Sonra omuzlarını da kaldırıp dimdik bir şekilde merdivenlerden uygun adım inmeye başladı. Bahçedeki çimenlikten geçti ve bahçe kapısına doğru yaklaştı. Çimenlerin üzerinde hafif bir meltem dalgalanıyor gibiydi. Bir şey yanına yaklaştı. ''Bir saniye dur'' dedi bir ses. Edi taş kesilip kaldı. Eli altı patların üzerinde kasıldı. ''Eee'' dedi Edi. Bembeyaz olmuş ve yüzlük atlar bir ifadeyle kasılıp kalmıştı. Bütün sinirleri gerilmişti. ''Eve geri dönerseniz minnettar kalırım'' dedi ses. Eddie'nin yüzü kadar gergin ve gaddar bir tonla. Affedersiniz dedi polis şefi birazcık boğuk bir sesle. Sonra da dilini çıkararak dudaklarını ıslattı. Ses solda ön tarafında olmalıydı diye düşündü. Ateş ederek şansını denese miydi? Nereye gidiyorsun böyle dedi ses. Sonra bir anda ikisi birden hareketlendiler ve Eddie'nin cebinin açık kenarlarının içinden yansıyan gün ışığı parladı. Eddie yürümeyi bırakıp düşündü. Nereye gittim dedi yavaşça benim bileciymiş. Bu sözler daha dudaklarının ancak çıkmıştı ki boynuna doğru bir kol indi, sırtında bir diz hissetti ve sırt üstü yere serildi. Silahı beceriksizce çıkarıp saçma sapan bir yöne ateşledi. Bir an sonra ise ağzının üstüne bir yumruk yemiş ve tabanca da elinden alınmıştı. Görünmez adamın kaygan kollarından ya da bacaklarından birini yakalamaya çalıştı. Ayağa kalkmaya uğraştı ama geri düştü. Kahretsin dedi Eddie. Ses güldü. Kurşuna yazık olmasa seni şimdi öldürürdüm. Eddie altı patların iki metre kadar ileride havada öne doğru dönmüş olarak durduğunu gördü. Ee dedi Eddie oturarak. Ayağa kalk dedi ses. Eddie ayağa kalktı. Dikkat et dedi ses. Sonra da sert bir tonla numara yapmaya kalkma. Benim senin yüzünü gördüğümü, senin benimkini göremediğini unutma. Eve dönmelisin diye ekledi. ''Beni içeri almaz.'' dedi, ''Yazık.'' dedi görünmez adam. ''Benim seninle bir derdim yoktu.'' Edi tekrar dudaklarını ıslattı, gözlerini tabancanın namlusundan öteye çevirdi ve çok uzaklarda öğle güneşinin altında masmavi ve kopkoyu görünen denizi, yemyeşil ve dümdüz uzanan yaylayı, hiyidin bembeyaz kayalıklarını, insanlarla kaynayan kasabayı gördü ve birden hayatın çok tatlı olduğunu anladı. Gözleri tekrar iki metre ötesinde, Ölüm kalım arasında sallanan o küçük madeni şeye döndü. ''Ne yapmamı istiyorsun?'' dedi huysuzca. ''Ne yapmanımı istiyorum?'' dedi görünmez adam. ''Yardım edeceksin. Yapman gereken tek şey geri dönmek.'' Denir. ''Beni içeri alırsa içeri dalmaya çalışmayacağına söz verir misin?'' ''Benim seninle bir derdim yok.'' Kemp Eddie'yi dışarı gönderdikten sonra yukarı kata fırlamıştı ve şimdi de cam kırıklarının arasında çömelmiş, Çalışma odasındaki pencerenin eşin kenarından dikkatle dışarı izliyordu. Edi'nin görünmeyenli konuşarak ayağa kalktığını gördü. ''Niye ateş etmiyor?'' diye fısıldadı Kemp kendi kendine. Sonra tabanca hafifçe kımıldadı ve yansıyan gün ışığı Kemp'in gözlerini kamaştırdı. Elini gözlerinin üstüne koyarak gölge yapmaya ve bu kör edici ışığın nereden geldiğini görmeye çalıştı. ''Elbette'' dedi. Edi tabancayı kaptırmış. Kapıya doğru atılmayacağına söz ver, diyordu dedi Önde olduğum bir oyunu bu kadar zorlama, adama bir şans ver. Sen eve geri dön. Sana açıkça söylüyorum, hiçbir şey için söz veremem. Eddie'nin kararı birdenbire verilmiş gibiydi. Eve doğru döndü, elleri arkasında yavaşça yürümeye başladı. Kemp onu izliyordu. Şaşırıp kalmıştı. Tabanca kayboldu, birden tekrar göründü. Sonra tekrar kayboldu. Ve sonra biraz daha dikkatle bakınca Eddie'yi izleyen küçük koyu renkli bir nesne olarak ortaya çıktı. Sonra olanlar çok çabuk gerçekleşti. Eddie geriye doğru sıçrayıp arkasına döndü bu küçük nesneye doğru atıldı. ıskaladı, Kollarını açarak ve arkasından küçük mavi bir duman birinkintisi bırakarak yüzüstü yere indi. Kemp silahın ateşlendiğini duymamıştı. Eddie yerde kıvrandı. Bir kolunun üstünde biraz doğruldu sonra tekrar yüzüstü düşüp öylece kaldı. Kemp bir süre boyunca Edin'in tavırlarındaki bu sessiz kayıtsızlığa baka kalmıştı. Öğleden sonra havası çok sıcak ve kıpırtasızdı. Evle bahçe kapısı arasındaki çalılıklarda birbirini kovalayan bir çift sarı kelebeğin dışında bütün dünyada hiçbir şey hareket etmiyordu sanki. Edi kapının yanındaki çimenlerin üzerinde yatıyordu. Tepeden inen yolun kenarındaki villaların stalları çekilmişti ama Küçük yeşil bir yazlık evde beyazlı bir figür vardı. Göründüğü kadarıyla kalmış yaşlı bir adamdı bu. Kemp tabancanın görüntüsünü bir anlık da olsa yakalayabilmek için gözleriyle evin çevresini araştırdı. Ama tabanca kaybolmuştu. Gözleri tekrar Eddie'ye döndü. Oyun iyice kızışmıştı. Sonra ön kapıdan bir zil sesi geldi ve kapı çalındı. Sonunda kapı güm güm yumruklanmaya başladı ama Kemp'in talimatlarına uyan hizmetçileri kendilerini odalarına kitlemişlerdi. Bunu bir sessizlik izledi. Kemp oturup etrafı dinlemeye ve birbiri ardına üç pencereden dikkatle dışarıyı gözlemeye başladı. Merdivenlerin başına gitti ve huzursuzca dinlemeye koyuldu. Yanına yatak odasındaki ocak demirini aldı ve tekrar zemin kattaki pencerelerin içeriden sürgülü olup olmadığını kontrol etmeye gitti. Her yer güvenli ve sessizdi. Tekrar tepe köşküne döndü. Eddie çakıl taşlarının dibinde hala düştüğü zamanki gibi kapırtısız yatıyordu. Villaların yanındaki yoldan hizmetçisiyle iki polis geliyorlardı. Her yer ölü gibi sessizdi. Üçlü çok yavaş ilerliyor gibiydi. Düşmanının neler yapmakta olduğunu merak etti. Birden irkildi. Aşağıdan bir tangırtı gelmişti. Biraz tereddüt edip sonra tekrar aşağı indi. Birden ev şiddetli darbelerle ve parçalanan tahta sesleriyle yankılanmaya başladı. Bir tangırtı duydu, sonra da pencere kafeslerinin demir sürgülerinin parçalanırken çıkardıkları şangırtıları. Anahtarı çevirip mutfağın kapısını açtı. Tam o sırada pencerenin kafesi parçalanıp yarılarak içeri doğru uçtu. Kemp dona kalmıştı. Pencerenin çerçevesi çapraz çubuklarının biri dışında hala sağlam duruyordu ama Çerçevenin içinde sadece kenarlardaki küçücük cam parçaları kalmıştı. Kafes bir baltayla kırılmıştı ve şimdi balta yanlamasına darbelerle çerçeveye ve onu tutan demir çubuklara iniyordu. Sonra birden yana doğru kayıp gözden kayboldu. Kemp tabancanın dışarıda pencerenin kenarındaki yolda yerde durduğunu gördü. Sonra o küçük silah havaya fırladı. Kemp geriye doğru sıçradı. Tabanca sadece bir anlık bir gecikmeyle patladı. Kapamak üzere olduğu kapının kıyısından fırlayan bir kıymık, kempin hemen başının üzerini sıyırıp geçti. Kapıyı çarparak kapadı ve kilitledi. Dışarıda durduğu sırada Griffey'in bağırıp güldüğünü duydu. Sonra balta darbeleri, onlara eşlik eden kıymık sesleri ve çatırtalarla yeniden başladı. Kemp koridorda dikilmiş, düşünmeye çalışıyordu. Bir an sonra görünmez adam mutfağa girmiş olacaktı. Bu kapı onu bir dakika bile içeride tutmaya yetmeyecekti. Sonra da... Ön kapıdan yine bir zil sesi geldi. Bunlar polisler olmalıydı. Hole koşturdu, zinciri taktıktan sonra sürgüleri açtı. Zinciri indirmeden önce kızın konuşmasını istedi. Sonra üç kişi bir küme halinde paldır küldür eve girdiler ve Kemp kapıyı çarparak tekrar kapadı. ''Görünmez adam'' dedi Kemp. ''Tabancası var. İki atışı kaldı. Eddie'yi öldürdü. Yani vurdu en azından. ''Çimlerde görmediniz mi onu?'' ''Orada yatıyor.'' ''Kim?'' dedi polislerden biri. Edi dedi Kemp. ''Biz arka yoldan geldik'' dedi kız. ''O çatırdı da ne?'' diye sordu polislerden biri. Mutfakta ya da birazdan mutfakta olacak bir balta bulmuş. Birden bütün ev görünmez adamın mutfak kapısına indirdiği darbelerin sesleriyle yankılanmaya başladı. Kız mutfağa doğru baktı, titremeye başladı ve yemek odasına doğru geriledi. Kemp kesik cümlelerle neler olduğunu açıklamaya çalışıyordu. Mutfak kapısının bel verdiğini duydular. Bu taraftan diye bağırdı Kemp. Çabucak hareketlenerek ve polisleri yemek odasının kapısına doğru itekledi. Ocak demiri dedi Kemp ve şöminin önündeki paravanaya doğru koşturdu. Polislerin ikisine de birer ocak demiri verdi. Birden arkaya doğru çekildi. Aman dedi polislerden biri. Öne doğru eğildi ve elindeki ocak demiriyle baltayı yakaladı. Tabancanın sondan bir önceki mermisi ateşlendi ve değerli bir Sidney Cooper tablosunu delip geçti. İkinci polis elindeki ocak demirini insanın bir yaban arısına vurduğu gibi o küçük silahın üstüne indirdi ve tangırtıyla yere düşmesine neden oldu. İlk tabanca sesiyle kız çığlık atmaya başladı, bir dakika kadar çığlık çığlığa şöminenin yanında dikildi kaldı. Sonra da muhtemelen paramparça olmuş pencereden kaçma düşüncesiyle pencerenin kepengini açmaya koştu. Balta koridora doğru geriledi ve yerden 60 cm kadar yukarıda kaldığı bir pozisyona doğru düştü. Görünmez adamın nefes alışını duyabiliyorlardı. Geri durun, siz ikiniz dedi. Ben o kemtenen adamı istiyorum. Biz seni istiyoruz dedi ilk polis. İleri doğru hızlı bir adım atarak ve ocak demiriyle sesin geldiği yerdeki havayı süpürerek. Görünmez adam arkaya doğru kaçmış olmalıydı. Şemsiyeye tostladı. Sonra polis savurmaya çalıştığı darbenin etkisiyle sendeleyerek dönerken görünmez adam da baltayla karşılık verdi. Polisin miğferi kağıt gibi içine çöktü ve Darbenin şiddeti adamı döne döne mutfak merdivenlerinin başına doğru savurdu. Ama ikinci polis elindeki ocak demiriyle baltanın arka tarafındaki bir yerlere nişan alarak darbenin etkisiyle çatırdayan yumuşak bir şeylere vurmayı başardı. Tiz bir acı koptu ve balta yere düştü. Polis elindeki demirle yine boşluğu süpürdü ve hiçbir şeye vurmayı başaramadı. Sonra ayağını baltanın üzerine koydu ve tekrar saldırdı. Sonra kalktı Demiri elinde bir gol sopası gibi tuttu ve en küçük bir hareketi dikkatle dinlemeye koyuldu. Yemek odasının penceresinin açıldığını duydu. İçeriden koşuşan ayak sesleri geldi. Arkadaşı yüzüstü dönüp şakandan akan kanlarla oturdu. Nerede o diye sordu yerde oturan adam. Bilmiyorum vurdum ona. Holde bir yerlerdedir herhalde. Senin yanından sıvışıp gitmediyse tabii. Doktor Kemp. Efendim? Sessizlik. ''Doktor Kemp'' diye bağırdı polis tekrar. İkinci polis de zar zor ayağa kalktı, dikildi. Birden mutfak merdivenlerinden çıplak ayakların hafif pıtırdıkları duyulmaya başladı. Ay diye bağırdı ilk polis ve kendine hakim olamayarak elindeki demiri savurdu. Demir küçük bir gaz borusuna çarptı. Polis aşağı inen görünmez adamı izlemek istiyormuş gibi hareketlendi. Sonra vazgeçti ve yemek odasına girdi. ''Doktor Kemp'' diye başladı ama bitiremedi. Doktor Kemp bir kahraman dedi. Arkadaşı onun omzunun üstünden bakarken. Yemek odasının penceresi açıktı ve ne hizmetçi ne de Kemp ortalıkta görünüyorlardı. İkinci polisin Kemp hakkındaki düşüncesi ise kısa ve özlüydü. Bölüm 28 Ava Giden Avlanıyor Villa sahipleri arasında Bay Kemp'in en yakınındaki komşusu olan Bay Heels, Kemp'in evinin çevresindeki kuşatma başladığında yazdığında uyuyordu. Bay Heales, görünmez adam hakkındaki bütün o saçmalıklara inanmayı reddeden azimli azınlıktandı. Ancak biraz sonra görüleceği gibi karısı bunlara inanıyordu. Bay Heales, sanki hiçbir şey yokmuş gibi bahçesinde gezinmekte inat etmişti ve öğleden sonra da yıllardır adet edindiği üzere yine uykuya dalmıştı. Pencereler kırıldığı sırada da uyumaya devam etmişti. Sonra birden bir şeylerin yolunda gitmediği gibi tuhaf bir hisle uyanıvermişti. Kemp'in evine doğru bakmış, Sonra gözlerini ovuşturarak tekrar bakmıştı. Sonra ayaklarını yataktan yere indirmiş ve oturup etrafı dinlemeye koyulmuştu. Kendi kendine lanetlenmiş olması gerektiğini söylemişti ama yine de o tuhaf his apaçık ortadaydı. Karşıdaki ev haftalardır ıssız kalmış gibiydi. Şiddetli bir ayaklanmadan sonra kalan kısmıyla. Bütün pencereler kırılmıştı ve tepe köşkündeki çalışma odasının pencereler dışındaki bütün pencereler de iç taraflarındaki kanatları kapatılmış, kapkara görünüyorlardı. Yemin edebilirim ki her şey yolundaydı. Zatine baktı daha 20 dakika önce. Uzaklardan düzenli aralıklarla gelen darbe seslerini fark etti ve sonra da kırılan bir cam sesi duyuldu. Sonra hayretten ağzı açık oturup kalmışken çok daha tuhaf bir şey oldu. Salonun penceresinin kapakları sertçe açıldı ve arkasında kendini kaybetmişçesine sürmeyi pencereyi kaldırmaya çalışan sokak şapkası ve kıyafetleri içindeki hizmetçi kız belirdi. Kızın ardında da ona yardım etmeye çalışan bir adam göründü ansızın. Doktor Kempti bu. Bir an sonra pencere açılmıştı. Hizmetçi kız dışarı çıkmaya çalışıyordu. Sonra kız aşağı doğru eğildi ve çalılıkların arasında kayboldu. Bay Heels bütün bu olup biten şaşırtıcı olaylar karşısında yüksek sesle anlaşılmaz bir şeyler bağırarak ayağa kalktı. Kempin pencerenin eşinde durduğunu, aşağı atladığını ve neredeyse aynı anda çalılıkların içindeki bir patikada koştururken tekrar belirdiğini ve koşarken de görülmemeye çalışan bir adam gibi eğildiğini gördü. Kemp bir sans salkımın arkasında kayboldu sonra yaylaların bitişindeki bir çite tırmanırken yeniden belirdi. Bir saniye sonra çitten aşağı yuvarlanmış ve yamaçtan aşağı kocaman adımlarla Bay e doğru koşturuyordu. ''Tanrım!'' diye bağırdı Bay Hiles. Birden aklına gelen bir şeyle. ''Bu o görünmez adam hayvanı. Doğruymuş demek.'' Bay Heales için böyle şeyleri düşünmesi harekete geçmesi demekti. Yukarıdaki pencereden onu izlemekte olan aşçısı, onun neredeyse saatte 15 kilometrelik bir hızla eve doğru seyirtmeye başladığını gördüğünde şaşıp kalmıştı. Korkmadığını sanıyordum dedi aşçı. Mary çabuk buraya gel. Ortalığı çarpan kapıların, çalan zillerin sesleri ve boğa gibi büyüren Bay sesi kaplamıştı. Kapıları kapatın, pencereleri kapatın, her yeri kapatın. Görünmez adam geliyor. Bir anda ev çığlıklar ve talimatlarla telaşla koşuşan ayak sesleriyle dolmuştu. Bay Hills verandaya açılan Fransız tarzı pencereyi kapamak için kendisi koşturmuştu. Tam o sırada bahçe çiftinin üzerinde kempin kafası, omuzları ve sonra da dizi belirmişti. Bir an içinde kemp kuşkonmazları yarıp geçmiş ve tenis oynanan çimlerin üzerinden eve koşmaya başlamıştı. İçeri gelemezsiniz dedi Bay Hills Sürgüleri kapatarak, ''Peşinizde üzgünüm ama içeri gelemezsiniz.'' Kemp, yüzünde bir dehşet ifadesiyle camın yanında belirmiş ve Fransız tarzı pencereye tıklatmaya, sonra da çıldırmışçasına sarsmaya başlamıştı. Sonra, çabalarının anlamsız olduğunu görerek, verandayı koşarak geçmiş, uç kısmından atlamış ve yan kapıyı yumruklamaya koyulmuştu. Sonra da yan taraftaki bahçe kapısından dolanarak evin ön tarafına ve böylece tepeye giden yola çıkmıştı. Ve, Dehşet içinde bir yüzle pencereden bakmakta olan Bay Hillis, kempin ortadan kayboluşunu görmemişti bile. Çünkü daha önce görünmez ayaklar kuşkonmazların orasını burasına ezmeye başlamıştı. Bunu gördüğü anda Bay Hillis, telaşla yukarı kate kaçmış, kovalamacanın sonrası onun idrakinin dışında kalmıştı. Ama merdivenlerdeki pencerenin yanından geçtiği sırada, yan taraftaki bahçe kapısının çarptığını duymuştu. Tepeye giden yola çıktığında, Kemp doğal olarak aşağı tarafa doğru inmeyi seçmişti ve böylece şimdi kendisi tıpkı sadece dört gün önce Tepe Köşkü'ndeki çalışma odasından son derece eleştirel bir gözle izlediği insanlar gibi koşturmaya başlamıştı. İdmansız bir adam için iyi koşuyordu ve yüzü bembeyaz ve sıvılsıklam olsa da aklı tamamen başındaydı. Uzun adımlarla koşuyordu ve nerede zeminin pürüzlü olduğu bir yerle karşılaşırsa nerede önüne topraktan çıkan çakıl taşlarıyla dolu ya da ışıl ışıl parlayan kırık bir cam parçasının olduğu bir yer çıkarsa, oradan geçiyor ve onu kovalayan görünmez çıplak ayakları istedikleri yolu seçmeye bırakıyordu. Kemp, hayatında ilk kez tepeye giden yolun böylesine anlatılamaz derecede geniş ve ıssız olduğunu ve tepenin eteklerindeki kasabanın girişinin böylesine şaşılacak derecede uzakta olduğunu keşfediyordu. Daha önce hiçbir zaman, şimdi koştuğu zamanki kadar yavaş ve zahmetli bir şekilde yol almamıştı. Öğleden sonra güneşinde uyuklayan bütün o kasvetli villaların kapıları, pencereleri kilitli ve kapalı görünüyordu. Şüphesiz öyleydiler. Kendisinin talimatlarıyla hem de. Ama ne olursa olsun bunun gibi bir şey olma olasılığına karşı bir gözcü koymalıydılar. Kasabanın evleri yükselmeye başlamıştı. Deniz kasabanın arkasında kalıp gözden yitmişti ve aşağılarda kımıldayan insanlar görülüyordu. Bir tramvay tam tepenin eteklerinin oraya gelmek üzereydi. Onun arkasında karakol vardı. Arkasında duyduğu şey ayak sesleri miydi yoksa? Son bir gayretle atıldı. Aşağıda insanlar ona bakıyor, bir iki tanesi koşturuyordu. Artık nefesi boğazını tırmalamaya başlamıştı. Tramvay şimdi epey yaklaşmıştı. Şen kriketçiler gürültüyle kapıları, kapıları kapatıyordu. Tramvayın arka tarafında direkler ve çakıl yığınları vardı. Kanalizasyon çalışmaları. Bir an için tramvaya atlayıp kapıları kapamak için geçici bir fikre kapıldı. Sonra karakola doğru gitmeye karar verdi. Bir an sonra şen kriketçilerin kapısının yanından geçmiş ve caddenin en tenha ucuna gelmişti. Etrafta bir iki kişi vardı. Tramvayın sürücüsü ile yardımcısı gözü dönmüşçesine koşturan kempin acelesini görerek kalmışlar tramvayın koşumları çözülen atlarıyla ilgilenmeden baka kalmışlardı. Biraz daha ileride çakıl yığınlarının üzerinde kanal işçilerinin şaşkın yüzleri belirmişti. Adımları biraz yavaşlamıştı. Sonra takipçisinin çıplak ayaklarının hızlı pıtırtılarını duymuş ve tekrar ileri doğru atılmıştı. ''Görünmez adam!'' diye bağırmıştı kanal işçilerine, belli belirsiz bir hareketle göstermeye çalışarak. Sonra bir anlık bir esinle kazı yerinin üstünden sıçramış ve kendisiyle onu kovalayan görünmez adamın arasına iri yarı bir grup adam sokmuştu. Sonra karakola gitme fikrinden vazgeçerek küçük bir yan sokağa sapmış, koşarak bir manavın arabasının yanından geçmiş, bir tatlıcı dükkanının kapısında saniyenin onda biri kadar bir süre tereddüt etmiş ve sonra da tekrar Hill Street ana caddesine giden bir sokağın ağzına doğru atılmıştı. Orada iki üç çocuk oyun oynuyordu ve kempi gördükleri anda çığlık çığlığa dağılmışlar Hemen ardından da kapılar, pencereler açılmış ve heyecana kapılan anneler ağızlarına geleni sayıp dökmüşlerdi. Kemp, tramvay hattının sonundan 300 metre kadar ileride tekrar Hill Street'e fırlamış ve gürültü patırtı içinde bağırıp çağıran ve koşuşturan insanları fark etmişti. Caddeden yukarı tepe tarafına doğru bakmıştı. 10-12 metre ileride parça parça küfürler savuran ve elindeki bir küreği şiddetle rastgele savurarak bir kanal işçisi, onun hemen ardından da yumruklarını sıkmış tramvay kondüktörü koşarak geliyorlardı. Caddenin yukarısında diğerleri yumruklarını savurup bağırışarak bu ikisini izliyorlardı. Aşağıda kasaba tarafından erkekler ve kadınlar koşturarak geliyorlardı. Kemp o sırada açık seçik bir adamın elinde bir sopayla bir dükkanın kapısından çıktığını gördü. ''Açılın, açılın!'' diye bağırıyordu biri. Kemp birden kovalamacının şeklinin değiştiğini fark etti. Durdu ve nefes nefese etrafına bakındı. ''Buralarda!'' diye bağırdı. ''Etrafta bir sıra oluşturun.'' ''İşte!'' diye bağırdı bir ses. Kulağının altından sert bir darbe yedi, sendeleyerek dönerken yüzünü görünmeyen düşmana doğru çevirmeye çalıştı. Zar zor ayakta kalmayı başardı ve boşa giden bir yumruk savurarak havayı dövdü. Sonra... Bu kez çenesinin altından bir darbe yedi ve baldur küldür yere serildi. Bir an sonra bir diz karnının üstüne bastırmaya başladı ve bir çift gayretli el boğazına sarıldı. Ama ellerden biri diğerine göre daha sıkıcı tutuyordu. Saldırganın bileklerini kavradığı ve acıyla bir çığlık kopardığını duydu. Sonra kanal işçisinin küreği kafasının üzerindeki havada dönerek geldi ve boğuk bir gümbürtüyle bir şeyin üzerine indi. Yüzüne bir şeyin damladığını hissetti. Boğazını kavrayan eller birden gevşedi ve Kemp çırpınarak kendini kurtardı. Kasları gevşemiş bir omuzu kavradı ve üstüne çıktı. Görünmeyen dirsekleri yere doğru bastırdı. ''Yakaladım onu'' diye bağırdı Kemp. ''Yardım edin, yardım edin, tutun, altta, ayaklarını tutun.'' Bir saniye sonra bir sürü insan aynı anda kavga edenlerin üstüne vermişlerdi. Birden o yola çıkacak bir yabancı, o sırada orada son derece nadir rastlanacak vahşilikte bir rugby futbolu maçı yapılmakta olduğunu düşünebilirdi. Ve kempin bağırışlarından sonra bağıran kimse kalmamıştı. Sadece yumruk, tekme sesleri ve soluk soluğa bir nefes duyuluyordu. Sonra müthiş bir çaba gösteren görülmez adam düşmanlarının birkaçını silkeledi ve dizleri üstüne kalktı. Kemp ona bir av köpeğinin giyiğe yapıştığı gibi yapıştı ve bir düzüne kadar el görünmeyeni yakalayıp Kavradı ya da derisini çizip geçti. Tramvayın kondüktörü boynunu ve omzunu yakalayıp onu geriye doğru yıktı. Can havliyle güreşen adamlardan oluşan yığın tekrar yere gömüldü ve yerde yuvarlanmaya başladılar. Korkarım birkaçı da vahşice tekmeliyordu. Sonra birden acıyın, acıyın diye şiddetli bir çığlık koptu ve boğulan birinin sesine dönüşerek hızla söndü gitti. Geri çekilin sizi aptallar dedi Kemp boğuk bir sesle. Ve o iri yapılı adamları gayretle itilemeye başladı. ''Yaralandı diyorum size. Geri çekilin.'' Sonra bir boşluk açabilmek için kısa süreli bir itiş-kakış oldu. Sonra meraklı gözlerden oluşan bir çember, göründüğü kadarıyla doktorun yerden 40 cm kadar yukarıda havada diz çöktüğünü ve görünmeyen kolları yere doğru bastırdığını gördüler. Doktorun arkasında da bir inzibat görünmeyen ayak bileklerini tutuyordu. ''Sakın bırakmayın.'' dedi iri yarı kanalı işçisi. Elinde kan lekeli bir kürekle. Numara çekiyor. Numara çekmiyor dedi doktor dizini dikkatle kaldırarak. Ve ben tutarım onu. Yüzü çürük içinde kalmış ve şimdiden kızarmaya başlamıştı. Kanayan dudağı yüzünden boğuk bir sesle konuşuyordu. Bir elini bıraktı, görünmez adamın yüzüne dokunur gibi yaptı. Ağzı köpük içinde dedi. Sonra da aman tanrım. Birden ayağa kalktı sonra da görünmeyen şeyin yan tarafında yere diz çöktü. Kalabalığın baskısını artıran yeni insanlar geldikçe bir itişip kakışma başlamıştı ve ağır ağır yürüyen ayak sesleri geliyordu. İnsanlar evlerinden çıkmaya başlamışlardı. Şen kriketçilerin kapıları birdenbire sonuna kadar açılmıştı. Çok az konuşma vardı. Kemp ellerini görünmeyenin üzerinde gezdirdi. Elleri sanki boş havada sılınıyormuş gibi görünüyordu. Nefes almıyor dedi. Sonra da nabzını hissedemiyorum. Yan tarafı ah! Birden yaşlı bir kadın, iri yarı kanan işçisinin kolunun altından kafasını uzatıp bakarken tiz bir çığlık attı. Şuraya bakın dedi, buruş buruş olmuş parmağını uzatarak. Onun gösterdiği yere baktıklarında herkes sanki camdan yapılmış gibi soluk ve saydam, öyle ki toplar damarların ve atar damarların, kemiklerin ve sinirlerin bile görülebileceği kadar saydam, taslak bir el, gevşekçe aşağı doğru eğilmiş bir el gördüler. Onlar baktıkları sırada bile gittikçe daha bulutlanıp matlaşıyordu. ''Hey!'' diye bağırdı İnzibat. ''İşte, ayakları da görünüyor.'' Ve böylece bu tuhaf değişim eller ve ayaklardan başlayıp, kol ve bacaklarından bedenin yaşamsal önemliki organlarını doğru ilerleyerek sürdü. Bir zehrin bedenin içinde yavaşça yayılmasına benziyordu. Önce küçük beyaz sinirler, kolların ve bacakların puslu, geri bir taslağı görünmüştü sonra cam gibi kemikler ve karma karışık dağılmış atardamarlar, sonra eti ve teni. Önce belli belirsiz bir sis gibiydi, sonra hızla yoğunlaşıp matlaşmıştı. O sırada ezilmiş göğsünü, omuzlarını ve hırpalanmış bitkin yüzünün bulanık hatlarını görebiliyorlardı. Sonunda kalabalık kempin ayağa kalkabilmesi için yer açtığında, otuzlarındaki genç bir adamın yara bere ve kırıklar içindeki bedeni orada, Yerde çırılçıplak ve zavallı bir halde yatıyordu. Saçları ve sakalı beyazdı. Yaşlılığın ki gibi değil de Albinolu'nun beyazlığıyla beyazdı. Gözleri de lal taşları gibiydi. Elleri yumruk halinde sıkılmış, gözleri fal taşı gibi açıktı. Yüzünde öfke ve keder okunuyordu. Yüzünü kapatın dedi bir adam. Danra aşkına şu yüzü kapatın. Ve kalabalığın arasından öne geçmeye çalışan üç küçük çocuğun da Birdenbire sırtları çevrilmiş ve aynen geri yollanmışlardı. Biri genç kriketçilerden bir çarşaf getirdi ve üzerine örterek onu o hana taşıdılar. Son değiş. Görünmez Adamın tuhaf ve kötücül deneyinin öyküsü böylece sona eriyor. Eğer onun hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz Port Stow yakınlarındaki küçük bir hana gidip sahibiyle konuşmalısınız. Hanın tabalasında bir şapka, ve postal dışında hiçbir şey yok. İsmi ise bu öykünün isminin aynısıdır. Sahibi kemerli bir burnu, tel tel saçları, yer yer pes pembe bir yüzü olan, kısa boylu ve şişman, ufak tefek bir adamdır. Paranızı sakınmadan için. O da size cömertçe o günden sonra başına neler geldiğini ve avukatların üzerinde bulunan hazineyi nasıl elinden almaya çalıştıklarını anlatacaktır. Hangi paranın kime ait olduğunu ispatlayamayacaklarını anladıkları zaman der, beni yeni açılmış hazine sandığı yerine koymaya kalkmazlar mı? Ben hazine sandığı gibi görünüyor muyum? Sonra bir gentleman bana Empire Music Hall'de hikayeyi anlatmam, sadece kendi ağzımla anlatmam için bir şey dışında, gece başına bir gine verdi. Ve eğer hatıralarının akışını birdenbire kesmek isterseniz, bunu istediğiniz zaman hikayede üç defter yok muydu diye sorarak yapabilirsiniz. Olduğunu kabul eder ve Herkesin defterlerin olduğunu sandığını iddia ederek açıklamaya başlar. Ama Tanrı sizi inandırsın, onda değildirler. Ben ayrılıp portstava gittiğimde saklamak için onları alan görünmez adamdı. Hep o Bay soktu insanların kafasına defterlerin bende olduğu fikrini. Sonra düşünceye dalar, sizi sinsi sinsi izlemeye başlar. Elinde bardaklarla sinirli sinirli ortalıkta koşuşturur ve sonra da bardan çıkar. Bekar bir adamdır hep bekar kalmıştır. Evde hiç kadın yoktur. Dışarıdan bakınca düğme kullanır. Ondan öyle yapması beklenir. Ama daha önemli kişisel meselelerinde pantolon askısı meselesinde örneğin hala askısını kullanmaktan vazgeçmez. Evini fazla atılma girişmeden ama büyük bir ağırbaşlılıkla idare eder. Hareketleri yavaştır ve büyük bir düşünürdür. Ama köyde bilgeliği ve hatırı sayılır ile önlüdür ve İngiltere'nin güneyindeki yollar hakkındaki bilgisi kobeti yaya bırakır. Pazar sabahları, bütün yaz boyunca her pazar sabahı kapıları dış dünyayla kapalı olduğu sırada ve her gece saat 10'dan sonra elinde hafifçe sulandırılmış bir kadehçinle barının arka odasına gider ve kadehi bıraktıktan sonra kapıyı kilitler ve storların kapalı olup olmadığını hatta masanın altına bile bakar. Sonra yalnız olduğundan emin olunca dolabı açar, dolabın içindeki bir kutuyu Ardından da o kutunun içindeki çekmeceyi ve kahverengi deri kaplı üç cildi çıkarıp vakarla masanın ortasına dizer. Bir ara geçici olarak bir hendekte kaldıkları için defterlerin ciltleri sudan aşınmış ve renkleri yosun yeşiline karışmıştır. Şayaların bazıları da kirli suyla yıkanarak silinmiştir. Hanın sahibi koltuğuna oturur, kilden yapılmış uzun bir pipoyu yavaşça doldurur. Bu arada da defterleri şeytanca bir haz duyarak seyreder. Sonra birini önüne çeker, açar ve sayfaları öne arkaya çevirerek okumaya başlar. Kaşları çatılmıştır ve dudakları zahmetle kıpırdar. X, yukarıda havada küçük iki, çarpı vesaire vesaire. Tanrım, nasıl akıllı bir adamdı. Sonra rahatlayıp geriye yaslanır ve piposunun dumanları arasından gözlerini kırparak odasındaki başka gözler için görünmez olan şeylere bakar. Sırlarla dolu der. Muhteşem sırlarla. Şunların içindekini bir çekip alabilsem. Tanrım. Onun yaptığını yapmam. Ben olsam yani. Bir körükler. Böylece bir düşe, hayalinin sonu gelmek bilmeyen o muhteşem düşüne ve kemp durmaksızın ağzını aradığı ve Eddie de sık sık sorguya çektiği halde hanın sahibi dışında tek bir tanrı kulu bu defterlerin İçlerinde yatan o anlaşılması son derece güç görünmezlik sırrı ve onun gibi bir düzine daha tuhaf sırla orada olduklarını bilmez. Ve o ölünceye kadar da hiçbiri bilemeyecektir.